Arz'ın merkezine seyahat. Jules Verne. Seslendiren Rana Toka. Dayımın eve erken dönüşü. Bir pazar günü 24 Mayıs 1863'te dayım Profesör Lidenbrock eski Hamburg'un en eski sokaklarından biri olan Königstrasse 19 numaradaki küçük evine aceleyle dönmüştü. Yemekler ocakta henüz kaynamaya başladıkları için hizmetçi Marti gecikmiş olduğunu zannetmişti. Ben de dünyanın en sabırsız adamı olan dayım eğer acıktıysa şimdi bağırmaya başlayacaktır diye düşünmüştüm. Marti yemek odasının kapısını aralayarak "Monsieur Ledenbrook erken döndü." diye seslendi. "Evet Marti." diye cevap verdim. Fakat yemeklerin henüz pişmemiş olmasının önemi yok. Saat daha 2 olmadı. Sen Michel'in saati yarımı biraz önce vurdu. Acaba Monsieur Lidenbrock neden erken döndü? Bize sebebini izah edecektir. İşte geliyor ben kaçıyorum. Siz onu teskin etmeye çalışın Monsieur Axel. Bunları söyledikten sonra Marti bir laboratuvardan farksız olan mutfağına döndü. Yalnız kalmıştım. Mütereddit bir insan olduğum için çok çabuk öfkelenen dayımı teskin edeceğimi bilemiyorduk. Bu sebeple sokak kapısı rezelerinde gıcırdarken üst kattaki odama sessizce çekilmeye hazırlandım. İri adımların altında tahta basamaklar çatırdadı. Birkaç saniye sonra dayım yemek odasından geçerek aceleyle çalışma odasına girdi. Fakat bu süratli geçiş sırasında madeni başlı bastonunu odanın bir köşesine iri tüylü şapkasını masanın üstüne fırlatmıştı. Bana da Aksel benimle beraber geldiği seslendi. Yerimden kımıldamaya vakit bulamamıştım. Tereddüt içinde bocalarken dayımın sabırsız sesi tekrar duyulmuştu. Hala buraya gelmedin. Telaşla dayımın odasına gittim. Açık söylemek zorundayım ki Otto Lidenbrock fena bir adam değildi. Fakat kimseye benzemeyen garip huylu bir insandı. Bununla beraber hakiki bir bilgindi. Telaşlı ve sert hareketlerle koleksiyonundaki değerli örnekleri parçalamasına rağmen dehaya ulaşan bir jeolog, mükemmel bir madenciydi. Fizik yapısını anlamanız için 50 yaşlarında uzun boylu, sayıf, demir gibi sağlam, kendisini 10 yaş genç gösteren sarı saçlı bir insanı hayalinizde canlandırmanız lazım. Kocaman gözleri, mübalağalı gözlüklerinin gerisinde diyen fırıl fırıl dönerdi. Uzun ve ince burnu, sivri ve keskin bir bıçağa benziyordu. Alaycı kimseler o burnun bir mıknatıs gibi demir talaşlarını çektiğini iddia ederlerdi. Enfiyeden başka hem de bol miktarda bir şey çektiğini görmediğim için bu iddiaların tamamıyla iftira olduklarını söyleyebilirim. Yürürken uzun ve ölçülü adımlar atışına, yumruklarının sıkışına bakarak öfkeli bir insan olduğunu anlamak mümkündü. Böyle bir kimseyle arkadaşlık yapmanın kolay olmayacağı muhakkaktı. Dayım bir Alman profesörü için zengin bir adam sayılmazdı. Ev içindekilerle beraber onun malıydı. Bu evde dört kişi yaşıyordu. Dayım, vaftiz kızı Groben, ben ve hizmetçi Marty. Beni öksüz olarak yanına alan dayım, kendi mesleğinde yetiştirmiş, en sonunda kendisine yardımcı yapmıştı. Tecrübelerinde ona faydalı olmaya çalışıyordum. Jeoloji bütün benliğime hakim olmuştu. Hakiki bir madenci kanı taşıdığım muhakkaktı. En önemli eğlencem özel koleksiyonumla meşgul olmaktı. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim ki, Königstrasse'deki bu küçük evde Profesör Otto Lidenbrock'un sabırsız ve sert hareketlerine rağmen mesut olarak yaşanabilirdi. Dayımın beni sevdiğine emindim. Bütün kusuru beklemesini bilmemesiydi. Doğuştan aceleci bir insandı o. Nisan ayında saksılara diktiği çiçekleri her sabah kontrol ediyor, büyümelerini çabuklaştırmak için dallarını ve yapraklarını çekiştiriyordu. Böyle garip huylu bir adamla geçinebilmek için itaat etmekten başka çare yoktu. Bu sebeple dayımın ikinci defa sesini duyunca çalışma odasına koştum. Kitap meraklısının keşfi Muttrek kadifesiyle kaplı kanepesine gömülmüş olan dayım elinde tuttuğu kitaba hayranlıkla bakıyor ve sık sık ''Ne kitap, ne kitap bu'' diye söyleniyordu. Bu hayran ifade Profesör Lidenbrock'un aynı zamanda kitap meraklısı olduğunu bana hatırlatmış oldu. Dayımın nazarında bir kitabın değer taşıması için zor bulunan cinsten veya silik satırlarla dolu olması lazımdı. Dayım bak dedi, bu sabah Yahudi Hevelius'un dükkanında ne buldum? Paha biçilmez bir hazine. Kitaba bakmadan fevkalade diye cevap verdim. Dayım konuşurken kitabı mütemadiyen açıp kapatıyordu. Beni hiç ilgilendirmediği halde sahte bir dikkatle, Hı, kitabın ismi ne diye sordum. Dayım heyecanlı bir sesle, 12. asırda yaşayan İrlandalı yazarlardan Snor Turlson'un Himes Kringla'sı. diye cevap verdi. İzlanda'da saltanat süren Norveçli prenslerin hayatlarını anlatıyor. Bu beni asla ilgilendirmeyen bir konuydu. Buna rağmen çok güzel dedim. İçindeki yazılar nasıl? Yazılar mı? Sersem çocuk. Sana yazılardan bahseden kim? Önemli olan yazılar mı zannediyorsun? Bu matbaa baskısı bir kitap değil ki. En eski İskandinav lisanında elle yazılmış bir kitap. Dayımın en son cümlesini bir papağan gibi tekrarladım. Dayım kendinden emin heyecanlı bir sesle, hayır başka izahat istemeyeceğim. Bu konu beni hiç ilgilendirmiyordu. Fakat dayım bunu düşünecek halde değildi. Buluşunun heyecanı içindeydi. İzahına devam etti. Bu yazı çok eskiden İzlanda'da kullanılırdı. İcad eden de Odin'in kendisiydi. Şu yazının güzelliğine bak sersem çocuk. İlahların elinden çıkmış gibi değil mi? Cevap vermek niyetinde değildim. İlgi duyulmayan konularda susmanın ilahlar kadar kralları da memnun edeceği muhakkaktı. İşte bu karışık durumdayken önemli bir olay dikkatimizi başka bir noktaya çekmiş oldu. Bu kitabın göze çarpmayan bir yerinden kirli bir kağıdın yere düşmesiydi bu. Dayım anlaşılması kolay bir heyecanla bu pis kağıdın üzerine atıldı. Çok eski bir kitabın içinden düşen, tarihi meçhul bir kağıdın dayımın gözünde sonsuz değeri olacağı muhakkaktı. Kağıdın üstüne atılırken nedir bu diye bağırdı. Kağıdı masanın üstüne yaydı. Boyu 15 santim, eni 10 santim kadardı. Anlaşılması imkansız olan o harfler çapraz satırlar halinde bütün kağıdı kaplamıştı. İşte Profesör Lidenbrook'la yenini 19. asrın en garip seyahatine sürükleyen yazının tam örneği şöyleydi. X harfine benzer bir şey, yanında ters Y, onun yanında N'ye benzer bir şey. R R, 4, T, 4, ters Y, T, ters N, Z, I. İkinci satır böyle, üçüncü satır, beşinci satır böyle böyle de üç sütun var. Dayım yazya birkaç saniye baktı. Sonra gözlüklerini çıkartarak bunun kitaptaki yazıyla aynı olduğuna eminim dedi. Fakat mana çıkartmak imkansız. Dayımın bu yazıyı okuyamamış olduğuna sevindiğimi söylersem yalan olmaz. Fakat dayımın asabileştiği de gözümden kaçmıyordu. Parmaklarını masanın üstünde trampet gibi çalması buna mükemmel bir işaretti. Dişlerinin arasından eski İzlanda lisanı olduğuna eminim diye mırıldandı. Dayımın yanılmış olmasına imkan yoktu. Çeşitli lisanları bütün incelikleriyle biliyordu. Hakiki bir lisan uzmanıydı. Buna rağmen kağıdın üstündeki yazıyı okuyamamış olmasına ben de hayret ediyordum. Huyunu çok iyi bildiğim için biraz sonra öfkeleneceğini tahmin ediyordum. Bu sırada şöminenin üstündeki saat 2'yi çaldı. Aynı anda çalışma odasının kapısı aralandı. Marti yemeğiniz hazır dedi. Dayım öfkeyle yemekte, yemeği pişirende, yiyenlerde cehennemin dibine gitsinler diye bağırdı. Marty kaçtı. Ben de onu sessizce takip ettim. Nasıl olduğunu bilemiyorum ama bir anda kendimi masanı... Nasıl olduğunu bilemiyorum, bir anda kendimi masadaki alışık olduğum yerde buldum. Birkaç saniye bekledim, dayım gelmedi. Kendisini tanıdığımdan beri ilk defa sofraya karşı alakasızlık gösterdiğini görüyordum. İşte pis bir kağıdın dayıma neye mal olduğuna mükemmel bir örnek. Saygılı bir yeğen olarak kendimi onun hesabına hem de şahsım için yemeğe mecbur hissettim. Vicdanımın sesini dinleyerek iki kişilik yemeği mideme indirdim. Marti şimdiye kadar böyle bir şey görmedim diye söyleniyordu. Monsieur Lidenbroke'un sofraya gelmemesi imkansızdır. Ben de inanamıyorum. Göreceksiniz Monsieur Axel. Hepimizi önemli olaylar bekliyor. Bana kalırsa en önemli olay dayımın yemeksiz kaldığını gördüğü zaman öfkeyle ortalığı birbirine katacaktır. Yemeğin son kırıntılarını çiğnemeye çalıştığım sırada dayımın beni sabırsız bir sesle çağırdığını duydum. Derhal yerimden fırladım, çalışma odasına koştum. Saknos semin şifreli yazısı. İçeriye girdiğim zaman dayım kaşlarını çatmış. Bunun eski İzlanda yazısı olduğuna eminim diye söyleniyordu. Fakat bu satırların arasında bir sır saklı. Ya bu sırrı bulacağım, ya da sert bir el hareketiyle konuşmasını yarıda kesti. Bana şuraya otur dedi. Söyleyeceklerimi yaz. Birkaç saniye içinde her şeyi hazırladım. Dayım, bu eski İzlanda yazısındaki her harfin Almanca karşılığını söyleyeceğim diye sözlerine devam etti. Sonra ne yapacağımızı düşünürüz. Fakat Allah'ını seversen dikkatli ol. Dayım yazdırmaya başladı. Yanılmamak için bütün dikkatimi sarf ediyordum. İşte anlaşılması imkansız yazının tam örneği. MM.Rals SGT SSNF K, T, S, U, N, C, N, N, L, V, Zor, -c, C, N, D, M, I, C, S, R, U, L, -i Böyle böyle gidiyor. Yazma işi sona erince dayım önümdeki kağıdı sert bir hareketle çekip aldı. Uzun bir süre dikkatle tetkik etti. Mütemadiyen bu ne olabilir acaba diye mırıldanıyordu. Ben de ona fikir verecek durumda değildim. Zaten bana da hiçbir şey anlatmıyordu. Kendi kendine konuşmakla yetiniyordu. İşte hakiki şifreli bir yazı. Anlatılmak istenen şey kasten karıştırılmış harflerin arasındadır. Bu harfleri belirli bir düzen içinde yeniden dizebilirsek, manası olan bir cümle meydana getiririz. Bu karma karışık harflerin arasında çok önemli bir keşfin izatinin mevcut olacağını düşünüyorum. Bana kalırsa bu harflerin arasında, Hiçbir şey gizli değildi. Fakat susmayı tercih ediyordum. Dayım kağıtla kitabı karşılaştırdı. Sonra bu iki yazı aynı elden çıkmamış dedi. Kağıt kitaptan sonra yazılmış. Bunu katiyetle iddia ederim. Şifreli yazının ilk harfi çift M. Halbuki M harfi İzlanda alfabesine 14. asırda girmiştir. Kitapta M harfine rastlamak imkansız. Böylece şifreli yazıyla kitabın yazılışı arasında en aşağı iki asır geçmiş olduğunu söyleyebilirim. Bu izahat bana oldukça mantıklı göründü. Dayım, böylece bir kitabı ele geçirenlerden birinin bu şifreli yazıyı yazmış olduğu sonucuna varıyorum diye söyledi. Fakat bu şahıs kimdir? Acaba adını kağıdın bu köşesine yazmış mıdır? Dayım gözlüklerini çıkarttı, kuvvetli bir büyüte çaldı. Kitabın ilk sayfalarını dikkatle gözden geçirdi. İkinci sayfanın arkasında başlığın altında mürekkep lekesine benzeyen incecik silik bir yazı keşfetti. Bir hayli uğraştıktan sonra yazıyı okuyabildi. 1 ters y n kırık t yan yatmış bir z 1 y harfi ama noktalı ters n yatık z yatık z ve çift taraflı y harfi Arne Saknüsem bir İzlandalı daha 16. asırda yaşamış olan şöhretli bir simyacı. Dayıma hayranlıkla bakıyordum o heyecanla devam etti. Avicen, Bacon, Lully, Paracels bütün bu simyacılar devirlerinin en ünlü en hakiki bilginleriydi. Hayranlığımızı gizleyemediğimiz çeşitli mühim keşifler yapmışlardır de önemli bir buluşunu bu şifreli yazının arasına gizlemiş olamaz mı? Böyle olduğuna eminim başka türlü olmasına imkan yok. Bu teoriyle profesörün hayal gücü genişledikçe genişliyordu. Tereddütlü bir sesle Bu bilginin önemli bir buluşunu şifreli bir yazının içine neden gizlemek istediğini bir türlü anlayamadım dedim. Neden neden nereden bileyim? ''Galile de aynı şekilde hareket etmemiş miydi? Bu sırrı muhakkak öğrenmeliyiz. Şifreyi mutlaka çözeceğim. Çözmedikçe ne yemek yiyeceğim ne de uyuyacağım.'' ''Aklımdan mahvoldum.'' diye geçirmiştim. ''Sen de benimle beraber çalışacaksın Aksel.'' diye devam etti. Elimde olmayarak iyi ki iki kişilik yemek yemişim diye düşündüm. Dayım heyecanla ilk iş olarak şifrenin anahtarını bulmalıyız dedi. Bunun güç bir iş olduğunu zannetmiyorum.'' Hayretle dayıma baktım fakat o konuşmasına devam etti. Bundan kolay bir şey olamaz. Vesikada 132 harf var. Bunun 79'u sessiz, 53'ü sesli harf. Akdeniz memleketlerinin kelimelerindeki sesli sessiz harf nispeti de böyledir. Kuzey ülkelerinin lisanları ise sessiz harf bakımından daha zengindir. Sonuç olarak elimizdeki vesikanın Akdeniz memleketlerinden birinin lisanıyla yazıldığını söyleyebiliriz. Bu düşünce zinciri tamamen mantıklıydı. Dayım konuşmama fırsat vermeden monotonluğa devam etti. Şimdi en önemli noktaya geldik. Bu lisan hangisidir? Saknussem iyi yetişmiş, çok bilgili bir insandı. Ana lisanıyla yazmadığına göre 16. asırda moda olan lisanlardan biriyle yazmış olması lazım. En kuvvetli ihtimalle latinceyi seçmiştir. Eğer bunda başarı sağlayamazsak İspanyolca, Fransızca, İtalyanca, Yunanca veya İbranice'yi deneriz. Fakat 16. asır bilginleri latinceyi tercih ediyorlardı. Bu bakımdan elimizdeki vesikanın latince olduğunu varsayacağız. Bu iddiayı duyunca gayri ihtiyarı irkildim. Latince en çok sevdiğim lisanlardan biriydi. Bu karma karışık eğri büğrü harflerle latincenin yazılmış olması fikrine tahammül edemiyordum. Dayım latince olduğunda ısrar ediyorum diye sözlerini tamamladı. Fakat iyice birbirine karıştırılmış bir latince. İçimden en sonunda doğru bir söz çıktı ağzından diye geçirdim. Eğer bunun içinden çıkabilirse aşk olsun. Dayım yazmış olduğum kağıdı tekrar eline alarak dikkatle incelememiz lazım dedi. İşte karma karışık bir halde 132 harf. Bazı satırlarda sessiz harflerden başkası yok, bazılarında ise harfler ekseriyette. Mesela U T I F veya O -s I -bo gibi. Bu karışıklık lanet tayin meydana gelmiş olamaz. Matematik bir kaide ile karıştırılmış olduğuna eminim. Bu vesika ilk önce düzgün kelime ve cümleler halinde yazılmış olmalı. Sonra belirli bir düzen içinde kelimeler ters çevrilmiş. Bu anahtarı bulan vesikayı okuyabilir. Fakat bu anahtar nedir? Aksel bu anahtarı biliyor musun sen? Bu soruya verecek cevap bulamadım. Sebebi de gayet basitti. Gözüm şöminenin üstündeki... Groben'in resmine takılmıştı. O anda Groben'i sadece düşünüyordum. Artık israf etmek zorundayım ki kısa bir süre için Altona'ya gitmiş olan dayımın vaftiz kızını bir Alman'a yakışacak sükunet ve sabırla seviyordum. Dayımdan habersiz olarak nişanlanmıştık. Jeolojiden başka bir şeyden anlamayan dayıma bu mutlu olayı bildirmeyi henüz lüzumsuz görmüştük. Groben sarı saçlı, mavi gözlü, sert tabiatlı, ciddi şirin bir genç kızdı sert ve ciddi oluşu beni sevmesine engel teşkil etmiyordu. Bana gelince onu kelimenin tam manasıyla seviyordum. Sevgili Groben'in resmi beni bir an için hakikat aleminden, hayal alemine sürüklemişti. Fakat dayımın heyecanlanarak masaya vurduğu yumruğun sesiyle tekrar hakikat alemine dönmüştük. Dayım, düşünmeye devam edelim diyordu. Bir cümleyi karıştırmak için ilk gelecek olan usul kelimeleri yukarıdan aşağı yazmaktır. Aklımdan İnsanlar işleri karıştırmak için neler de düşünebiliyor diye geçirdim. Dayım bu usulü denemeliyiz diye sözlerine devam etti. Aksel boş bir kağıda aklına gelen bir cümleyi yaz bakalım. Harfleri soldan sağa ne, yukarıdan aşağı yerleştir. Sonra bunları beş veya altışar harflik gruplara ayır. Dayımın isteğini derhal anlamıştım. Yukarıdan aşağı şunları yazdım. Gro ben seni çok seviyorum ama kağıtta şöyle görünüyor. GENSO RENİER U ÜS OİM BEKYE Dayım kağıda bakmadan pekala şimdi bunları soldan sağa doğru sırala. Ve aynen dediğim cümle çıktı. GENSO RENİER AÇ TVJ ÜS S OİM BEKYE Dayım kağıdı ilimden çekerek aldı ve mükemmel dedi. İşte öteki vesikaya benzeyen bir örnek oluştu. Sesli ve sessiz harfler aynı karışıklık içinde beşli grupların arasına serpilmiş halde. Kelimenin orta yerinde virgüle bile rastlıyoruz. Bunlar benim için dahiyane buluşlar değiller. Dayım hararetle şimdi yazmış olduğum bu cümleyi okumaya çalışacağım diye devam etti. Hangi cümleyi seçmiş olduğunu bilmiyorum fakat metodu bildiğim için okumak çok kolay olacak. İlk olarak grupların birinci harflerini alıp yan yana dizeceğim. Sonra ikinci ve üçüncü harflerini... Bunları söyleyen dayım, şifreli olarak yazmış olduğum cümleyi yüksek sesle okudu. Groben seni çok seviyorum. ve Sonra hayretle ne diye bağırdı. Demek Groben'i seviyorsun ha? Aşkların dalgın olduklarını bilirdim, Fakat benimki hepsinden baskındı. Groben'le aramda olanları bilmeyen dayıma bu cümleyi yazmakla büyük bir tedbirsizlik yapmıştım. Fakat dayım okuduğu cümlenin manasını anlayacak durumda değildi. Kendini yaptığı işin heyecanına kaptırmıştı bir kere. Bir makine gibi Aynı metodu Saknus Semun yazmış olduğu ve tatbik edelim dedi. Yaz bakalım Aksel. İtaat ettim tabii ona yazdım. M M e, S N U S R C D O K. Anlaşılmayan bir sürü bir şeyler yan yana. Yazmaya başladığım sırada yan yana gelen bu harflerin hiçbir mana taşımadığına inanıyordum. Fakat sona doğru bu inancım biraz sarsıldı. Dayımın ağzından kusursuz bir latinceyle mükemmel bir cümleyin çıkmasını beklemeye başladım. Fakat öfkeyle vurulan bir yumru masayı sarstı. Hoka'daki mürekkep etrafa sıçradı. Kalem elimden fırladı. Dayım, hayır bu değil diye bağırdı. Bunun hiçbir manası yok. Sonra çalışma odasından bir mermi gibi dışarı fırladı. Merdivenden çığ gibi yuvarlanarak aşağı kata indi. de bir deli gibi koşarak gözden kayboldu. Şifrenin Anahtarı Yalnız kalınca Besen Çonlu bir madencinin bize göndermiş olduğu silisyumla taş örneklerini koleksiyona yerleştirmeye başladım. Bu işle uğraşırken kafam kitabın içinden çıkan kağıtla meşguldü. Kuvvetli bir ön sesi bu kağıdın bize felaket getireceğini haber veriyor gibiydi. Bir saat kadar sonra koleksiyon işim sona ermiş bulunuyordu. Dayımın koltuğuna oturarak pipomu yaktım. Kulağım da kapıdaydı. Tahta basamaklardan aksedecek ayak seslerini bekliyordum. Fakat bu bekleyişim sonuçsuz kaldı. Aşağı kattan hiçbir ses aksetmedi. Dayım o anda nerede olabilirdi? Hayalimde onu altı da güzel ağaçların altında dolaşırken görüyordum. Şifreyi çözmek için yeni bir metot araştırmakla meşgul olduğu muhakkaktı. Acaba geriye nasıl dönecekti? Yüzünde Zafer'in izlerini görebilecek miydim? Farkında olmadan ben de mütemadiyen o kağıdı düşünüyordum. Gayri ihtiyarim masaya uzandım. Kağıdı aldım. Her harfin üstünde teker teker durarak fikir yürütmeye çalıştım. Sonra harfleri yeni gruplara ayırdım. Her birinde bildiğim lisanlara göre manalar aradım. İkişer, üçer, beşer, altışar harflik gruplarda hiçbir anlam bulunmuyordu. Yeni harf grupları yaptım. Her grubun aynı yerine isabet eden harfleri yan yana getirdim. En sonunda İngilizce ice buz kelimesini buldum. Başka bir grupta da İngilizce sir, bay kelimesi çıktı. Başka bir grupta Latince rota, mutabile, ira, nech, atra, luco ve İbranice tablet kelimeleri çıktı. Allah Allah diye söylendim. Bu kelimeler dayımın haklı olduğunu gösteriyorlar. Bu değişik dillerdeki kelimeleri aynı cümle içinde ne yapmış olabilirler? Deli olmak işten bile değil. Bir harfin girdabı içinde boğulacak duruma geldim. Kafam bir makine gibi çalışıyordu. Gözlerimi bu karma karmakarışık harflerden ayıramıyordum. Kağıttaki 132 harf etrafımda uçuşuyor gibiydi. Bunu almıştım. Odanın daraldığını, havanın azaldığını hissediyordum. Kağıtla yelpazelenmeye başladım. İşte o anda sanki bir mucize oldu. Kağıdın önüyle arkası gözüm önünden gidip gelirken... Latince iki kelimenin meydana geldiğini görür gibi oldum. Aynı hareketi ağır ağır daha dikkatle tekrarladım. Kağıdın arka yüzü bana doğru dönerken latince craterem, krater ve terester yani arz kelimeleri açıkça okunuyordu. Birdenbire bütün hakikat gözümün önünde canlandı. Bir tesadüf neticesi şifrenin anahtarını keşfetmiştim. Son derece heyecanlıydım. Dayımın saatlerce uğraşıp da başaramadığı işi birkaç saniyede başarmıştım. Heyecanımın yatışması için birkaç saniye bekledikten sonra kağıdı masanın üstüne koyup yüksek sesle okumaya başladım. Bitirince dehşetle irkildim ve olamaz diye bağırdım. Dayım bu vesikanın içindekileri öğrenmemeli, aynı seyahati yapmaya teşebbüs edecektir. Onu hiç kimse durduramaz, üstelik beni de yanında sürükleyecektir. Böyle bir seyahatten asla geri dönülemez, asla. Tarifi imkansız bir heyecan içindeydim. Hayır hayır böyle bir şeye müsaade edemem ben diye söylendim. Buna engel olmalıyım. Kağıdı elimden sağa sola çevirirken şifrenin anahtarını tesadüfen bulabilir. Belgeyi ve kağıdı yok etmekten başka çarem kalmadı. Böyle söyleyerek kağıdı aldım. Ocağa doğru yürüdüm. İkisini de ateşte yakacaktım. Fakat bunu başaramadım. Kapı açılmış, dayım içeri girmişti. Axel'in Tereddütleri Allah'ın cezası vesikayla kağıdı masanın üstüne koymaya ancak vakit bulabildim. Dayım çok dalgın görünüyordu. Şifreyi çözmek için duyduğu şiddetli arzu onu bir saniye bile rahat bırakmamıştı. Evden uzakta kaldığı zaman yeni metotlar düşünmüş olmalıydı. Bunları uygulamak için geri döndüğüne emindim. Nitekim bana bir kelime bile söylemeden koltuğa oturdu. Kalemi eline aldı. Bir kağıda cebir denklemlerine benzeyen formüller sıraladı. Titreyen elini bakışlarımla takip ediyordum. En ufak hareketini bile kaçırmıyordum. Acaba sonuca ulaşabilecek miydi? Heyecanımdan titriyordum. Tesadüfen bulmuş olduğum formülden başkasıyla şifrenin çözülemeyeceğini bildiğim halde varacağı neticeyi şiddetle merak ediyordum. Dayım benimle konuşmadan tam 3 saat devamlı olarak çalıştı. Yazıyor, siliyor, tekrar yazıyordu. Bulduğu bir formülü değişik şekillerde defalarca deniyordu. Vaktin süratle geçişinin ikimiz de farkında değildik. En sonunda akşam oldu. Sokaklardan akseden sesler yükseldi. Kağıdın üstüne eğilmiş olan dayım ne duyuyor ne görüyordu. Martin'in yemeğe çağrışını bile duymamıştı. En sonunda uyku bastırdı. Ağırlaşan göz kapaklarımı açacak halde değildim. Dayım çalışmasına devam ederken kanepelerden birinin üstünde derin bir uykuya daldım. Ertesi sabah uyandığım zaman dayım hala çalışıyordu. Gözleri kızarmış, yüzünün rengi solmuş, saçları dağılmıştı. Bütün geceyi nasıl çalışarak geçirdiğini anlamak için bir kere yüzüne bakmak yeterdi. Ona acıyordum. Şifreyi çözebilmek için her şeyi unutmuştu. Hatta bana öfkelenmeyi bile. Bir tek kelime ile onu cehennem azabından kurtarabilirdim. Fakat susmayı tercih ettim. Merhametsiz bir insan değildim. Niçin susmayı tercih etmiştim? Bu yine dayımın menfaati ve iyiliği içinde. Kendi kendime mütemadiyen hayır hayır diyordum konuşmayacağım. Dayımı çok iyi tanıyorum. Oraya gitmek isteyeceğine eminim. Hiç kimse onu durduramayacaktır. Başka jeologların yapamadığı bir şey yapmak için hayatını göz göre göre tehlikeye atar. Susacağım. Bir tesadüf neticesinde öğrendiğim sırrı sonuna kadar saklayacağım. Bunu açıklamak dayımı bile bile ölüme göndermek olur. Eğer bir tesadüfle sırrı o da öğrenirse öğrensin. İleride bir gün dayımın ölümüne sebep olduğum için vicdan azabı çekmekten iyidir. Kesin kararımı vermiştim, konuşmayacaktım. Kollarımı göğsümde kavuşturarak bekliyordum. Fakat tahmin edilmedik bir olay kararımı sonuna kadar uygulamama engel oldu. Hizmetçi Marty çarşıya gitmek için dışarı çıkmak isteyince sokak kapısını kilitli bulmuştu. Anahta üstünde değildi. Bunu kim almış olabilirdi? Bu işi dayımdan başkası yapamazdı. Acaba anahtarı kasten mi almıştı? Bizi aç mı bırakmak istiyordu bu adam? Böyle bir şey hakkı var mıydı? Mart ile ben hiç ilgimiz olmayan bir konu sebebiyle aç mı kalacaktık? Düşününce dayımın böyle bir şey yapabileceğine inanmak zorunda kaldım. Birkaç sene önce maden koleksiyonunu yaparken dayım bütün ev halkını 48 saat aç bırakmıştı. Açlıktan mideme kramplar giriyordu. Bir gün önce akşam yemeği yememiştik. Öğle yemeğinin de tehlikeye gireceğini anlamak güç değildi. Buna rağmen kahramanca hareket etmeye, açlığa göğüs germeye kesin olarak karar verdim. Mart için yemeği hazırlayamama kadar kötü bir şey yoktu. Zavallı kadın üzüntüsünden ağlayacaktı neredeyse. Dayım bütün olanları fark etmeden mütemadiyen diyen çalışıyordu. Hayali bir makine gibi işliyor, bir formülden diğerine geçiyordu. Yeryüzünden uzakta yaşıyor gibiydi. Dünya ile ilgili ihtiyaçları bir saniye bile düşünmüyordu. Öyleye doğru midemdeki kramplar daha da çoğaldı. Mardi bir gün önce evdeki bütün yedek malzemeyi sarf etmişti. Yemek pişirmek için bir kırıntı bile kalmamıştı. Buna rağmen kararımdan vazgeçmek istemiyordum. Bu benim için bir şeref meselesi olmuştu. Saat 2'yi çaldı. Dayımın inatçılığı, gülünç hatta tahammül edilmez bir hal almıştı. Açlığa dayanamaz durumdaydım. sikaya lüzumundan fazla önem verdiğini düşünmeye başlamıştım. Bir süre sonra kendisi şifrenin anahtarını bulacak olursa bu kadar zaman aç kalışıma hayıflanmayacak mıydım? Bu sebeple gerçeği uygun bir şekilde anlatmaya karar verdim. Bu iç mücadele sırasında dayımın dışarı çıkmaya hazırlandığını gördüm. Deli olmak işten bile değildi. Kendisi evden ayrılacak, bizi de açlıkla baş başa bırakacaktı. Öyle mi? Bu kadarı da fazlaydı artık. Pürüzlü bir sesle, ''Dayıcığım'' dedim. Beni işittiğini anlamak mümkün değildi. Sesimi biraz daha yükselterek, ''Dayıcığım'' diye tekrarladım. Uykudan bir uyandırılan bir adam gibi yüzüme baktı. ''Ne var?'' diye sordu. E, ''Şey, anahtardan bahsetmek istiyorum da.'' Hangi anahtardan? Kapının anahtarından mı? Hayır, şifrenin anahtarından. Dayım gözlüklerinin üstünden hayretle bana baktı. Yüzümde garip bir ifade sezmiş olacak ki kolumdan tuttu hiçbir şey söylemeden bakışlarıyla beni sorguya çekti. Başımı yukarıdan aşağı birkaç kere evet anlamında salladım. O da başını iki yana sallayarak bir deliyle karşı karşıya olduğunu anlatmaya çalıştı. Başımla daha kesin bir işaret yaptım gözleri parladı. Elleri tehditkar bir hal aldı. En sonunda bu sessiz konuşmadan kurtularak evet diye mırıldandım. Şifrenin anahtarını bir tesadüfle heyecanla ne diyorsun diye bağırdı. Üstünde çalışmış olduğum kağıdı uzatarak okuyun dedim. Dayım kağıda uzun uzun baktıktan sonra buruşturup yere attı. Bunun hiçbir manası yok dedi. Sakin bir sesle baştan okursanız hiçbir şey ifade etmez diye cevap verdim. Fakat sondan başa okursanız cümlemi tamamlamaya fırsat vermedi. Kağıdı yerden kapara kokudu. Ah, şeytan sanısem diye bağırdı. Demek cümleyi tersten yazdın öyle mi? İşte vesikanın tamamı. Insine fels yoculis craterem kem delibat umba scartares julu itra calendas decende audas viator et teres attinges. God feci Arne Saknussem. Tercümesi ise şöyleydi: Cüretkar yolcu, Temmuz ayının ilk günlerinden önce Skartaris'in gölgesi üzerine düştüğü sırada Cinefels'in yolcul kraterinden içeri gir. Bu yol seni dünyanın merkezine götürecektir. Ben de aynı şeyi yaptım. Arne Saknussem. Dayım tarif edilemeyecek bir heyecan içindeydi. Odanın içinde deli gibi dolaşıyor, eşyaların yerlerini şuursuzca değiştiriyor, koleksiyondan kıymetli taşları alıp duruyordu. En sonunda aşırı heyecanı yatıştı. Sinirleri yorgun bir halde kendini koltuğa attı. Kısa bir sessizlikten sonra ''Saat kaç?'' diye sordu. ''Üç, yemek vakti geçmiş açlıktan ölüyorum hadi sofraya hadi.'' Bir papağan gibi tekrarladım. Tamam sofraya. Eşyalarımı hazırlayacaksın. Sakin bir tavırla eşyalarınızı mı diye sordum. Tabii kendilerininkini de. Bu son cümleyi merhametsiz bir tavırla söyledikten sonra süratle yemek odasına geçti. Yiyenle dayı arasındaki münakaşa. Bu sözleri duyunca gayri ihtiyarı ürperdim. Bununla beraber hislerime hakim oldum. Yüzümden hiçbir şey anlaşılmamasına çalıştım. Profesör Lidenbrock'u ancak ilmi deliller durdurabilirdi. Böyle bir seyahatin imkansızlığını ortaya koyan yüzlerce delil vardı. Dünyanın merkezine gitmek bu delilikten başka bir şey değildi. İtirazımı zamanında yapmak düşüncesiyle sakin sakin yemeğe yemeye başladım. Çalışma odasından yemek odasına geçtiği anda bomboş sofrayı gören dayımın hayal kırıklığını uzun uzun anlatmak istemiyorum. Bunun sebebini anlamakta gecikmedi. Marte'ye derhal sofrayı hazırlaması için emir verildi. Savallı kadın telaşla çarşıya gitti. Bir saat sonra da masaya oturabildik. Yemek yerken dayım çok neşeliydi. Gülüyor, şakalar yapıyordu. Çerezleri de yedikten sonra çalışma odasına gelmem için işaret etti. İtaat ettim. Çalışma masasına karşılıklı oturduk. Yumuşak bir sesle ''Aksel'' dedi. ''Zeki ve çalışkan bir çocuksun sen.'' Ümidimi kesmiş olduğum sırada bana büyük bir hizmette bulundun. Sen olmasaydın bu şifreyi çözemezdim. Bunu asla unutmayacağım. Ulaşacağımız zaferde senin de payın olacak. İçimden bu neşesinden faydalanmalıyım diye geçirdim. Zaferi münakaşa etmenin zamanıdır. Dayım bu düşüncelerimden habersiz olarak her şeyden önce senden bu sırrı saklamanı istiyorum diye devam etti. Çalışmalarımı adım adım takip eden bilginler var. ''Bunlardan birisi yapacağımız seyahati öğrenirse bizden önce harekete geçebilir.'' İnanmamış bir tavırla, ''Böyle bir seyahate cüret edeceklerin sayısı bu kadar çok mudur sence?'' diye sordu. Bundan hiç şüphen olmasın Aksel, bu vesika bilinseydi kocaman bir jeolog ordusu Arne Saknussem'in izini takip ederdi. Sizin aynı fikirde değilim. Her şeyden önce bu vesikanın gerçekle ilgisini bilmiyoruz ki.'' Vesikanın böyle bir kitabın içinde bulunmuş olması en mühim delil sayılmaz mı? Saknusem'in bu vesikayı yazmış olduğunu kabul edebiliriz fakat bu seyahati yapmış olduğunu bilmiyoruz ki. Saknusem yalan söylemiş olamaz mı? Bu sözleri söyledikten sonra pişman oldum. Dayım kaşlarını çatmıştı. Konuşmanın geri kalan kısmını tehlikeye sokmuş olmaktan korkuyordum. Fakat endişem hakikat olmadı. Sert muhatabım dudaklarının kenarında beliren alaycı bir tebessümle... Saknussemin yalan söyleyip söylemediğini anlayacağız diye cevap verdi. Canım sıkılarak, müsaade ederseniz bu vesika hakkındaki düşüncelerimi sonuna kadar sıralamak istiyorum dedim. Konuş yavrum, sıkılma, fikrini açıkça belirt. Çalışmalarımın yardımcısı olduğunu unutma, hadi seni dinliyorum. İlk önce Yocul, Sinefels ve Skartaris kelimelerin anlamlarını öğrenmek istiyorum. Bundan basit bir şey olamaz. Büyük kitaplığın ikinci gözü Z serisi dördüncü sırada duran üçüncü atlası al dedi. Yerimden kalktım. Yaptığı tüm tarifle istenilen atlası derhal buldum. Dayım işte İzlanda'nın en mükemmel haritalarından biri dedi. Sorunun cevabını en iyi şekilde bunun içinde bulacağız. Haritanın üzerine eğildim. Dayım açıklamasına devam etti. Gördüğün gibi bu ada volkanlarla doludur. Hepsinin adı da Yocüldür. Bu kelimenin tam karşılığı Buz Dağı'dır. Bütün dağlar buz kitlelerinin altında faaliyet göstermektedir. Hmm, peki hala Sinefels neresi? Bu soruma cevap veremeyeceğini ümit ediyordum. Çok geçmeden aldandığımı anladım. Dayım, parmağının ucunu batıya doğru takip et dedi. Reyk gördün mü? Fiyortlardan yukarıya doğru çık, 65. Arz Dairesi'nin altında ne görüyorsun? Üstündeki etler sıyrılmış, ayak kemiğine benzeyen bir yarımada var orada. Benzetişin çok anlamlı yavrum. Doğru söyle bakayım. Bu yarımada da gözüne hiçbir şey çarpmıyor mu? Denize doğru uzanıyormuş gibi görünen bir dağ var. İşte bu Sinefels'tir. Sinefes mi? Ta kendisi. 1650 metre yükseklikte bir yanardağ. Eğer krateri dünyanın merkezine kadar uzanıyorsa dünyanın en meşhur dağlarından biri olabilir. İsyankar bir sesle imkansız diye bağırdım. Olamaz. Dayım sert bir tavırla. ''Niçin imkansızmış?'' diye sordu. Krateri lavlar kızgın kayalarla doludur. Sönmüş bir yanardağsa bu bahsettiklerine rastlamak mümkün değildir. Böyle sönmüş yanardağlar yeryüzünde çok var. Halen faaliyette 300 yanardağ var. Fakat bu sayıdan daha çok sönmüş yanardağ var. Sinefes bunlardan biridir. En son 1219 yılında faaliyeti vardı. O tarihten sonra hiçbir canlılık işaretine rastlanmadı. Bu kadar açık ve kesin bilgi vereceğini tahmin etmiyordum. Başka bir konuya geçmek mecburiyetini hissederek Scartaris nedir dedim. Temmuz'un ilk günlerinden önce ibaresiyle neyi kastetmek istiyor? Kısa bir süre düşündükten sonra sana karanlık görünen noktalar benim için tamamıyla aydınlık dedi. Saknus Sem'in ufak bilgilerle keşfini daha hassas bir tarzda izah etmek istemiş Snalfels'te pek çok krater bulunmakta. Bunların içinde hangisinin Arz'ın merkezine giden yola sahip olduğunu belirtmesi icap etmez miydi? Bunu tam olarak açıklamak için İzlandalı bilgin ne yapmış? Temmuz ayının ilk günlerinde Skartaris tepesinin gölgesinin bahsi geçen kraterin üstünde düştüğünde dikkati çekmek istemiş. Bundan daha açık bir tarif düşünülemez. Söndenilen günlerde Sinel Fels'in üstüne çıkınca Saknus Sem'in bahsettiği krateri bulmak zor değildir anlıyor musun? Dayım bütün sorularıma kolaylıkla cevap veriyordu. Onu vesikadaki kelimelerin manalarını sorarak mat edemeyeceğimi anlamıştım. Bu sebeple bu sorulardan vazgeçerek bana göre daha ciddi olan bilimsel itirazlara geçtim. Sagnus Sem'in açık bir lisan kullandığını ben de kabul ediyorum. Fakat bahsi geçen kraterden girerek dünyanın merkezine gitmiş olabileceğine inanamıyorum. Neden? İlmi bütün teoriler böyle bir yolculuğun imkansız olduğunu ispat etmektedir. Dayım alaycı bir sesle sen bu teorilere inanıyor musun? diye sordu. Cesaretle cevap verdim. Aşağı doğru inildikçe her 23 metrede ısının 1 derece arttığı herkes tarafından bilinir. Dünya'nın yarıçapı 6000 kilometre olduğuna göre merkezde sıcaklığın 2 milyon derece olması gerekir. Buna göre çok derinlikteki madenlerin yanar gaz halinde olduğu kabul edilebilir. Zira en sert madenin bile bu kadar yüksek bir ısıya dayanabilmesine imkan yoktur. Bütün bunları bildikten sonra böyle bir seyahati düşünmenin delilik olduğunu siz de kabul etmez misiniz? Senin gözünü sıcaklık mı korkuttu? Gayet tabii 40 kilometre aşağı inebildiğimizi kabul edecek olursak yer kabuğunun sınırı olan bu noktada bile ısı 1300 derecenin üstündedir. Yani buhar olmaktan korkuyorsun sen. Bu sorunun cevabını size bırakıyorum. Kararı siz vereceksiniz. Dayım neşeli bir sesle işte kararım dedi. Hiç kimsenin kilometrelerce aşağıda neler olduğunu bilmesine imkan yoktur. Yeryüzünden itibaren 5 kilometre aşağısını bile kesin olarak tanıyamıyoruz. İlim her an yeni buluşlarla gelişiyor. Teorileri başka teoriler yıkabilmektedir. Buna çeşitli misaller verebiliriz. Arzın merkezinde 2 milyon derecelik ısı olabileceği gibi tahammül edilebilecek derecede bir soğukluk da olabilir. Mesela şöhretli bilginlerden Poisson'un teorisine göre arzın merkezinde 2 milyon derecelik birisi olursa, yeryüzü kabuğu içeride sıkışan gazların basıncına dayanamayıp bir buhar kazanı gibi infilak edebilir. Bu Poisson'un fikri. Başka jeologlar da onun gibi düşünüyorlar. Onların görüşüne göre arzın merkezinde ne gaz, ne su, ne de ağır madenler vardır. Rakamlarla her şey ispat edilebilir. Fakat olaylarla ispat edilebilir. Kat'i olarak bilinen bir şey varsa o da dünyanın kuruluşundan bu yana faaliyet halinde olan yanardağların sayısı iyice azalmıştır. Bu da arzın merkezindeki ısının gün geçtikçe azaldığını gösterir. Yavaş yavaş dayımın tesiri altında kalmaya başlıyordum. İkna kabiliyeti son derece kuvvetliydi. Canlı ve neşeli bir sesle görüyorsun ki arzın merkezi birçok jüoloğu meşgul etmiş ve çeşitli faraziyelerin çatışmasına yol açmış bulunuyor diye sözlerine devam etti. Merkezdeki ısı henüz ispat edilmiş sayılmaz çünkü ben de aksini iddia ediyorum. Gidip görülmedikçe oradaki ısı hakkında hiçbir iddianın ilmi kıymeti yoktur. Bu muazzam problemi saknussem gibi halledeceğiz. Dayım beni mat etmişti. Tehlikelerle dolu bu maceranın heyecanı bin hükmü altına almıştı. Sabırsız bir sesle evet diye bağırdım. Gidip göreceğiz, kendimiz göreceğiz. Etrafımızı aydınlatmak için elektrik enerjisinden faydalanabiliriz. Merkeze doğru yaklaştıkça hava basıncı azalacağı için aydınlığı daha kuvvetli olacaktır. Her zorluğa rağmen başarabiliriz. Muzaffer bir tavırla başaracağımıza inanıyorum dedi. Fakat bu başarı için her şeyden önce son derece sessiz hareket etmemiz lazım. Projemizi herkesten gizli tutacağız. Hareket Hazırlıkları Hayatımızda önemli bir rol oynayan bu konuşma böylece sona ermiş oldu. Dayımın çalışma odasından sersemlemiş bir halde çıktım. Yalnız kalmaya ihtiyacım vardı. Sessizce evden çıktım. Hamburg'un caddeleri de bana bunaltıcı göründü. Buralarda nefes alabilmem için yeterli derecede hava yok gibiydi. Kendime gelebilmek için Elby'nin kıyılarına gittim. Kafamın içinde birbirine zıt çeşitli faraziyeler dans ediyordu. Bunlardan hiçbirisine tam manasıyla bağlanamıyordum. İlk anlardaki heyecanım yatışmış olmasına rağmen dahimin ikna edici sözlerinin tesiri altındaydım. Düşünmeye devam edersem cesaretimin kırılacağını hissediyordum. En iyisi vakit kaybetmeden valizlerimi hazırlamaktı. Bir iki saat sonra tamamıyla ayılmıştım. Hangi taraftan bakarsam bakayım bu yolculuk bana saçma hatta derece görünmeye başladı. Kısa bir süre sonra da fena bir rüya görmüş olmalıyım diye düşündüm. Aklı başında bir insan olan dayım genç yeğenini göz göre göre ölüme sürükleyemez. Bana böyle bir teklifte bulunmuş olamaz. Bütün bunlar hayal mahsulü olmalı. Elbe'nin kıyısını takip ederek şehre döndüm. Limandan geçtim. Altona caddesine ulaştım. Bir ön sezi beni oraya sürüklemiş olmalıydı. Zira kısa bir süre sonra Groben'i gördü. Hamburg'dan dönüyordu. Onu uzaktan tanır tanımaz Groben diye bağırdım. Genç kız şaşkın bir tavırla durdu. Kalabalık caddede kendisine bu şekilde seslenmiş olmama hayret etmişti. Koşarak yanına gittim. Groben soğuk bir sesle Axel dedi. ''Buraya kadar beni görmek için mi geldin?'' Fakat yüzüme bakınca... İş karışıklığımın derecesini anlayarak yumuşak bir tavırla ''Neyin var?'' diye sordu. Neyin mi var?'' Dayımın ikazlarını unutarak her şeyi Groben'e anlattım. Kalbi benimki gibi heyecanla çarpıyor muydu bilemiyorum. Fakat avcımın içinde olan eli titremiyordu. Kısa bir süre sessizce yan yana yürüdük. En sonunda ''Aksel'' dedi. ''Bu çok güzel bir yolculuk olacak.'' Bu sözleri duyunca hayretle irkildim. O oh, evet Aksel diye sözlerine devam etti. Büyük bir bilgine layık bir yeğen olduğunu ispat etmelisin. Bir insanın kendini göstermesi için böyle büyük keşebüslere gelişmesi lazım. Şaşkın bir tavırla fakat Groben diye itiraz ettim. Beni yolculuktan geri çevirmek için çalışmayacak mısın? Hayır Aksel, dayın isterse sizinle beraber gelmeyi çok isterdim. Tabii size zorluk çıkaran bir engel olmamak şartıyla. Ciddi misin Groben? Tamamıyla. Şaşkın bir haldeydim. Doğrusunu söylemek gerekirse o anda kendi kendimden utanıyordum. Kısa bir sessizlikten sonra Groben dedim. Yarında bu tarzda konuşup konuşmayacağını çok merak ediyorum. Groben kendinden emin bir sesle "Yarında bugünkü gibi konuşacağım." dedi. El ele tutuşarak sessizce yolumuza devam ettik. İçimden Temmuz'a kadar bir hayli zaman var diye geçirdim. Bu arada çeşitli olaylar olabilir. Dayım bu delice fikrinden vazgeçebilir. Königstrasi'deki evimize geldiğimiz zaman hava kararmış, gece olmuştu. Herkesi uyur vaziyette bulacağımı tahmin ediyordum. Fakat dayımın sabırsızlığını çok geçmeden anladım. Hamallara bağıra bağıra emirler vererek bazı eşyaları taşıtıyordu. Zavallı Marty ne yapacağını, nereye koşacağını bilemez bir haldeydi. Dayım beni uzaktan görünce, şimdiye kadar neredeydin diye bağırdı. Çabuk gel buraya, daha hiçbir şey hazır değil. Bavullar, notlarım, anahtarım, tozluklarım hepsi darmadağınık bir halde. Şaşkın bir halde olduğum yerde donmuş kalmıştım. Konuşmak için dudaklarımı kıpırdatacak kuvveti bile bulamıyordum. Zorlukla gidiyor muyuz dedim. Evet sersem çocuk gidiyoruz zayıflayan bir sesle. Gidiyor musunuz diye tekrarladım. Evet öbür gün sabahın en erken saatinde. Dayımı daha çok dinleyemedim. Küçük odama koşarak sığındım. İşin şakaya gelir tarafı kalmamıştı. Dayım o gün öğleden sonra yolculuk hazırlıklarıyla meşgul olmuştu. Ruzumlu eşya ve malzemeleri satın almıştı. Evin avlusu merdivenler, düğümlü ipler, meşaleler, su mataraları, demir çengeller, çeşitli kazmalar demirli bastonlarla geçilmez bir haldeydi. Bunları 12 kişi zor taşırdı. Korkunç bir gece geçirdim. Ertesi sabah çok erken saatlerde dışarıdan Groben'in seslendiğini duydum. Kapıyı açmamak kararlılığındaydım. Fakat onun tatlı sesine dayanabilir miydim? Kapıyı açtım. Yan yana dayımın çalışma odasına doğru yürüdük. Böyle bir yolculuk yapacağımıza hala inanamıyordum. İçeri girince öfkelendirmemeye çalışarak ''Dayıcığım'' dedim. ''Bu yolculuğa kesin olarak kararınızı verdiniz mi siz?'' ''Nasıl?'' dedi. ''Yoksa şüphem mi var senin?'' ''Hayır fakat bu kadar acele edişinizin sebebini anlayamadım da.'' ''Zamanımızın olmadığını anlamıyor musun?'' ''Fakat dayıcığım bugün Mayıs'ın 6'sı, Haziran'ın sonuna kadar önümüzde bir ay var.'' Cahil çocuk, İzlanda'ya o kadar çabuk gidileceğini mi zannediyorsun? Dün deli gibi evden uzaklaşmamış olsaydın seni Liffender şirketinin Kopenhag bürüsüne götürecektim. O zaman Kopenhag'dan Reykjavik'e ayda bir vapur seferi olduğunu öğrenmiş olacaktın. Fakat, ne demek fakat? 22 Haziran'da kalkacak vapuru bekleyecek olursak Scartaris Sinafels'teki gölgesini bile göremeyiz. En süratli vasıtayla Kopenhag'a gitmek zorundayız. Oradan da İzlanda'ya gitmenin çarelerini bulacağız. Hadi git çabuk eşyalarını topla. Cevap vermeye cesaret edemeden odama döndüm. Groben de benimle beraber geldi. El ile bavullarımı hazırladı. Son eşyada bavula konunca aşağı kata indim. O gün fizik aletleri, silah ve elektrik malzemeleri satanlar eve devamlı olarak gelip gittiler. Zavallı Marty aklını kaybedecekti. Bana acaba Mösyö delirdi mi diye sordu. Başımı sallayarak bu soruyu tasdik ettim. Merakla tekrar sordu. Sizi de beraber mi götürüyor? Evet. Elimle arzın merkezini işaret ettim. Zavallı Mart'ı anlamayarak şarap mahzenine mi diye sordu. Gülerek hayır dedim. Daha aşağıya biraz daha toprağın derinliklerine. Marti yine bir şey anlamamıştı. Fakat ısrar etmedi. Akşam oldu. Zaman mefhumunu kaybetmiştim. Dayım yarın sabah tam altıda hareket edeceğiz dedi. Saat onda yatağa ölü gibi yattım. Gece korkunç bir kabus bastırdı. Karanlık uçurumlardan aşağı yuvarlanıyordum, sayıkladığımı zannediyordum. Dayımın sert ve amansız eliyle sürükleniyor, uçurumlara itiliyor, bataklıklarda boğuluyordum. Devamlı olarak karanlık boşluklarda uçuyordum. Sabah saat beşte uyandım. Korku ve yorgunluktan bitkin bir haldeydim. Yemek odasına indim. Dayım sofradaydı, iştahla yiyordu. Ona korkuyla baktım. Fakat Groben de oradaydı. Hislerimi açıklayacak hiçbir şey söyleyemedim. Yemekte yiyemedim. Saat beş buçukta sokaktan bir gürültü aksetti. Bizi alt tren istasyonuna götürecek olan büyük bir araba gelmişti. Eşyalar kısa bir zamanda buna yüklendi. Mukadderatla mücadele edecek halde değildim. Bavulumu odamdan getirerek arabaya yerleştirdim. Bu sırada dayım Groben'e evin bütün idaresini devretti. Dayımla kucaklaşırken her zamanki gibi sakindi. Fakat yanaklarımdan öperken dudaklarının kenarına inen gözyaşlarını hissettim. Heyecanla Groben diye feryat ettim. Okşayıcı bir sesle git sevgili Akselim git diye kulağımı mırıldandı. Şu anda nişanlını terk ediyorsun dönüşünde karını bulacaksın. Groben'i uzun uzun kollarımın arasında sıktıktan sonra Arabadaki yerimi aldım. Robert ile Marte kapının önünde durarak son olarak ellerini salladılar. Birkaç saniye sonra araba süratle Altona'ya doğru uzaklaştı. Uçurum dersleri 3 gün sonra saat 10'da Kopenhag'a ayak bastık. Eşyaları bir arabaya yükleyip Phoenix Oteli'ne gittik. Biraz istirahatten sonra rıhtımları dolaşmaya başladık. İzlanda'ya gidecek olan bir gemi arıyorduk. Hiçbir basta bulamayacağımızı ümit ediyorduk. Fakat bu ümidim boşa çıktı. Valkyrie adında ufak bir yelkenli 2 Haziran'da Reykjavik'e hareket edecekti. Dayım kaptan Barney ile kolayca anlaştı ve aşırı bir heyecanla elini sıktı. Adamcağız heyecana hiçbir mana verememişti. İzlanda'ya gitmek onun nazarında çok doğal bir olaydı. Kısaca salı günü saat 7'de gemiye gelin dedi. Dayım bu gemiyi bulduğu için aşırı bir sevinç içindeydi. Otele döndük, karnımızı doyurduktan sonra şehri gezmeye karar verdi. Dayım gezintimizin ilk anından itibaren Amak adasındaki bir çan kulesi ile yakından ilgilenmeye başladı. Bu ada Kopenhag'ın güneybatı mahallelerindeydi. Dayım ilk olarak burasını ziyaret etmeye karar vermişti. Kanallardan işleyen ufak gemilerden birine binerek adaya çıktık. Sefil vaziyette çalışan işçilerin arasından geçtik, kiliseye ulaştık. Kilisenin mimari bakımdan hiçbir özelliği yoktu. Fakat çok yüksek olan Çan Kulesi dayımın dikkatini çekmişti. Kulenin ortasına isabet eden sahanlıktan itibaren merdiven açıkta devam ediyordu. Dayım kuleye çıkalım dedi. Endişe ile başım döner benim diye itiraz ettim. Ben de bunun için çıkmak istiyorum. Yüksekliğe ve baş dönmesine alışman lazım dedi. Fakat dayıcım, gel diyorum sana vakit kaybetmeyelim. İtaat etmekten başka çarem yoktu yine. Sokağın öteki tarafında oturan bir bekçiden kule kapısının anahtarını aldık. Çıkmaya başladık. Dayım ağır adımlarla önümde ilerliyordu. Ben de onu korkuyla geriden takip ediyordum. Başım şiddetle dönüyordu. Berbat bir vaziyetteydim. Asıl korkulu dakikaları... 150 basamak sonra yaşamaya başlayacaktım. Basamaklar gökyüzünün sonsuz boşluğuna uzanıyor gibiydi. Rüzgar kuvvetle yüzüme çarpıyordu. Merdiven yükseldikçe daralıyordu. Yarı yolda aşırı bir korkuyla artık devam edemeyeceğim ben diye bağırdım. Dayım merhametsiz bir sesle çıkmaya devam et diye cevap verdi. Bütün vücudum merdivene yapışarak ağır ağır çıkmaya devam ettim. İyice sersem demiştim. Ayaklarımın titrediklerini hissediyordum. Gözlerimi kapamıştım. En sonunda dayımın yardımıyla en üst noktaya kadar çıktım. Dayım aşağı bak dedi. Hem de dikkatle bak. Uçurumlara alışmalısın. Gözlerimi açmak zorunda kaldım. Evler yassılaşmış gibiydiler. Bulutlar bana daha yakın göründüler. Biz de dahil olmak üzere kulenin sivri çatısı süratle dönüyordu. Uzakta bir tarafta yemyeşil tarlalar, diğer tarafta deniz, göz alıcı parıltılar ufka kadar uzanıyordu. Yelkenliler çocukların oyuncaklarına benziyorlardı. Bütün bunların hepsi gözlerimin önünde fırıl fırıl dönüyordu. İlk uçurum dersi bir saat devam etti. Kaldırıma bitkin bir halde ayak bastığım zaman dayım yarın tekrar buraya geleceğiz dedi. Nitekim 5 gün uçurum derslerine devam ettik. Evde ettiğim başarı parlak olmasa da ilk günlere nazaran önemli bir ilerleme kaydetmiştim. İzlanda'nın başkenti. Hareketimizden bir gün önce bir dostumuz bize 3 tavsiye mektubu verdi. Birincisi İzlanda valisi Kon Trampa, ikincisi piskopos muavini Monsieur Pictures'ına, üçüncüsü Reykjavik belediye reisi Monsieur Fins'a yazılmıştı. Ayın ikisinde sabah saat 6'da eşyalarımızın hepsi gemiye yüklendi. Kaptan bizi kameralarımıza götürdü. Bunlar son derece dardılar. Dayım rüzgar uygun esiyor mu diye sordu. Kaptan Barney mükemmel diye cevap verdi. Limandan bütün yelkenlerimizi açarak çıkacağız. Bu konuşmadan birkaç saniye sonra kaptanın söylediği gibi bütün yelkenler for edilmiş olarak limandan ayrıldık. Boğazı'na süratle girdik. Bir saat sonra Kopenhag sahilleri gözden kayboldu. Valkyrie ince yapılı bir yelkenliydi. İzlanda'nın başkenti Reykjavik'e kömür malzemesi, toprak eşya, yün giyim eşyası ve buğday götürüyordu. Hepsi Danimarkalı olan 5 tayfa gemi idare ediyordu. Dayım kaptana yolculuk ne kadar sürer acaba diye sordu. Aksi yönden rüzgar esmezse 10 günde İzlanda'ya varmış oluruz. Kaptanın sözleri doğru çıktı. Oldukça kuvvetli bir fırtınanın önüne takılan Valkyrie 10 gün sonra İzlanda kıyılarına ulaştı. Skagen burnundaki deniz feneri göründüğü zaman tehlikeli kayalara bindirmememiz için bir kılavuz gemisi bizi yedeğine aldı. 3 saat sonra Faxa körfezine girdik. Reykjavik'in önünde demirledik. Yolculuğun bittiğini öğrenen dayım kamerasından sapsarı bir yüzle dışarı çıktı. Deniz tutmuş olmasına rağmen neşesinden hiçbir şey kaybetmemişti. Daracık kamera ona bütün yolculuk boyunca bir hapishane gibi görünmüştü. Sıkıntılı günlerden sonra gemiyi terk etmek için acele ediyordu. Buna rağmen karaya çıkmadan önce beni geminin burnuna götürdü. Körfezin kuzeyinden yükselen sivri iki tepeli bir dağ eliyle işaret ederek işte sinefes'' dedi. Sonra yolculuğumuzun hedefi hakkında hiç kimseye bir şey bahsetmememi kati olarak bir defa daha hatırlattı ve bizi bekleyen sandala doğru yürüdü. Çok geçmeden rıhtıma ayak bastık. Sonra gözümüze general elbisesi giymiş bir adam çarptı. Bu resmi kıyafetli şahıs adanın valisi Con Trump'tı. Dayım daha ilk bakışta valiyle karşı karşıya olduğunu anladı. Kendini tanıttıktan sonra tavsiye mektubunu verdi ve Danimarka lisanıyla konuşmaya başladılar. Bu konuşmadan bir kelime bile anlamadığımı söylemek zorundayım. Mamafi dayım en sonunda durumu açıkladı. Con Trump bize her türlü yardımı yapmayı vaat ediyordu. Daha sonra belediye başkanı Monsieur Finsin'i ziyaret ettik. O da askeri kıyafetliydi. Bize aşırı bir yakınlık gösterdi. Psikopos muavini Monsieur Pictures'ını yerinde bulamadık. Adanın kuzeyine bir vazife seyahati yapıyordu. Böylece onunla tanışma ümidini tamamıyla kaybettik. Buna karşılık bize daha faydalı olacak birisiyle tanıştık. Mösyö Fredrikson, Reykjavik Lisesi'nde doğal bilimler profesörüydü. Profesör Fredrikson, Islands lisanıyla Latinceden başka bir şey bilmiyordu. Bana Horasın lisanıyla hitap ederek dost olmak istediğini söyledi. Daha ilk anda da kaldığımız müddet içinde ondan başkasıyla arkadaşlık yapamadım. Profesör Fredrikson üç odalı bir evde oturuyordu. Bunların ikisini bize verdi. Çokluğu bakımından ada halkını hayretle bırakan eşyalarımızı profesörün evine taşıyarak yerleştik. Kendimize sığınacak emin bir yer bulduktan sonra dayım en önemli ve en zor meseleleri halletmiş olduk dedi. Hayretle en önemlileri ve en zorları mı diye sordum. Gayet tabii artık kraterden aşağı inmekten başka yapılacak bir işimiz kalmadı ki. Bunu en basit iş olarak kabul ediyorsanız söyleyecek hiçbir sözüm yok. Fakat indikten sonra yukarı çıkmamız icap ettiğini de unutmamalıyız değil mi? Bu beni hiç düşündürmüyor. Boşu boşuna vakit kaybetmeyelim. Şehir kütüphanesine gideceğim. Belki Saknus Sem'in yazmış olduğu el yazısı kitaplardan birkaçını bulabilirim. Bunları incelemek istiyorum. Ben de bu zaman içinde şehri gezerim. Siz de bunu istemiyor musunuz? Bana göre burada en önemli olan şey yerin üstünde değil, yerin altında bulunuyor. Bu konuşmadan sonra dışarı çıktım. Gelişi güzel dolaşmaya başladım. Reykjavik'te yol kaybetmek imkansız bir şeydi. Bu sebeple hiç kimseye gideceğim yerler hakkında soru sormadım. Şehir iki tepe arasında denizden oldukça aşağıda bataklık bir arazide inşa edilmişti. Bir tarafa akmış olan lavlarla kaplıydı. Bu kısım denize kadar tatlı bir meyille iniyordu. Diğer taraftan da kuzeyi Snaffels ile kaplanmış olan Faxa körfezi uzanıyordu. Körfezde Valkyrie'den başka gemi yoktu. Genel olarak İngiliz ve Fransız balıkçı gemileri körfezin biraz açığında demir atmışlardı. Bu gemiler o anda adanın doğu sahillerindelermiş. 3 saat içinde şehri ve dolaylarını gezdim. Genel görünüşü huzur vericiydi. Ağaç veya başka bitkiye rastlamak imkansızdı her adımda eskimiş lav yığınlarına rastlanıyordu. İrlandalıların kulübeleri toprak ve turbadan yapılmıştı. Uzaktan bakıldığı zaman yere bırakılmış çatı yığınları gibi görünüyorlardı. Bitkiler evlerin içinde yaşıyorlardı. Mevsim gelince hasat yapılıyordu. Uzunca bir gezintiden sonra geri döndüğüm zaman dayımı ev sahibiyle sohbet ederken buldum. Dayım, Arne Sagnussem'in yazmış olduğu eserlerden hiçbirini bulamamıştı. Bunun sebebi gayet basitti. Kutsal inançlara aykırı hareket ettiği ileri sürülerek mahkum edilen büyük bilginin değerli eserleri 1573 yılında Kopenhag'da yakılmıştı. Dayımın o günkü sohbetinin en önemli tarafı Profesör Fredixson'ın bize Danimarkalı lisanını çok iyi konuşan bir kılavuz sağlamayı vaat etmiş olmasıydı. Kılavuzumuz Hans Gece Reykjavik sahillerinde kısa bir gezinti yaptıktan sonra yatmak üzere erkenden eve döndüm. Ertesi sabah uyandığım zaman yan odada dayımın yüksek sesle konuştuğunu duydum. Derhal yataktan kalktığım yan odaya geçtim. Dayım uzun boylu iri yapılı bir Danimarkalı ile konuşuyordu. Çok kuvvetli bir adam olduğu her halinden belli oluyordu. Başı kocamandı. Hülyalı mavi gözlerinde zeka ışıkları yanıp sönüyordu. Kızıla yakın sarı saçları vardı, vücudu atletik yapılıydı, konuşurken çok az el hareketi yapıyordu, sakin bir insan olduğu anlaşılıyordu, hiç kimseden bir şey istemeden, dilediği gibi çalışmaktan zevk duyan bir adam olduğu hissediliyordu. Adam, dayımın heyecanlı konuşmasına hayret uyandırıcı bir sakinlikte dinliyordu. Dayımın mütemadiyen elleri ve kollarını hareket ettirmesine karşılık o kollarını göğsünün üstünde çaprazlamıştı. İtiraz etmek istediği zaman başını sadece sağa sola hareket ettiriyordu. Kabul ettiğini belli etmek için de hafifçe eğiliyordu. Fakat bu hareketleri çok az yapıyordu. İlk bakışta bu adamın bir avcı olabileceğini tahmin etmek imkansızdı. Bu sakin ve ağır hareketleriyle nasıl avcılık yapabildiğini merakla düşündüm. Bu merakım çok kısa bir zaman sonra yok oldu. Profesör Friedrichsen'ın izah ettiğine göre bu adam yabani ördek avcısıydı. Oraya gelmeden önce bu av çeşidinin adanın en büyük gelir kaynağı olduğunu duymuştum. Adada yaz aylarının ilk günlerinde yabani ördekler kuluçkaya yatıyorlardı. Dişi ördekler bu yuvaları karınlarından yoldukları incecik tüylerle yapıyorlardı. Avcılar, daha doğrusu bu işi ticaret haline getirenler yuvaları kayalıklardan topluyorlardı. Yuvasız kalan ördekler yavru çıkartabilmek için yeniden yuva yapıyorlardı. Avcı kısa bir süre sonra tekrar oraya gidiyor yuvayı alıyordu. Bu iş bir müddet böylece devam ediyordu. Dişi kuşun karnında tüy kalmayınca bu sefer erkek ördek karnından tüy olmaya başlıyordu. Erkek ördeğin tüyü değerli olmadığı için Avcılar artık bu yuvaları almıyorlardı. O günden sonra ördekler ikinci yavrulama mevsimine kadar rahat bırakılıyordu. Yabani ördek tüyü çeşitli işlerde kullanılıyordu. Özellikle yatak imalinde en değerli malzemeydi. Yabani ördekler yuva yapmak için sarp kayalardan çok denize uzanan, ulaşılması kolay kayaları tercih ettikleri için bu çeşit avcılık zor bir meslek değildi. Dayımla konuşan adamın da yabani ördek yuvalarını toplamak için büyük bir enerji sarf ettiğini zannetmiyorum. Adamın adı Hans belkiydi. Profesör Fredrix'in tavsiyesiyle geliyordu, kılavuzumuz olacaktı. Birbirleriyle tamamen zıt karakterde olmalarına rağmen dayımla Hans anlaşmakta gecikmediler. Yerleştikleri bir tek nokta vardı. İkisi de paraya değer vermiyordu. Dayım ne ücret istenirse istensin vermeye hazırdı. Hans da ne ücret teklif edilirse edilsin kabul etmeye hazırdı. Tek şartı hafta sonlarında ücretini almaktı. Bundan daha mükemmel bir pazarlık düşünülemezdi. İçinde bulunduğumuz mevsimde denizden seyahat etmek imkansızdı. Bu sebeple Sinef felse karadan gitmek zorundaydık. Hans bizi oraya götürmeyi kabul etmişti. Reykşavik ile Snefelsin eteğindeki Stapi kasapası arasında mesafe 174 kilometreydi. Hans'ın yaptığı hesaba göre 7 veya 8 günde oraya ulaşabilecektik. Dört at kiraladık. İkisi dayınla benim içimde. Diğer ikisi de eşyaları taşıyacaktı. Hans eski alışkanlığına uyarak yürümeyi tercih ediyordu. Adanın bu kısmını avucunun içi gibi tanıdığını söylüyordu. Bizi en kestirme yollardan hedefimize götürmeyi vaat etmişti. Yapılan anlaşmaya göre Hans bizi Stapi'ye götürdükten sonra terk etmeyecekti. Bilimsel araştırmalar sona erinceye kadar bizimle beraber kalacaktı. Ayın 16'sında yola çıkmaya karar verdik. Dayım Hans'a ücretini peşin olarak vermek istedi. Fakat o bu teklifi kabul etmedi. Parasını seyahat sonunda almak istediğini söyledi. Anlaşma sona erip de konuşulacak bir şey kalmayınca Hans evden ayrıldı. Dayım Hans'ın arkasından fevkalade bir adam diye fikrini açıkladı. Fakat henüz bilimsel zaferimizde oynayacağı rolün farkında bile değil. Yani bizi, evet bizi arzın merkezine kadar takip edecek. Daha 48 saat Profesör Frederiksen'ın misafiri olacaktık. Bu az zamanı üzülerek yolculuk hazırlığıyla geçirdim. Bütün zekamızı eşyaları en uygun şekilde yerleştirmek konusunda seferber ettik. Eşya, silah, malzeme ve aletleri dört ayrı grupta topladık. Aletler şunlardı. 1. Ege'nin santigrat termometresi 150 dereceye kadar işaretlenmişti. 2. Sıkıştırılmış havalı bir manometre. Bu manometre deniz seviyesindeki hava basıncından daha yüksek hava basınçlarını ölçmek için tasarlanmıştı. Adi bir barometre toprağın derinliklerindeki hava basıncını ölçemezdi. 3. Hamburg meridyenine göre ayarlanmış bir kronometre. Bunu cenevreli birisi imal etmişti. 4. İki ayrı prensiple yapılmış iki pusula. Bunlardan birisi mıknatıslı iğnenin, Tül dairesiyle yaptığı açı nazarı itibarı alarak imal edilmişti. 5. Bir gece dürbünü. 6. İki Rumkof cihazı. Bu hiçbir koku vermeyen potasyum Bikromatlı, munzem pili ile çalışan bir elektrik feneriydi. Pilden gelen elektrik akımı bir endüksiyon bobininden geçtikten sonra özel olarak yapılmış olan fenere gidiyordu. Fenerin aydınlık verici kısmı havası boşaltılmış camdan spiral bir tüptü. Bu tüpün içinde karbonik gaz ve azot vardı. Bu gaz elektrik akımını iletirken devamlı beyaz bir ışık veriyordu. Pille indüksiyon bobini sırtta taşınan deri bir çanta içindeydi. Fener ise elde taşınabiliyordu. Fenerin verdiği ışık en koyu karanlığı bile delice kuvvetteydi. Bu fenerle en patlayıcı gazların arasında bile dolaşmak mümkündü. Silahlar iki karabina ile iki Cold revolverden ibaretti. Dayım bu silahları niçin almıştı? Yolumuzda ne vahşi yerlilerle ne de yırtıcı hayvanlarla karşılaşacaktık. Fakat dayım aletlerle olduğu kadar silahlarla da özel ilgilenmişti. Bilhassa bol miktarda rutubetten etkilenmeyen barut almayı ihmal etmemişti. Eşyalar şunlardı. Sivri uçlu iki kazma, iki küskü, ipek alattan yapılmış bir merdiven, üç tane demir baston, bir balta, birkaç düzüne demir köşe ve halka, bir düzüne düğümlü ince halat. Taşıdığımız eşyalar içinde en ağır olanlar bunlardı. Sadece ip merdiven 100 metreydi. Yiyecek paketleri de bir hayli ağırdı. 6 ay yetecek kadar kurutulmuş et ve peksimetimiz vardı. Yanımıza bol miktarda alkollü içki aldığımız halde bütün ısrarlarıma rağmen su almamıştık. Dayım geçtiğimiz yerlerdeki kaynaklardan mataralarımıza su doldurabileceğimizi söylüyordu. Bütün bunlardan ayrı olarak yanımıza akla gelebilecek her çeşit sıhhi malzeme almıştık. 6 ay yetecek kadar tütünümüz de vardı. Ayrıca dayım belindeki kemere tıka basa altın, gümüş ve kağıt para doldurmuştu. Ayaklarımızda taşıdıklarımızdan başka çantaların içinde her birimiz için yarım düzüne 6 kavuçuk ve ziftle kaplanmış kundura vardı. Ayın 14. günü çeşitli eşyaların sistemli bir şekilde yerleştirilmesiyle geçti. Akşam Kont Trump'ın evinde yemek yedik. Belediye reisiyle Doktor Hayalton de yemeğe gelmişlerdi. Doktor Hayalton adanın en büyük doktoruydu. Profesör Fredrikson bizimle beraber gelmemişti. Aradan zaman geçince profesörle valinin devamlı bir anlaşmazlık içinde olduklarını öğrendim. Profesör Fredrikson olmadığı için bu yarı resmi ziyafette konuşulanlardan bir kelime dahi anlamamıştım. Ma mafi dayımın hiç durmadan konuştuğunu söylemek zorundayım. Ertesi gün hazırlıklarımız sona ermişti. Profesör Freddickson dayıma 1 bölü 48 bin ölçekli bir İzlanda haritası hediye etmekle son bir defa dostluğunu ispat etmiş oldu. Bu haritanın o güne kadar basılmış olanlar için en mükemmel İzlanda haritası olduğuna eminim. Son gece samimi bir sohbetle geçti. Profesör Freddickson benim için bulunmaz bir dosttu. Onunla beraber geçirmiş olduğumuz günlerin hatırasını unutmama imkan yoktu. Bu tatlı sohbetten sonra hepimiz odamıza çekildik. Geceyi yarı uyku yarı uyanıklık içinde geçirdim. Sebebini izah edemeyeceğim bir asap bozukluğu içindeydim. Ertesi sabah saat beşte dışarıdan penceremin altından akseden at kişnemeleriyle uyandım. Aceleyle giyinip sokağa çıktım. Hans eşyaları atların sırtına yerleştirmekle meşguldü. Dayım her zamanki gibi telaşlı ve gürültücüydü. Fakat Hans dayımı aldırış etmiyordu. Saat altıda bütün hazırlıklar tamamlanmıştı. Profesör Fredriksen elimizi sıktıktan sonra başarı ve şans diledi. Dayım İzlanda lisanıyla ona uzun uzun teşekkür etti. Ben de profesöre dilimin döndüğü kadar dostluk hislerimi anlatmaya çalıştım. Sonra atlarımıza bindik, Sinefels'e doğru yola koyulduk. Sinefels'e doğru. Kapalı bir havada yola çıkmıştık. Fakat hava şartlarının değişmeyeceği belliydi. Ne bunaltıcı bir sıcak ne de dondurucu bir soğuk vardı. Turistler için ideal bir havaydı. Tanımadığım bir ülkede atla seyahat etmek benim için büyük bir zevk oluyordu. Bu tehlikeli yolculuğumuz bakımından mükemmel bir başlangıç sayılabilirdi. Cesaretim gittikçe çoğalıyordu. Sagnus seminde aynı şeyleri yaptığına inanmaya başlıyordum. Gizli vesikada bahsi geçen arzın merkezine seyahat ise bana tamamıyla hayal mahsulü görünüyordu. Sagnus Semin belki sönmüş bir yanardağın kraterinden içeri girmiş olabilirdi. Fakat dünyanın ortasına kadar uzanan bir geçit bularak iddiasını gerçekleştirmiş olabileceğini zannetmiyordum. Hans en önde ölçülü ve süratli adımlarla ilerliyordu. Eşya yüklü atlar onu takip ediyorlardı. Dayımla ben en arkadaydık. Atlarımız ufak yapılı olmalarına rağmen sağlam ve dayanıklıydılar. İzlanda Avrupa'nın en büyük adalarından biridir. Yüz ölçümü 2240 km² üzerinde 60.000 kişi yaşamaktadır. Coğrafyacılar bu adayı 4 bölgeye ayırmışlardır. Biz güneybatı bölgesini çapraz olarak geçecektik. Hans Reykjavik'ten ayrıldıktan sonra sahili takip etmeye başladı. Geçtiğimiz arazide rengi yeşille sarı arasında zayıf bitkiler göze çarpıyordu. Ufukta zirveleri sislerle kaplı sarf kayalar vardı. Yamaçlarındaki karlar zaman zaman parıldıyordu. Geçtiğimiz arazi adam akıllı sarptı. Ne insan ne de hayvan izine rastlamak mümkündü. Denizin içine kadar sokulmuş kayaların arasında kendimize bir geçit bulmak için zaman zaman zorluk çekiyorduk. Mamafi atlarımız ön sezileriyle emin yolu kolaylık tarayıp buluyorlardı. Hans bütün bu zorlukların farkında değil gibiydi. Ölçülü adımlarla yürümeye devam ediyordu. Fazla olan hiçbir hareketi yoktu. Bu bölge tamamıyla ıssızdı. Yolumuzun üstünde hiç kimseye rastlamıyorduk. Arada sırada ufak bir dağ kulübesi görebiliyorduk. Reykjavik'ten ayrıldıktan iki saat sonra Grufunz kasabasına ulaştık. Bu kasabanın bir turist için ilgi çekici hiçbir özelliği yoktu. Burada yarım saat kadar kaldık. Hans basit kahvaltımızı ortak oldu. Sorduğumuz sorulara kısaca evet ya da hayırla cevap veriyordu. Hareketlerinde olduğu kadar konuşmalarında da azami tasarrufa dikkat ediyordu. Dayım geceyi nerede geçireceğimizi sorduğu zaman kısaca gardar dedi. Bu söylediği yeri bulmak için haritaya dikkatle baktım. Bu Reykjavik'ten 8 kilometre uzakta ufak bir kasabaydı. Dayım memnuniyetsizliğini belli eden bir sesle 174 kilometrelik bir yolda 31 kilometre kat edeceğiz dedi. Çok az, çok az. Dayım bu düşüncesine Hans'a açıklamak istedi fakat Hans dayımı dinlemedi bile. En öne geçerek yürümeye başladı. 3 saatlik bir yürüyüşten sonra bahsettiği koya geldik. Bu koyu dolaşmak zorundaydık. Çok geçmeden bir kasabaya ulaştık. Saat tam 12 idi. Burada biraz atları dinlendirmeye karar verdik. Kısa bir moladan sonra tekrar yola koyulduk. Bir tarafımızda duvar gibi yükselen kayalıklar, diğer tarafımızda deniz vardı. Kolafjörd koyunu dolaştıktan sonra saat 4 de Halfjörd koyuna ulaştık koy diğerinden daha genişti. Arazi adam akıllı sarktı. Denize kadar sokulan dağlar daha yüksekti. Bin metreye ulaşan bu yalçın tepeleri aşabileceğimizi zannetmiyordum. Ön sezileri ne kadar kuvvetli olursa olsun atların da bu kayaların arasından yol bulabilecekleri şüpheliydi. Zorluklar serisi başlamıştı işte. Yola devam etmek delilik olacaktı. Bütün ikna kabiliyetimi kullanarak itiraz ettim. Fakat dayım her ne pahasına olursa olsun yola devam etmek kararındaydı. Hans konuşmalarımı aldırış etmeden en önde yürüyordu. Dayamın inadını kıramadığım için yürüyüşe devam ettik. Fakat kısa bir süre sonra sarp bir kayalık denizle aramıza girdi. Durmak zorunda kaldık. Bu dik ve çok yüksek duvarı aşmak imkansızdı. Atları zorlamak faydasızdı. Hans telaşsız bir tavırla denizin ortasındaki bu karaltıyı işaret etti. Biraz dikkatle bakınca onun kürekle idare edilen büyükçe bir sal olduğunu gördük. Hans çok kısa bir konuşmayla salın bulunduğumuz yere yanaşacağını fakat suların yükselmesini beklemek zorunda olduğumuzu anlattı. Hakikaten saat 6'ya doğru sal bulunduğumuz yere yanaştı. Atlarla beraber buna bindik. Bir saatlik yolculuktan sonra Halfjord'u aşarak Gardar kasabasına ulaştık. İslanda'da misafirperverlik O saatte havanın kararmış olması lazımdı. Fakat 60 enlemde gecelerin aydınlık olması gayet doğaldı. İzlanda'da bilhassa Haziran ve Temmuz aylarında güneş batmıyordu. Buna karşılık ısı adam akıllı düşüyordu. İyice üşümüş ve acıkmıştık. Rastgele bir kapıyı çaldık. Bir köylü bize hoş geldiniz dedi. Evine kabul etti. Bu basit ev bize o anda bir kral sarayından daha muhteşem göründü. Köylünün bize ayırdığı oda oldukça büyüktü, döşemesi ezilip sıkıştırılmış topraktı. Bir deriyle kapatılan penceresinden içeriye zayıf bir ışık sızıyordu. Yatak kırmızıya boyanmış ve üstü İzlanda atasözleriyle süslenmiş, tahta bir çerçevenin içinde doldurulmuş, kuru ottan ibaretti. Bu bizim için beklemediğimiz bir konfordu. Buna karşılık evin içi kuru balık, haşlanmış et ve ekşimiş süt kokuyordu. Bu karışık ve kuvvetli kokuyla midemin bulandığını söylemek zorundayım. Yolculuk sırasında sırtımıza taşıdığımız eşyaları odaya bıraktıktan biraz sonra ev sahibimizin sesini duyduk. Bizi yemek odasına çağırıyordu. Burası evin içinde ateş bulunan tek odaydı. En şiddetli kışlarda bile başka odalarda ateş yakılmıyordu. Dayım bu dostça daveti memnuniyetle kabul etti. Telaşlı adımlarla yatak odasından ayrıldı. Ben de arkasında yürüdüm. Yemek odasındaki ocak şimdiye kadar görmediğim bir şekildeydi. Odadan ortasına konmuş olan büyük oyuk bir taş ocak vazifesi görüyordu. Odanın içinde yayılan dumanlar tavandaki bir delikten dışarıya çıkıyordu. İçeri girince ev sahibi bizi yeni görüyormuş gibi selamladı ve saygılı bir sesle ''Sah el dedi. Bu kelime mutlu olunuz anlamına geliyormuş. Bu selamlamadan sonra yanımıza geldi yanaklarımızdan öptü. Ev sahibinden sonra karısı da ''Sah el dedi ve yanaklarımızdan öptü. Daha sonra karı koca sağ ellerini göğüslerinin üstüne götürerek önümüzde yere kadar eğildiler. Köylünün 19 çocuğu vardı. Bunlar odayı kaplayan duman arasında karınca gibi kaynaşıyorlardı. Bu kaim sisin arasından her saniye bir baş değişik bir yüz görünüyordu. O törenden sonra ocağın yakınına oturduk. Aynı anda odanın içinde karınca gibi kaynaşan çocuklardan üç veya dördü omuzlarımızla kucaklarımıza tırmandı. Konuşabilenler eksik bir telaffuzla sahil ver diyorlardı. Konuşamayanlarsa abileriyle ablalarını taklit ederek ciyak ciyak bağırıyorlardı. Bu gürültü ve bağırışma yemeğin hazır olduğu bildirilinceye kadar devam etti. Sofraya oturacağımız sırada içeri Hans girdi. Atları deniz kıyısına götürüp cılız yosunlarla karınlarını doyurmuştu. Zavallı hayvanlar bu zayıf gıdayla yetinip ertesi gün yorucu bir yolculuğa çıkmak zorundaydılar. Hans içeri girince Sahilverto dedi. Ev sahibiyle karısını yanaklarından öptü. Sonra çocuklara da aynı töreni tekrarladı. Bu selamlaşma işi sona erince sofraya oturduk. Tam 24 kişiydik. Sofraya nasıl sığabildiğimize hala şaşırıyorum. Omuz omuza kucak kucağıydık. İçimizde en talihli olanların kucağında iki çocuk vardı. Çorba sofraya gelince çocukların birden birdenbire kesildi. İştahla yemeğe başladılar. Yemek listesi şöyleydi. İlk yemek yosun çorbasıydı. Bunun bir hayli lezzetli olduğunu söyleyebilirim. İkinci yemek 20 sene bekletilmiş yağ içinde yüzen kocaman bir kurubalıktı. İzlanda adetlerine göre tereyağı ne kadar eskirse o kadar makbuldü. Tazesinin hiçbir değeri yoktu. Üçüncü yemek yoğurttu. Dördüncü yemek artıç meyvesinin suyunda bekletilmiş peksimetti. Beşinci olarak sulandırılmış süt. Altıncı olarak buğday bulamacı. Bu basit yemeğin iştah açıcı olup olmadığını söyleyemeyeceğim fakat ölecek derecede aç olduğum için önüme konan yemekleri son kırıntısına kadar yediğimi itiraf edeyim. Yemek biter bitmez çocuklar ortadan kayboldu. Büyükler, turba, funda, tezek, kurumuş balık kılçığı yanan ocağın etrafına dizildik. Biraz ısındıktan sonra herkes odasına çekildi. Kuru otların üstünde derin bir uykuya dağıldık. Ertesi sabah saat beşte konuksever ev sahiplerine veda ettikten sonra yola koyulduk. Dayım hareket etmeden önce köylüye yaptığı masraflara karşılık olarak bir miktar para verdi. Gardardan ayrılır ayrılmaz arazinin görünüşü değişmeye başladı. Toprak bataklık bir hal aldı. Yürümek oldukça zorlaştı. Sağ tarafta sarp dağlar sıralanmıştı. Sık sık akarsularla karşılaşıyorduk. Köprü bulunmamasına rağmen bunları aşmak o kadar güç olmuyordu. İlerledikçe arazi çölleşiyordu. Zaten cılız olan bitkilere artık rastlayamaz olduk. Ağaçlar tamamıyla yok olmuştu. Çalıya benzeyen adını bilmediğimiz bir ağaç cinsine nadiren tesadüf ediyorduk. Hayat bu soğuk çölden tamamıyla elini çekmiş gibiydi. Hiçbir hayvanla karşılaşmıyorduk. Sahipleri bakamadığı için serbest bırakılan birkaç talihsiz attan başka canlı yaratık göremedik. Arada sırada bir Şahin, kayın bulutların arasında süratle kanat çırparak güneye doğru uzaklaşıyordu. Bu manzara içimi hüzünle dolduruyordu. Bu anda memleketimde olmayı şiddetle özlüyordum. Birçok önemsiz fiord açtık. En sonunda Alfanes kasabasına ulaştık. Orada durmadık, yolumuza devam ettik. Bol miktarda alabalık ve turnabalığı bulunan Alfa ve Heta nehirlerini açtık. Geceyi terk edilmiş bir bina yıkıntısında geçirmek zorunda kaldık. Soğuktan sabaha kadar dişlerimiz takırdadı. Ertesi günkü yolculuğumuzda hiçbir önemli olay olmadı. Aynı bataklık arazi, aynı hüzün verici manzara. Gece Krosölt kasabasında konakladığımız zaman yolculuğun yarısını bitirmiş durumdaydık. Bir gün sonra yani ayın 19'unda aşağı yukarı 2 kilometre donmuş lavların üstünde yol aldık. İzlanda'da arazinin bu haline Hraun deniyordu. Donan lavlar çeşitli geometrik şekiller almıştı. Kırışıklık ve kıvrımlardan intifanın şiddetini anlamak kolaydı. Uzak aralıklarla sıcak su kaynaklarına rastlıyorduk. Bütün bunlar sönmüş bir yanardağına işaret sayılabilirdi. Vaktimiz olmadığı için bu tabiat olaylarını inceleme fırsatını bulamadık. Durmadan yürümek zorundaydık. Çok geçmeden tekrar belirdi. Artık minik göllere sık sık rastlıyorduk. Devamlı olarak batıya doğru yürümüştük. En sonunda Faksa körfezinin öteki ucuna ulaştık. Sinefels'in çifte sivri tepesi bütün heybetiyle 10 kilometre uzakta belirdi. Atlar duraklamadan yürümüşlerdi. Arazinin çeşitli engelleri onları durduramamıştı. Yolun sonuna geldiğimiz sırada kendimi son derece yorgun hissediyordum. Dayım ilk gündeki gibiydi atının üstünde dimdik duruyordu. Bu yorucu yolculuğa, basit bir gezinti gözüyle bakan kılavuzumuza da hayranlığım sonsuzdu. 20 Haziran Cumartesi günü gece saat 6'da Büdir kasabasına ulaştık. Hans ücretini istedi. Dayım derhal kılavuza parasını verdi. Bu kasabada Hans'ın yakın akrabaları yaşıyordu. Onlara misafir olduk. Yolculuk yorgunluğumun orada geçtiğini hissedebildim. Bu iyi insanlar arasında birkaç gün daha kalmayı şiddetle istiyordum. Fakat dayım bunu kabul etmedi. Ertesi sabah tekrar atlarımıza bindik. Arazi tamamıyla granitti. Çeşitli tabi işaretler sönmüş yanardağın yakınında olduğumuzu haber veriyordu. Dayım geçtiğimiz yerleri dikkatle gözden geçirdi. Sessiz bir sevinç içinde bulunduğu belli oluyordu. 24 saatlik bir yürüyüşten sonra Sinefels'in eteğine kurulmuş olan Stape kasabasına ulaştık. Sinefels Sinefels'in yüksekliği 1650 metreydi. İki sivri tepesi vardı. Bu dağ adanın orografik yapısından ayrılan bir trakit şeridi halindeydi. Bulunduğumuz yerden iki zirvesini görmek imkansızdı. Sadece yamaçlara yığılan karın kar tabakalarını görebiliyorduk. Hans, atları kasabada bırakmış, eşyaları taşıyacak üç kişi bulmuştu. Stabide bir süre dinlendikten sonra yola koyulduk. Hans her zamanki gibi yine en başta yürüyordu. Arkasından onu takip ediyorduk. İki kişinin yan yana yürümesi imkansızdı. Dar ve arızalı bir patikadan zorlukla ilerleyerek yükseliyorduk. Geçtiğimiz yerlerde bütün adaya en aşağı bir asır yetecek kadar turba vardı. Bunlara henüz hiç el sürülmemişti. İlerledikçe yol dikleşiyor ve sarplaşıyordu. Yürümek her an daha da güçleşiyordu. Granit ve donmuş lav olan zeminde sık sık derin yarıklara rastlıyorduk. Bunlardan birine düşmek ölüm demekti. Bu sebeple son derece dikkatli yürümek lazımdı. Hans düz bir şosede yürür gibi sakin adımlarla ilerliyordu. Bazen büyük bir kayanın arkasında kayboluyor görünmez oluyordu. Böyle zamanlarda ıslık çalarak bulunduğu yeri belli ediyordu. Bazen duruyor, taşları üst üste yığarak dönüşte faydalı olacak belirli işaretler yapıyordu. 3 saatlik yorucu bir yürüyüşten sonra ancak dağın eteğine ulaşabildik. Hans mola işareti verdi. Dayım yemeği bir an önce bitirip yola devam etmek için lokmalarını çifter çifter yutuyordu. Fakat Hans'ın acele etmesi için hiçbir sebep yoktu. İyice dinlenmeden yola devam edilemeyeceğini tecrübelerine dayanarak biliyordu. Nitekim dayımın bütün telaşını aldırış etmeyerek bir saat sonra hareket işareti verdi. O andan itibaren Sinefels'in yamacına tırmanmaya başladık. Görüş yanılması sebebiyle zirvesi çok yakındaymış gibi görünüyordu. Bu tırmanışın ne kadar yorucu olduğunu kelimelerle anlatmak mümkün değil. Toprak ve ot bulunmayan çıplak kayaların üstünden kayıp düşmemeye dikkat ederek ilerliyorduk. Ayaklarımızın altından fırlayan taş parçaları uçurumlara yuvarlanıyor, uzun aksi sedalar meydana getiriyordu. Bazı yerlerden iri kayalar bir duvar gibi önümüzde yükseliyordu. Böyle hallerde bu kayaların tepesine tırmanamıyor etrafından dolaşarak geçmeye çalışıyorduk. Demir bastonlarımız en kıymetli yardımcılarımızdı. Dayım mümkün olduğu kadar yakınımda yürüyordu. Beni gözden kaybetmemeye çalışıyordu. Birçok defa kuvvetli kolları beni ölümün eşiğinden geriye çekti. Ona hayret ediyordum. Yaşı benden bir hayli ileri olduğu halde dimdik ve gayet dengeli bir şekilde yürüyordu. Bir defa bile sendelediğini, yorgunluk işareti gösterdiğini görmedim. İzlandalılar da hayret edilecek çeviklikte dağıtırmanıyorlardı. tırmanıyorlardı. Sırtlarındaki yükler onlara tesir etmiyor gibiydi. İnsan aşağıdan bakınca tepeye ulaşılamayacağı hissine kapılıyordu. Fakat ilerledikçe bu hissin yanlış olduğu anlaşıldı. Bir saatlik yorucu bir yürüyüşten sonra donmuş lavların meydana getirdiği oldukça muntazam ve geniş basamaklara ulaştık. Böylece tırmanış kolaylaşmış oldu. Akşam saat 7'ye doğru bu tabi merdivenin 2000 basamağını aşmış bulunuyorduk. Tepesi kesik gayrı muntazam bir şekerci külahına benzeyen kraterin kaidesine ulaşmıştık. Deniz bin metre aşağıda kalmıştı. Karın yerleşip kaldığı bölgeyi geride bırakmıştık. Buna rağmen dondurucu bir soğuk vardı. Rüzgar şiddetle esiyordu. Kuvvetim kalmamıştı. Yürüyecek halde olmadığımı gören dayım bir an önce hedefine ulaşmayı arzuladığı halde mola vermek için Hans'a seslendi. Kılavuz başını iki yana sallayarak Ofanfor diye bağırdı. Dayım bu kelimeyi bana tercüme etti. Daha yukarılara çıkmamız lazımmış. Sonra Hansa tekrar seslenerek bunun sebebini sordu. Hans kısaca mistur diye cevap verdi. İzlandalılardan biri de mistur diye tekrarladı. Dayıma endişeyle bu kelimenin manası nedir diye sordum. Bak dedi. Bakışlarımı aşağıya çevirdim. Etrafa savrulan çakıl ve kaya parçaları birçok kilometrelik bir hortum gibi bulunduğumuz yere doğru ilerliyordu. Şiddetli rüzgar. Sinefels'in üzerinde durduğumuz yamaca doğru bu muazzam hortumu süratle sürüklüyordu. Manda'da sık sık görülen bu tabiat olayının ortasına düşecek olursak iki değirmen taşının arasında kalan buğday gibi ezilip un olurduk. Hans'ın sesini tekrar duyduk. Hastit, hastit! Danimarka lisanını bilmediğim halde kılavuzun acele etmemiz gerektiğini söylediğini anladım. Nitekim Hans kendisini takip edip etmediğimizi kontrol etmeye lüzum görmeden kriterin etrafını dolaşmak üzere süratle yürümeye başlamıştı. Çok geçmeden dağın şiddetle sarsıldığını hissettik. Kum, çakıl ve taş parçalarıyla yüklü hortum dağın yamacına ulaşmıştı. Savrulan taş parçaları yağmur gibi yağıyordu. Tehlikeyi vaktinde sezen Hans'ın ikazıyla öteki yamaca geçerek kesin bir ölümden kurtulmuştuk. Bununla beraber Hans geceyi orada geçirmemizi doğru bulmuyordu. Zikzak bir yürüyüşle tırmanmaya devam ettik. Böylece yarım kilometrelik yolu beş saatte katettik. Artık adım atacak halim kalmamıştı. Şiddetli soğuk ve açlık beni bitirmişti. Yükseklik sebebiyle azalan hava ciğerlerime yetmiyordu. En sonunda gece saat 11'e doğru Sinefels'in en üst noktasına ulaştık. Kraterin iç kısmına sığınmadan önce geriye dönüp gece güneşine baktım. Ayaklarımızın altında gibi görünen adaya soluk ışıklarını yayıyordu. Yanardağ içine iniş Yemeği süratle yedik. Rahatsız bir şekilde bulunduğumuz yere yerleşmeye çalıştık. Denizden 1650 metre yukarıda şiddetli soğuğun altında çıplak taş üstünde yattık. Mamafi sabaha kadar derin derin uyudum. Çok yorgun olduğum için rüya bile görmedim. Ertesi sabah yarı doğmuş bir halde uyandık. Hava açık, güneş parlaktı. Yattığım yerden kalkarak kriterin üstüne çıktım. Gözlerimin önünde şimdiye kadar eşine asla rastlamadığım şahane bir manzara vardı. Biraz sonra Hans'la dayım dayanıma geldiler. Dayım eliyle ufukta sisli bir çizgiyi işaret ederek Grönland dedi. Hayretle aynı kelimeyi tekrar ettim dayım. Arada 190 kilometre var diye izana devam etti. Buzların eridiği mevsimde kopan buz parçalarının üstünde ayılar İzlanda'ya kadar gelirler. Fakat bu seni korkutmasın, ayılar buraya gelemezler. İşte Sinefels'in iki tepesi. Üzerinde bulunduğumuz tepeye İzlandalıların ne isim taktıklarını Hans'a soralım. Hans, dayımın sorusuna bir kelimeyle cevap verdi. Skartaris. Dayım, muzaffer bir tavırla yüzüme baktıktan sonra kratere dönelim dedi. Sinefels'in krateri tersine çevrilmiş bir şekerci külahına benziyordu. Çapı aşağı yukarı 2 kilometreydi. Derinliği ise yarım kilometreden biraz fazlaydı. Kraterin dip genişliğinin ise 150 veya 200 metre olduğunu tahmin ediyordum. Krater içeriye doğru yumuşak bir meyille konikleştiği için oraya kolayca inebildik. Fakat o anda sakin görünen yanardağ birdenbire faaliyete geçecek olursa oraya inmek göz göre göre kendimizi ateşin içine atmakla aynı şey olacaktı. Bu düşünce tüylerimin diken diken olmasına yetti. Yaptığımız delilikten başka bir şey değildi. Fakat geriye dönemezdim. Hans her zamanki lakayet ve sakin tavrıyla grubumuzun başına geçmişti. Hiçbir şey söylemeden onu takip ettim. Hans inişi kolaylaştırmak için kraterin iç duvarında zikzaklar çizerek ilerliyordu. Yanardağın ateş püskürdüğü zamandan arta kalmış kayaların arasından ilerliyorduk. Bazen dokunduğumuz kocaman kayalar karanlık boşluğa sonu gelmeyecekmiş hissini uyandıran aksi sedalarla yuvarlanıyordu. Kraterin içinde bazı yerlerinde buzullar meydana gelmişti. Hans buralara gelince aşırı bir dikkatle ilerliyordu. Demir bastonuyla yeri iyice yokladıktan sonra adımını atıyordu. Bazı yerlerde de uzun bir iple birbirimize bağlanıyorduk. İçimizden birisinin ayağı kayarsa diğerleri onu boşluğa yuvarlanmaktan koruyacaklardı. Bu iyi bir tedbir olmakla beraber tehlikeyi tamamıyla uzaklaştırmaktan uzaktı. Bir ip paketinin İzlandalılardan birinin elinden boşluğa fırlayışını dikkate almayacak olursak bütün güçlüklere rağmen kraterin dibine kazasızca inmiş olduğumuzu söyleyebilirim. Öğleyin hedefimize ulaşmıştık. Başımı kaldırıp yukarı baktım. Kraterin ağzından gökyüzünün bir parçası iyice ufalmış olarak görünüyordu. Kraterin dibinde 3 kuyu görünüyordu. Sinefels'in faaliyet zamanında bu kuyulardan erimiş madenlerle yanan gazların fışkırmış olduğu muhakkaktı. Bu kuyuların 30 veya 40 metre çapında olduklarını tahmin ediyordum. Korkunç birer canavar gibi ağızlarını açmış bizi bekliyor gibiydiler. Bu kuyulara bakmaya cesaret edemedim. Fakat dayım onları teker teker inceledi. Son derece heyecanlıydı. Anlaşılmaz hareketler yaparak birinden diğerine koşuyordu. Bu arada söylediği sözleri anlamak imkansızdı. Hans'la arkadaşları bir kayanın üstüne oturmuşlar onu seyrediyorlardı. Deli zannettiklerine eminim. Bu konuşma sırasında dayım birdenbire korkunç bir şekilde bağırdı. Ayağa kayıp kuyulardan birine yuvarlandığını zannettim. Fakat bu tahminimin yanlış olduğunu çok geçmeden anladım. Kollarıyla bacaklarını iki yana ayırmış bir kayanın önünde heykel gibi duruyordu. Yüzünde sonsuz bir hayret ve sevincin izleri görülüyordu. Kısa bir süre sonra deli gibi bağırdı. Axel, Axel çabuk buraya gel. Oraya koştum. Hans'la arkadaşları yerlerinden kımıldayamamışlardı. Dayım bana kısaca bak dedi. Hayret ve sevinci de paylaşarak kayanın üstünde zamanla silinmeye yüz tutmuş olan şu yazıyı okudum. Dayım heyecanla Arne Saknussem diye bağırdı. Hala tereddüt ediyor musun? Cevap vermedim. Sessizce yerime döndüm. Hakikat bütün ağırlığıyla beni eziyordu. Bu şekilde ne kadar zaman sessizce oturduğumu şimdi hatırlayamıyorum. Hatırladığım tek şey başımı kaldırdığım zaman dayımla Hans'ın karşımda yalnız olduklarını görmüş olmamdı. İzlandalılar ücretleri geri ödenerek gönderilmişti. O anda Sinefels'ten aşağı doğru yürüyerek Satapi'ye dönüyorlardı. Hans lavların oymuş olduğu bir sel yatağında bir kayanın dibinde uyuyordu. Dayım kraterin dibinde tuzağa düşmüş vahşi bir hayvan gibi dolaşıyordu. Onun yanına gitmeye ne arzu ne kuvvet duydum. Hans'ı taklit ederek uyumaya çalıştım. Bu arada akseden gürültüleri tamamıyla duyuyordum. Kraterin içindeki ilk gecemiz böyle geçti. Ertesi sabah gri bulutlu bir gökyüzü kraterin ağzında belirmişti. Dayım sonsuz bir öfke içindeydi. İlk anda bunun sebebini anlayamadım. Kısa bir süre sonra bütün hakikat gözlerimin önünde canlandı. Kalbim ümit ve sevinçle doldu. Saknussem korkunç birer canavar ağası gibi görünen üç kuyudan birini seçmişti. İzlandalı bilginin elimize geçen şifreli yazısına göre Skartaris'in gölgesi Haziran ayının son günlerinde bu üç kuyudan birinin üstüne düşmeliydi. Bu sip sivri tepeyi bir güneş saati olarak kullanmıştı. Hava kapalı ve bulutlu olunca tepenin gölgesi kuyuların üstüne düşemeyecekti. 25 Haziran'daydık. Eğer 6 gün güneş görünmeyecek olursa tecrübeyi bir sene sonra tekrarlamak zorunda kalacaktık. İşte ümit ve sevincimin tek sebebi buydu. Dayımın öfkesini kelimelerle anlatmaya imkan yoktu. O gün böylece geçti. Hans yerinden kımıldamamıştı. Kendi kendine ne beklediğimizi sorduğu muhakkaktı. Dayım bana bir kelime bile söylememişti. Gözleri her saniye kraterin tepesindeydi. 26 Haziran daha aynı şekilde geçti. Bütün gün yağmurla karışık bir kar yağdı. Hans oyalanmak maksadıyla kraterin içindeki taşlardan bir kulübe yaptı. Ben de onu gözlerimle takip ettim. Dayım bir saniye bile yerinde duramıyordu. Öfke ve sabırsızlık içindeydi. Bu limana kadar geldikten sonra karaya oturmaktan başka bir şey değildi. Ertesi günde havada hiçbir değişiklik olmadı fakat 28 Haziran pazar günü dayımın yüzü güldü. Bulutlar dağıldı, güneş her tarafı aydınlattı. Kraterin içinde aydınlanmayan bir nokta kalmadı. Öğleye doğru en tepede olduğu bir sırada Skartaris’in gölgesi ortadaki kuyunun kenarına düştü. Dayım heyecanla, işte orası, orası diye bağırdı. Dünyanın merkezine oradan gidiliyor. Kılavuz sakin bir sesle, forüt dedi. Dayım ileri diye bağırdı. Saat 1'i 13 geçiyordu. Sonsuz derinliğe iniş. Hakiki yolculuk başlıyordu. Şimdiye kadar yorgunluğumuz zorluklardan doğuyordu. Halbuki o andan itibaren sonsuz derinliğin bilinmeyen tehlikeleriyle karşılaşacaktık. O dakikaya kadar kuyulara eğilip bakmamıştım. Artık kaçınılmaz an gelmişti. Ya gözü kapalı olarak bu sonsuz uçuruma inmeyi kabul edecektim ya da tehlikeli teşebbüsten vazgeçecektim. Fakat Hans'ın önünde gerilemekten utanıyordum. Mecbur olmadığı halde Hans sakin ve lakayt bir tavırla uçuruma inmeye hazırlanıyordu. Ondan daha cesaretsiz görünmeyi gururuma yediremiyordum. Son olarak Gröben'i düşündüm ve ortadaki kuyuya doğru yaklaştım. 30-40 metre çapında olduğunu daha önce söylemiştim. Kuyunun ortasına doğru uzanan bir kayanın üstüne çıktım. Eğilerek siyah boşluğa baktım. Aynı anda saçlarımın dimdik olduklarını hissettim. Başım dönmeye başlamıştı. Boşluk beni korkunç bir kuvvetle kendine doğru çekiyordu. Düşmek üzereydim. Bir el beni tuttu. Bu Hans'ın eliydi. Kopenhag'da almış olduğum derslerin yetmemiş olduğu belliydi. Kuyunun içine çok az bakabildiğim halde yapısı hakkında yeter derecede fikir edinmiştim. Aşağı doğru dimdik inen iç duvarlarında irili ufaklı çıkıntılar vardı. Bunlar inişi kolaylaştıracaklardı fakat kuvvet almak için tutunacak dayanak noktaları yoktu. Bunun için de sivri bir kayaya sarıldıktan sonra çift kat olarak aşağı sarkıtılan uzun bir ipi kullanacaktık. İşin sonuna geldiğimiz zaman büyük bir çıkıntıda durup bir ucunu aşağı çekerek bağlantı yerinden kurtaracaktık. Eşyaları 3 eşit parçaya ayırdık. Bunlar muntazam olarak sarıldı, paket haline getirildi. Her üçümüzde payımıza düşen paketi sırtımıza bağladık. Kırılmasından korkulmayan eşyalarsa paketler halinde aşağı iplerle sarkıtıldı. Daha sonra dayımın işaretiyle sıranın bize geldiğini anladım. İlk olarak Hans aşağı inmeye başladı. Sonra dayım karanlık boşluğa daldı. Onu en arkadan ben takip ettim. Tam bir sessizlik içinde hareket ediyorduk. Ayaklarımızın altından fırlayan taşlar kuyunun iç duvarına çarparak aşağı doğru yuvarlanırken uzun aksi sedalar meydana getiriyordu. Bir elimle çift kat ipe sarılıp aşağı kayarken... Diğer elimdeki demir bastonla frenleme yapıyordum. İçime hakim olan tek korku ipin bağlantı noktasından kopması veya kayıp çıkmasıydı. Bu ip 3 insanın ağırlığını çekemeyecek zannediyordum. Karanlıkta ayağıma çıkıntılar arayarak ipten mümkün olduğunca az faydalanmayı düşündüm. Ayağı kaygan çıkıntılardan birinden kayınca Hans sakin bir sesle Gif akt diyordu. Dayım da dikkat diye tekrarlıyordu. Yarım saat sonra kuyunun iç duvarında bir hayli geniş bir çıkıntıya ulaştık. Hans ipin bir ucunu çekti. Yukarıdaki sivri kayadan kurtulan diğer ucu çarptığı yerlerdeki kaya ve granit parçalarını etrafa savurarak boşluğa yuvarladı. Kısa bir an tehlikeli bir kaya ve granit yağmuru altında kaldık. Kayanın üstüne yatarak aşağıya baktım. Kuyunun dibini tahmin etmek imkansızdı. İp cambazlığına tekrar başladık. Yarım saat sonra 60 metre aşağı inmiştik. Böyle tehlikeli bir yolculuk sırasında başka bir jeoloğun ilmi bakımdan arazinin yapısını ve durumunu tetkik edip etmeyeceğini bilmiyordum. Kendi hesabıma ben arazinin yapısının ne durumda olduğunu düşünmüyordum bile. Fakat dayımın böyle bir şeyi ihmal etmediğini çok geçmeden anladım. Kısa süreli molalardan birinde aşağı indikçe itimadım bir kat daha çoğalıyor dedi. Arazinin yapısı Devinin teorilerinin doğruluğunu ispat ediyor. İlkel devirlere ait arazinin içinde bulunuyoruz. Yani erimiş madenlerin suya ve havaya kimyasal etkilerde bulundukları devirlere ait bir arazi içindeyiz. Dünyanın çekirdeğinde hayali rakamlara ulaşan sıcaklığa inanmıyorum. Bunu zamanla daha iyi anlayacağız. Dayım daima dönüp dolaşıp aynı teoride ısrar ediyordu. Onun gibi düşünmediğim halde münakaşa edecek halde olmadığım için susmayı tercih ettim. Bu susuşumu tasdik olarak kabul eden dayım daha aşağılara inmek için hareket işaretini verdi. İnişin üçüncü saati dolmuş olmasına rağmen kuyunun dibi hakkında hiçbir fikre sahip olamamıştım. Başımı yukarıya kaldırdıkça kuyunun ağzının adam akıllı küçüldüğünü görüyordum. Aradan zaman geçtikçe karanlığın daha koyulaştığını fark ettim. İpin uzunluğu belli olduğu için her yeni manevrayı aklımda tutmak suretiyle kaç metre aşağı inmiş olduğumuzu ve ne kadar zaman harcadığımızı hesaplayabiliyordum. İp manevrasını 14 defa tekrarlamıştık. Böylece inişe 7 saat harcadığımızı hesapladım. Her seferinde ortalama olarak 15'er dakika istirahat ettiğimize göre 3,5 saatte dinlenme süresini buna ekleyecek olursak hareketimizden itibaren 10,5 saat geçmiş oluyordu. Saat 1'de hareket ettiğimize göre şu anda saat gece 11 olmalıydı. İnmiş olduğumuz derinliği hesaplamak için de ipin uzunluğu 65 metre olduğu için 65'i 14 ile çarpmak gerekiyordu. Bu da 910 metre derinlikte olduğumuzu gösteriyordu. Bu sırada Hans durmamız için seslendi. Halt. Ayaklarım dayımın başına çarpmak üzereyken durdum. Dayım geldik dedi. İpten biraz daha kayıp yanına inerek nereye geldik diye sordum. Dik kuyunun dibine. Başka yol yok mu? Var galiba sağ tarafta uzanan bir koridor görünüyor. Bunu yarın inceleriz. İlk önce karnımızı doyuralım sonra da uyuyalım. Karanlığa rağmen etrafımızı görebiliyorduk. Yiyecek çantası açıldı. Mümkün olduğu kadar iyi bir şekilde karnımızı doyurduk. Sonra lav artıklarıyla taşların üstüne uzandık. Yattığım yerden yukarıya baktım. Kuyunun ağzı dürgünün ters tarafı gibi uzak ve parlak, kocaman bir nokta halinde görünüyordu. Çok kısa bir süre sonra derin bir uykuya daldım. Ertesi sabah saat 8'de oldukça kuvvetli bir ışık demetiyle uyandık. Donmuş lav kalıntıları binlerce yüzeyi ışık demetini aynı sayıda dağıtıyor, kuyunun içini göz kamaştıran bir kıvılcım yağmuruyla yıkıyordu. Oldukça kuvvetli olan bu ışık etrafımızı mükemmel olarak görmemizi sağlıyordu. Dayım bu kadar rahat bir gece geçirdiğini hatırlıyor musun Aksel diye sordu. Ne araba gürültüleri, ne satıcıların bağrışmaları, ne de gemicilerin şamataları var. Haklısın bu kuyunun dibinde tamamıyla sükunet içindeyiz fakat bu sessizlik insanın asabını bozuyor. Şimdiden asabın bozulmaya başlarsa ileride ne yapacaksın sen? Dünya kabuğunun kalınlığını kıyaslayacak olursak bir parmak bile ilerlemedik daha. Anlayamadı? Bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Şimdilik sadece ada topraklarının hizasındayız. Bu dindik kuyu deniz seviyesine kadar devam ediyor. Emin misiniz? Tamamıyla barometreye bak o zaman anlarsın. Barometreye baktım. Kuyudan aşağıya inerken harekete geçen civa 783 milimetrede durmuştu. Dayım görüyorsun değil mi dedi? Burada bir atmosferlik bir basınç var. İleride bu araçtan faydalanamayacağız. Manometreyi kullanacağız. Deniz seviyesindeki basınca göre ayarlanmış olan barometre daha derinliklere indiğimiz zaman işlemez olacaktı. Endişeyle. Fakat dedim. Devamlı olarak çoğalan basınç bizim için tehlikeli olmayacak mı? Hayır hayır. Yavaş yavaş ineceğiz. Ciğerlerimiz gittikçe sıkışan havaya alışacak. Balonla gökyüzüne çıkanlar azalan hava basıncına tahammül etmiyorlar mı? Durumumuz onlara nazaran daha iyi sayılır. Artık konuşmayla vakit kaybetmeyelim. Bizden önce aşağı indirdiğimiz paket nerede? Bir gece evvel onu bir hayli aramış olduğumuzu hatırladım. Dayım Hans'ı sorguya çekti. Kılavuz keskin gözleriyle etrafa dikkatle baktı. En sonunda derhubbe dedi. Dayım bu kelimeyi tercüme etti. Yukarıda. Hakikaten paket 20-30 metre yukarıda sivri bir kayaya takılıp kalmıştı. Hans çevik hareketlerle kedi gibi tırmandı. Birkaç dakika sonra da paketle beraber geri döndü. Dayım Şimdi karnımızı doyuralım dedi. Hem de çok uzun bir yolculuğa çıkacak insanlar gibi doyuralım. Peksimetle kurutulmuş eti ardıç özü karıştırılmış suyla yedik. Yemeğimiz bitince dayım cebinden bir defter çıkardı. Çeşitli aletlere bakarak şu notları aldı. 1 Temmuz pazartesi Kronometre sabah Saat 8.17 Barometre 783.16 mm Termometre 6 derece Yön, Doğu, Güneydoğu. Dayım bunları yazdıktan sonra neşeli bir sesle Axel dedi. Şimdiye kadar yer kabuğunun dışındaydık. Şu andan itibaren yeryüzünün içine doğru iniyoruz. Bunları söyledikten sonra boynunda asılı olan kov fenerini eline alarak yaktı. Etrafa kuvvetli bir ışık yayıldı. İkinci fener Hans'taydı. Her bakımdan hazır olduğumuzu anlayan dayım heyecanla ''İleri'' diye bağırdı. Herkes payına düşen eşya ve malzeme paketini aldı. Hans bunlara ek olarak daha önceleri iple aşağı sarkıttığımız eşya torbasını taşımak işini de üstüne aldı. En önde Hans ortada dayım yürüyordu. Ben yine en arkada kalmıştım. Koridora dalmadan önce geriye döndüm. Kuyunun ağzına baktım. Böylece belki bir daha görmeye imkan bulamayacağım İzlanda semalarına son bir defa bakmış oldum. 1229 yılındaki son indifada lavlar kendilerine bu tünelden bir yol açmışlardı. Bu geçişten sonra soğuyan lavlar tünelin iç kısmını kaim ve parlak bir sıvı halinde tamamıyla kaplamışlardı. Elektrik ışığı bu kaim sıvıya çarptığı zaman yüzlerce çoğalarak etrafa yayılıyordu. Bu yolculuğun en zor tarafı 45 derecelik bir meyilli aşağı doğru inen tünelin içinde mümkün olduğu kadar ağır kayarak ilerleyebilmekti. Mutlu bir tesadüfle lavların soğumasıyla meydana gelen çıkıntılar birer merdiven basamağı vazifesi görüyordu. Böylece eşyalarımızı uzun bir ipin ucuna bağlayarak aşağı doğru kaydırabiliyorduk. Ayaklarımızın altında basamak vazifesi gören çıkıntılar tepemizde birer istalaktit olarak sarkıyordu. Bunlardan bazıları yuvarlaklaşmış, sünger gibi göz göz delinmişlerdi. Donuk kuars kristalleri elektrik ışınlarını yansıtıyor, binlerce defa çoğaltıyordu. Periler Sarayı'nın sonsuz koridorlarında dolaşıyor gibiydik. Elimde olmayarak harikulade diye bağırdım. Ne manzara, şu ışık ve renk oyunlarına bakın siz. Dayım demek hoşuna gitti öyle değil mi diye cevap verdi. Bunlar daha bir şey değil, göreceksin ileride bunlardan çok daha güzel manzaralarla karşılaşacağız. Şimdi vakit kaybetmeyelim, hadi yürüyelim. Kaymaya devam edelim deseydi daha doğru olurdu. Yokuş aşağı çok rahat ve yorulmadan ilerliyorduk. Pusula devamlı olarak güneydoğuyu gösteriyordu. Bu tünel sağ sola eğilmeden düz bir çizgi halinde yeryüzünün derinliklerine doğru uzanıyordu. Bununla beraber sıcaklık hissedilecek derecede çoğalmıştı. Bu da Davin'in haklı olduğunu gösteriyordu. Sık sık termometreyi kontrol ediyordum. Hareketimizden 2 saat sonra ısı 10 dereceydi. 4 derecelik bir artış olmuştu. Bu da yatık olarak ilerlediğimizi gösteriyordu. Bulunduğumuz derinliği hesaplamaksa çok kolaydı. Dayım tünelin sapış açılarını ve yolun meyilini dikkatle not ediyordu. Fakat neticeleri bildirmiyordu. Gece saat 8'e doğru durmamız için işaret verdi. Hans derhal bulunduğu yere oturdu. Fenerler duvardaki çıkıntılara asıldı. Mağaraya benzeyen bir yerdeydik. Burada hava sıkıntısı yoktu. Bilakis bazı esintiler bulunduğumuz noktaya kadar geliyordu. Bunun sebebi ne olabilirdi? O esnada bunu araştıracak durumda değildim. Açlık ve yorgunluk bütün düşünce kabiliyetimi alıp götürmüştü. 7 saatlik bir yürüyüş kolay değildi. Bitkin bir haldeydim. Bu sebeple dayımın dinlenmek için verdiği işareti büyük bir sevinçle karşıladım. Hans bir lav biriketlisinin üstüne yiyecekleri yerleştirdi. Bunları iştahla yedik. Bununla beraber bir müddetten beri kafamı önemli bir mesele kurcalıyordu. Suyumuz yarıya inmişti. Dayım, yeraltı kaynaklarından su temin edeceğinizi hesaplıyordu. Fakat şimdiye kadar böyle bir kaynağa rastlamamıştık. Bu konuda dikkatini çekmekten kendimi alamadım. Dayım, hiçbir kaynağa rastlamayışımıza hayret mi ediyorsun sen diye karşılık verdi. Hem hayret ediyor hem de endişe duyuyorum yani. Ancak beş günlük suyumuz kaldı bizim. Telaşlanma Aksel. İstediğimizden daha çok su bulacağız. Eminim bundan. Ne zaman? Bu lav birikintilerinden kurtulduğumuz zaman suyun bu kadar kain bir duvarı delebileceğini zannediyor musun sen? Dayı yeraltı sularının çok aşağıda veya çok yukarılarda bulunmadıkları ne malum yolumuzun üzerinde kaynaklara rastlayacağımızı hiç kimse garanti edemez. Zaten çok derinlere inmiş de değiliz. Niçin bu şekilde düşünüyorsun? Tereddütsüz bir ifadeyle çok derine inmiş olsaydık ısı da çoğalırdı. Bu senin düşüncen şu anda termometre kaç dereceyi işaret ediyor? Ancak 15 derece. Yola çıkışımızdan itibaren 9 derecelik bir artış olmuş. Pekala sonuç olarak ne düşünüyorsun? İşte sonuç. İlmi teorilere göre her 33 metrede 1 derecelik artış olması lazım. Fakat bazı şartlar dahilinde bu rakam değişebilir. Mesela Sibirya'da Yakuts civarında her 12 metrede 1 derecelik artış kaydedilmiştir. Bu da kayaların ısıyı diş kabiliyetine bağlı bir olaydır. Başka bir yerde sönmüş bir yanardağ civarında 41 metrede 1 derecelik artış göze çarpmıştır. Bu sonuncu misali kendimize daha uygun olarak kabul edelim ve öyle hesaplayalım. Hesaplayalım yavrum. Defterime rakamları sıralarken bundan daha basit bir şey olamaz diye cevap verdim. 9 defa 41 metre 369 metre eder. E çok doğru fakat. Fakat mı? Yaptığım hesaplara göre deniz seviyesinden 3.300 metre aşağıdayız. İmkansız. Yanılmadığıma eminim ben. Dayamın defterindeki rakamlara göz attım. Haklı olduğunu kabul etmek zorunda kaldım. Fakat beni hayrette bırakan tek husus bu kadar derine inmiş olduğumuz halde sıcaklığın aynı oranda artmamış olmasıydı. Yanlış bir yol. Ertesi gün yani 30 Haziran salı sabahı saat 6'da tekrar aşağı inmeye başladık. Lavlarla kaplanmış olan tünel aynı yumuşak meyille devam ediyordu. Bu rahat bir ilerleyişti. Evimizdeki merdivenlerden iner gibi bir şeydi. Bu rahat ilerleyiş saat 12-17 dakika geçinceye kadar devam etti. Bu an yolculuğumuzun en mühim anlarından biriydi. Birdenbire durmak zorunda kalmış olan Hans'ın yanında biz de durmuştuk. Dayım, tünelin sonuna geldik galiba dedi. Etrafıma bakındım, bir dört yol ağzındaydık. Tünel burada ikiye ayrılıyordu. İkisi de dar ve karanlıktı. Acaba hangisini takip etmemiz gerekiyordu? En zor mesele buydu. Dayım, iki yol arkadaşının önünde tereddütlü görünmek istemiyordu. İşin kötüsü hangisini tercih edeceğimizi belirtecek hiçbir işaretim bulunmamasıydı. Kendimizi tesadüfe bırakmak zorundaydık. Dayım güneydeki tüneli tercih etti. Bu tünelin meyli daha azdı. Buna karşılık zaman zaman iyice daralıyor ve genişliyordu. Bazen gotik kiliselerin kubbeleri gibi kemerler birbirlerini takip ediyorlardı. Bir buçuk kilometre sonra tavan iyice alçaldı. Başımızı eğerek ilerlemek zorunda kaldık. Sıcaklık dayanılacak derecedeydi. Yanardağın patladığı takdirde geçtiğimiz tünellerden alacağı hali düşündüm. Tüylerim diken diken oldu. İçimden inşallah şu ihtiyar yanarda bize böyle korkunç bir şaka yapmaya kalkmaz diye geçirdim. Bu düşüncelerimi dayıma açmadım. Anlayamayacağına emindim. Onun tek düşüncesi devamlı olarak ileriye doğru gitmekti. Yürüyor, kayıyor hatta yuvarlanıyordu. Dayımın bu hali seyredilmeye değerdi doğrusu. Akşam saat 6'da yorucu bir yolculuktan sonra güneye doğru 8 kilometre ilerlemiş durumdaydık. İndiğimiz derinlik ise ancak 800 metreydi. Dayımın işaretiyle mola verdik. Çok az konuşarak karnımızı doyurduk ve bulunduğumuz yere yattık. Gece için bütün konforumuz bir battaniyeden ibaretti. Bu battaniyeyi bütün vücudumuza sardıktan sonra tünelin içinde düzgünce bir yere uzanmıştık. Soğuktan ve herhangi bir canlı varlık tarafından rahatsız edilmekten korkumuz yoktu. Ertesi sabah uyandığımız zaman dinlenmiş ve kuvvetlenmiştik. Takip ettiğimiz yol bir gün evvelkinden farksızdı. Tünelin içinden geçtiği araziyi tanımamıza imkan yoktu. Tünelin meyli gittikçe azalıyordu. Yeryüzünün derinliklerine ineceğimizi deniz seviyesine paralel bir yol takip ediyorduk sanki. Bazen yokuş yukarı tırmandığımız bile oluyordu. Bu yolculuk bir hayli yorucuydu. Üç saat sonra kuvvetimizin tamamıyla kesildiğini hissettim ve durdum. Dayım ne oldu Aksel diye sordu. Artık yürüyecek halim kalmadı dayı. Ne? Üç saatlik basit bir gezinti yorar mı hiç seni? Basit bir gezinti olduğunu ben de kabul ediyorum fakat çok yorucu olduğunu da itiraf etmek zorundayız. Yokuş aşağı inmek yorucu olur mu yahu? Aşağı inmiyoruz ki dayı yukarı çıktığımızı söylesek daha doğru olur. Dayım omuzlarını silkerek yanılıyorsun dedi. Asla yarım saatten beri meyil yön değiştirdi. Böyle devam edecek olursa İzlanda'da tekrar gün ışığına kavuşacağız. Dayımın yüzünde inanmayan insanlara has bir ifade vardı. Onu ikna etmeye çalıştım fakat dinlemek istemedi. Yola devam etmemiz için kesin bir işaret yaptı. O anda bu halinin sebebini anladım. İnanmamış görünmesi hakikati kendisinin de anlayarak neşesinin kaçmış olmasındandı. Payıma düşen eşyaları sırtlayarak dayımı takip eden Hans'ın arkasından yetiştim. Aramızdaki uzaklığı çoğaltmak istemiyordum. Onları gözden kaybetmekten çok korkuyordum. Dayımın kabul etmemiş olmasına rağmen tırmandığımız yokuş biraz daha dikleşti. Yeryüzüne yaklaştığımızı düşünerek teselli oluyordum. Öğleye doğru tünelin duvarlarının yapısında bir değişiklik oldu. Bunun ışığın yansımasındaki azalmadan anladım. Duvarları kaplayan lav kalıntıları yok olmuş, yerini yalçın granit almıştı. Arazinin dünyanın şekli değiştirme zamanındaki silüryen devrine ait olduğunu anlamakta gecikmedim. Susmaya kararlı olduğum halde ilim aşkım galip geldi. Dayıma, dikkat ediyor musunuz dedim. Kum ve kalkerli tabakaları başladı. Bunlar arduazlı arazinin ilk işaretleri değil midir? Ne demek istiyorsun? İlk hayvan ve bitkilerin yetişmiş olduğu tabakalara gelmiş olduğumuzu söylüyorum. Öyle mi zannediyorsun? Bakın inceleyin. Dayımı duvarları incelemeye zorlamak istedim. Fenerini etrafa tuttu. Hayretini belirtmesini bekliyordum. Fakat susmakta ısrar etti. Sessizce yolumuza devam ettik. Acaba maksadımı anlamış mıydı? Belki de yanılmış olduğunun açıklanmasından dolayı sinirlenmişti. Fakat yanılmış olduğunu anladıysa bu yolu sonuna kadar yürümemizin ne manası olabilirdi? Arazinin yapısı bakımından yanılmamış olduğuma katiyetle emindim. Bununla beraber iddiamın sağlamlığını ispat etmek için bitki artıklarını bulup dayıma göstermem lazımdı. Bu sebeple araştırmaya başladım. Aradan 100 metre geçmeden ayaklarım ilkel deniz bitkileriyle hayvanlarının artıklarına takıldı. Duvarlarda da yosun türlerinden füküs ve likopodların izleri açıkça görünüyordu. Dayımın bunları görmemiş olması imkansızdı. Fakat anlayamadığım bir sebeple susmayı tercih ediyordu. Bu mantık dışı bir inatçılıktı. Artık tahammülüm kalmamıştı. Yerden bir yumuşakçanın kabuğunu aldım. Dayıma yaklaşarak bakın dedim, bakın. Baktım ne olacak? Cinsi kaybolmuş olan yumuşakçalardan bir tanesi. Başka bir şey değil işte. Peki hala bundan nasıl bir sonuç çıkartıyorsunuz? Senin çıkarmış olduğun sonucu. Israrının sebebini anlayamıyorum. Granit ve lavlarla kaplı yolları geride bıraktık. Ben de herkes gibi yanılabilirim değil mi? Fakat bu yolun sonuna ulaşmadan hatamın derecesini anlayamam ki. Haklısın dayıcığım. Acaba attığımız her adım bizi büyük bir tehlikeye doğru yaklaştırmıyor mu acaba? Nasıl bir tehlike? Susuzluk mesela. Üzülme, Aksel çok yakında su kaynaklarına rastlayacağız. İçinde madenciler olmayan maden ocağı. Hakikaten en mühim mesele su bulmaktı. Yanımızdaki yedek su ancak 3 gün dayanabildi. Fakat işin fenası, geçtiğimiz arazide su bulmak için hiçbir ümidin bulunmamasıydı. Ertesi gün durmadan yürüdük. Yol boyunca hemen hemen hiç konuşmadık. Hans'ın dilsizliği bize de geçmişti. Artık tünel yukarı doğru çıkmıyordu. Bazen aşağı doğru meyillendiği de oluyordu. Fakat yolun bu durumu, dayımı tatmin etmiyordu. Arazinin yapısı değişmedikçe, dayımın yüzünün gülmesi imkansızdı. Elektrik ışığı şist, kalker ve kırmızı kum tabakalarına aydınlatıyordu. Bu çeşit toprak kesitlerine Devon şairde rastlamak mümkündü. Sık sık mermer tabakalarıyla karşılaşıyorduk. Bu mermerler belki de dünyanın en paha biçilmez mermerleriydi. Bunların arasında ilkel insanların merinede rastlıyorduk. İlerledikçe dünyanın kuruluşundan bugüne kadar yaşamış hayvanların tam şeceresini içine alan mükemmel bir koleksiyonla karşılaşacağımız muhakkaktı. Fakat dayım bütün bunlara önem vermiyormuş gibi görünüyordu. İki şey beklediğinden emindim. Birincisi önünde dimdik bir kuyunun belirmesi. İkincisi ise ilerlememize engel olacak bir duvarın çıkması. Fakat saatler ilerleyip akşam olmasına rağmen bu ümidi gerçekleşmemişti. Susuzluktan kıvranarak geçirdiğimiz bir geceden sonra ertesi gün yeniden tünelde ilerlemeye başladık. O gün 10 saat yürüdüğümüz halde dayımın beklediği karşısına çıkmadı. Tam tersi 10. saatte tünel adam akıllı darlaştı. Elektrik ışığının artık hiç yansımadığı dikkatimi çekti. Bir aralık duvara dayanmak zorunda kaldım. ''Mimin geriye çektiğim zaman simsiyah olduğunu hayretle gördüm. Bir maden kömür ocağında bulunuyorduk. Heyecanla bir maden kömür ocağı.'' diye bağırdım. Dayım, ''Madenciler olmayan bir maden ocağı.'' diye cevap verdi. ''Ümitle belli olmaz dedim. Belki madenciler de vardır.'' Dayım, katı bir ifadeyle bu ocağın insan eliyle açılmadığına eminim dedi. Fakat bunun münakaşasıyla vakit kaybetmeyelim. Yemek saati geldi.'' Hans her zamanki gibi portatif soframızı hazırladı. İştahım yoktu. Birkaç lokma bir şey yedim. Bir iki yudum su içtim. Yedek su olarak Hans'ın yarıya inmiş olan matarası vardı. Hepsi de bu kadardı. Yemekten sonra battaniyelerimize sarınarak yere uzandık. Kuvvetimizi toplayabilmek için başka çaremiz yoktu. Onlar derin derin uyurlarken ben gözümü sabaha kadar kapatamadım. Ertesi sabah saat altıda yola çıktık. 20 dakika sonra çok geniş bir mağaraya ulaştık. O anda bu maden ocağına hiçbir insan ilinin değmemiş olduğunu anladım. İnsanlar bu kadar geniş bir galeride direk ve sütunlar olmadan dengeyi sağlayamazlardı. Mağaranın genişliği 30 metre, yüksekliği 50 metreydi. Bunun bir yer sarsıntısıyla meydana geldiği kesindi. İlk ziyaretçileri de bizdik işte. Maden kömürünün teşekkül ettiği devirlere ait bütün gelişmeleri bu mağaranın duvarlarında takip etmek mümkündü. Bir jeolog için bundan daha kolay bir iş olamazdı. Aralıksız yürüyorduk. Etrafımı bir ilim aşkıyla seyrediyordum. Yolun uzunluğunu unutmuş gibiydim. Sıcaklıkta hiçbir değişiklik yoktu. Sadece burnuma devamlı olarak protokarbür hidrojen gazının kuvvetli kokusu dolmuştu. Bütün varlığım bu kokuyla dolup taşmıştı. Maden ocaklarında buna grizu gazı denirdi. Zaman zaman büyük felaketlere sebep oluyordu. Neyse ki bu gaz elektrik ışığıyla patlamıyordu. Aksi halde hepimiz mahvolabilirdik. Maden ocağındaki bu yolculuk akşama kadar devam etti. Yolun düzlüğü dayımı çileden çıkartıyordu. Öfkesini zor zapt ettiğinin farkındaydım. Runcorf Feneri 20 adımdan ilerisini aydınlatmadığı için bu galerinin uzunluğunu tahmin etmemiz imkansızdı. Bize sonsuzmuş gibi görünüyordu. Fakat saat 6'ya doğru dimdik bir duvar yolumuzu kesti. Sağda solda tavanda hiçbir geçit yoktu. Tünelin sonuna gelmiştik işte. Dayım mükemmel dedi. Hiç olmazsa şu anda ne yapacağımı biliyorum. Saknus Sem'in takip etmiş olduğu yoldan ayrılmış olduğumuz belli oldu. Artık geriye dönmekten başka yapacak bir şey kalmadı. Bu geceyi istirahatle geçirelim. Üç gün içinde başlangıç noktasına ulaşırız. Ümitsiz bir sesle eğer geriye dönme kuvvetimiz olursa diye cevap verdim. Niçin dönecek kuvvetimiz olmayacakmış? Çünkü yarın suyumuz tamamıyla bitmiş olacak. Dayım sert bir sesle suyumuz biterse cesaretimiz de mi kalmayacak diye cevap verdi. Ben cevap veremedim. Aksel susuzlukla mücadele ediyor. Ertesi sabah erkenden yola çıktık. Acele etmemiz lazımdı. Dört yol ağzına beş günlük yoldaydık. Dönüşümüzde çektiğimiz ızdırapları uzun uzun anlatmayacağım. Dayım bu ızdıraplara kendini kuvvetli hissetmek için öfkesiyle tahammül ediyordu. Hans çok az konuşan bir insan olduğu için ızdıraplarını da açıklamıyordu. Ben ise itiraf etmek mecburiyetindeydim ki bütün hissettiklerimi açıkça ve yüksek sesle söylüyordum. Ümitsizlik ve cesaretsizlik içindeydim. Daha önceden tahmin ettiğim gibi yolculuğun ilk gününde suyumuz bitti. Sıvı olarak içebileceğimiz tek şeyimiz ardıç özüydü. Fakat bu içki boğazımızı yaktığı için karşımda görmeye bile tahammül edemiyordum. Tünelin sıcaklığı bana dayanılmayacak gibi görünüyordu. Yorgunluktan adım atacak kuvvetim kalmamıştı. Birkaç defa baygın bir halde yere yuvarlandım. Böyle anlarda dayımla Hans duruyorlar, beni ellerinden geldiği kadar kuvvetlendirmeye çalışıyorlardı. Onların da susuzluktan bitkin bir durumda olduklarını görüyordum. En sonunda 8 Temmuz günü emekleyip sürünerek yarı ölü halde dört yol ağzına ulaştık. Orada daha çok ileriye gidemeyerek tamamıyla hareketsiz bir şekilde lav birikintilerinin üstüne yüzük oyun uzandı. Saat sabahın 10'uydu. Dayımla Hans tünelin duvarına dayanmışlar, birer peksimet kemiriyorlardı. Yattığım yerde inliyordum, baygın bir halde olmama rağmen konuşulanları zayıf olarak da olsa duyuyordum. Çok kısa bir süre sonra dayım bana yaklaştı. Beni kolları arasına alıp doğrulttu ve merhamet dolu bir sesle ''Zavallı çocuk'' diye mırıldandı. Bu konuşma beni iyice duygulandırmıştı. Dayımdan şimdiye kadar böyle şefkatli sözler hiç duymamıştım. Titreyen ellerini avucumun içine aldım. Bu hareketime müsaade etti, gözleri nemliydi. İşte o anda yanındaki mataraya uzandığını gördüm. Sonra bunu dudaklarıma yaklaştırdı ve hiç diye fısıldadı. Şaşkın bir haldeydim. Acaba yanlış mı duymuştum? Dayım delirmiş miydi? Yüzüne hayretle bakıyordum. Onu anlayamıyordum. Aynı şefkatli sesle iç diye tekrarladı. Ve matarasını havaya kaldırarak içindeki bütün suyu dudaklarımın arasına boşalttı. Oh! İçime sonsuz bir ferahlık hissi yayılmıştı. Alev alev yanan, şahrem şahrem çatlayan dudaklarım birdenbire serinlemişti. Bir yudum su beni canlandırmaya yetmişti işte. Tekrar hayata döndüğümü hissediyordum. Ellerimi birleştirerek dayıma uzun uzun teşekkür ettim. Sakin bir sesle. Sonuncu yudum suydu dedi. En sonuncu suydu. Duydun değil mi? En sonuncusu. Onu mataramın dibinde dikkatle saklıyordum. Belki de yüzlerce defa onu içmemek için kendi kendimle mücadele ettim. Onu senin için sakladım akser. Gözlerimden iri yaş taneleri yanaklarıma yuvarlanırken ''Dayıcığım'' dedim. ''Evet yavrum'' Bu dört yol ağzına geldiğin zaman yarı ölü bir halde yere yuvarlanacağını biliyordum. Bu sebeple son yudum suyumu sakladım. Heyecanla ''Teşekkür ederim, teşekkür ederim'' diye tekrarladım. Birkaç damla su beni canlandırmıştı. Kramp giren boğazımın adaleleri gevşemişlerdi. Dudaklarım eskisi gibi alev alev yanmıyordu. Konuşabilecek durumdaydım. Zayıf bir sesle yapılacak tek şey geri dönmektir dedim. Suyumuz olmadan yolculuğa devam edemeyiz. Ben konuşurken dayım gözlerini gözlerimden kaçırmaya çalışıyordu. Biraz sonra başını öne eğdi. Artan bir heyecanla geriye dönmeliyiz diye devam etti. İnşallah yukarı tırmanacak kuvveti buluruz. Dayım kendi kendine konuşur gibi geriye dönmek mi diye mırıldandı. ''Evet geriye dönmek, hem de bir saniye bile kaybetmeden...'' Bana bir asır kadar uzun görünen bir sessizlik oldu. En sonunda dayım, demek bu birkaç damla su sana kuvvet ve cesaret vermedi öyle mi dedi? Cesaret ne? Şu anda eskisinden farksız görünüyorsun. Ümitsizliğin geçmiş olduğunu tahmin ediyordum. Nasıl bir adamla karşı karşıyaydım? Kafasının içinde hangi planlar gizleniyordu? O anda neler düşünüyordu? Şaşkın bir tavırla geriye dönmek istemiyor musunuz diye sordum. Başarıya ulaşacağımız bir sırada geriye dönmeyi nasıl düşünelim? O halde ölüme hazırlanmaktan başka çaremiz kalmıyor. Hayır Aksel hayır ölmeni asla istemiyorum. Geriye dönebilirsin Hans seni götürür. Ben yalnız devam ederim. Sizi terk etmememi istiyorsunuz? Sana beni yalnız bırak diyorum. ''Bu yolculuğa başladım sonuna kadar devam edeceğim yahut da öleceğim ama geriye dönmek yok Aksel.'' Dayım aşırı bir heyecanla konuşuyordu. Biraz önce yumuşamış olan sesi tekrar eski sertliğini almıştı. İmkansızlıklarla sonsuz bir enerji göstererek mücadele ediyordu. Onu bu sonsuz uçurumun içinde yalnız bırakmak istemiyordum. Fakat ön sezim beni oradan kaçmaya mecbur ediyordu. Hans bu sahneyi her zamanki lakay tavırlarıyla seyrediyordu. Bununla beraber dayımla aramda geçen konuşmayı anladığına emindim. Sesimin aldığı manayla hareketlerimiz her şeyi açıkça belirtiyordu. Fakat Hans kendisini de yakından ilgilendiren bu konuya o kadar uzak duruyordu ki. Onun da benim gibi bu korkunç uçurumdan kaçmak istemesi kadar doğal bir şey olamazdı. Halbuki o dayımın vereceği işarete göre hareket etmeye hazır bir durumdaydı. O anda Hans'tan hiç yardım ümit edemezdim. Dayımı da ikna etmem imkansızdı. Sözlerim, yalvarmalarım, inlemelerim hiçbir fayda sağlamıyordu. Bir duvara bu kadar yalvarmış olsaydım duvar bile merhamete gelirdi. Fakat dayım asla yumuşamıyordu. En son çare olarak Hans'a yaklaştım. Elimi elinin üstüne koydum. Kımıldamadı bile. Kratere doğru uzanan yolu gösterdim. Anlamamış gibi kaskatı duruyordu. Halbuki çektiğim ıstırapla karışan yüzüm her şeyi açıkça anlatıyordu. En sonunda Hans başını iki yana salladı ve sükunetle dayımı işaret ederek ''Master'' dedi heyecanla. ''Patron mu?'' diye bağırdım. ''Saçma bir şey bu. Hayır olamaz. Senin hayatına hükmetmeye hakkı olamaz. Kaçmalıyız. Onu da yanımızda sürüklemeliyiz. Duyuyor musun? Anlıyor musun?'' Hans'ı kolundan yakalamıştım. Onu oturduğu yerden kaldırmaya çalışıyordum. Mücadele ediyordum. Bu sırada dayım araya girdi ve ''Sakin ol Aksel'' dedi. ''Bu adamla boşuna mücadele ediyorsun. Hiçbir sonuç elde edemezsin. En iyisi tavsiyemi dinle, beni yalnız bırak.'' Kollarımı göğsümün üstünde çaprazladım. Yüzüne dimdik baktım. ''Dayım, projelerimin en zor tarafı susuzluktur.'' dedi. ''Biraz önce terk ettiğimiz tünelde su bulamadık. Batıdaki tünelde belki buluruz.'' Sonsuz bir itimassızlıkla başımı iki yana salladım. Dayım sesini kuvvetlendirerek beni sonuna kadar iyi dinle dedi. Sen şurada hareketsiz olarak yatarken ben batıdaki tüneli tetkik ettim. Granit tabakalar arasında derinliklere doğru uzanıp gidiyor. Kısa zamanda su kaynaklarına rastlayacağımızı ümit ediyorum. Arazinin yapısı bu tahminimi destekliyor. İşte sana son teklifim. Christophe Kolomb da tayfalarına aynı teklifi yapmıştı. O yeni kıtalar keşfetmek istiyordu. Ben de bu derinliklerin Christophe Kolomb'uyum, tamam mı? Bana bir gün müsaade etmeni istiyorum. Eğer bir gün içinde su bulamazsak sana söz veriyorum geri döneceğiz. Yine dayımın tesiri altında kalmıştım. Heyecanla kabul ediyorum dedim. Vakit kaybetmeden yola çıkalım hadi. Su arıyorlar. Yeni tünelden dünyanın derinliklerine doğru tekrar inmeye başladık. Hans her zamanki gibi en önde yürüyordu. Henüz yüz adım kadar ilerlemiştik ki dayım heyecanla bağırdı. İşte ilkel arazi iyi yoldayız yürüyelim. Dünyanın ilk günlerinde üst tabakalar yavaş yavaş soğumaya başlayınca kabuğunda parçalanmalar, ayrılmalar, büzülmeler ve yarıklar meydana gelmişti. Kat ettiğimiz tünel bu çeşit bir arazinin içinden geçiyordu. Duvarlarından açılan binlerce yarık ayrı birer tünel olarak toprağın içinde uzanıp gidiyordu. İlerledikçe ilkel zamana ait izler daha çok beliriyordu. Jeoloji ilmi bu çeşit araziyi dünyanın madeni kabuğunun temeli olarak kabul etmekte olup, şist, gnez ve mika tabakalarından teşekkül ettiğini belirtmektedir. Bu üç tabaka kayın ve sağlam bir granit tabakasının üstünde oturmaktadır. Şimdiye kadar hiçbir jeoloğun bu tabakaları böyle yakından inceleme fırsatını elde edemediğine eminim. Makinelerle çalıştırılan sondalar, yeryüzüne getirdikleri parçalarla bu kadar mükemmel tetkik imkanı sağlayamazlar. Halbuki biz gözlerimizle bakabiliyor, ellerimizle dokunabiliyorduk. Yeşilin bütün tonları görünen şis tabakasında bakır, manganez, Altın ve platin damarları açıkça göze çarpıyordu. İnsanlar böyle muntazam bir servetin bulunduğunu öğrenecek olsalar her türlü tehlikeyi göze alarak buraya koşarlardı. Şist'ten sonra güneş tabakası gelirdi. Üst üste bindirilmiş muntazam ve birbirine paralel yapraklar halindeydi. Daha sonra mika tabakasına ulaştık. Pırıl pırıl parlayan bembeyaz mikayı derhal tanımamak imkansızdı. Fenerlerin ışıkları çarptıkları her noktada yüzlerce ışık dalına ayrılıyordu. Bu ışık oyunları içi oyuk bir pırlantanın içinde seyahat etmekte olduğumuz hissini uyandırıyordu. Saat 6'ya doğru bu ışık oyunları gittikçe azalmaya başladı. Tünelin duvarları zamanla karanlık fakat kristalize bir renk aldılar. Mika, Felspat ve Quartz bol miktarda karışmış bir haldeydi. Bu, yer kabuğunu teşkil eden dört tabakanın üzerine oturduğu granit tabakasıydı. Saat sekiz olduğu halde hala suyla karşılaşmamıştık. Susuzluktan bitkin bir haldeydim. Dahim en önde yürüyordu. Bir saniye bile durmak istemiyordu. Herhangi bir kaynağın akış sesini duyabilmek için bütün gücünü kulaklarına toplamıştı. Fakat en hafif bir ses bile işitilmiyordu. Artık ayakların vücudumu taşımaz olmuşlardı. Buna rağmen dayımı durmaya mecbur etmemek için dişlerimi sıkıyordum. Böyle bir olay onun için yıkıcı olurdu. Kararlaştırılan müddetin sonuna yaklaşmak üzereydik. Birkaç saat içinde su bulamazsak geri dönecektik. Bütün gayretime rağmen en sonunda tahammülüm kalmadı. Kuvvetim tükenmişti. Gözlerim kararıyordu. Düşerken feryat ettim. Dayım yanıma geldi. Kollarını göğsünde çaprazlayarak bana baktı. Dudaklarının arasında boğuk bir mırıltı halinde şu kelimeler vardı. Artık her şey bitti. Sonsuz bir öfke içinde olduğunu hissediyordum. Kendimi toplamak için boş boşuna uğraştım. En sonunda bayıldım. Tekrar gözlerimi açtığım zaman dayımla Hans'ın battaniyelerine sarılmış bir halde yattıklarını gördüm. Uyuyorlar mıydı? Bunu fark edemiyordum. Bana gelince uyuyacak durumda değildim. Sonsuz bir ızdırap içindeydim. Bir çare bulunamayacağı düşüncesi ızdırabımı bir kat daha artırıyordu. Dayımın son sözlerini asla unutamıyordum. Artık her şey bitti. Hakikaten bizim için bütün ümit kapıları kapanmıştı. Böyle bitkin bir durumdaydım. Yeryüzüne tekrar çıkmamız imkansızdı. Üzerimizde 6 kilometre kalınlığında bir toprak tabakası vardı. O anda bu tabakanın bütün ağırlığını... Zayıf omuzlarımda hissettim. Böylece aradan birkaç saat geçti. Etrafımızda bir mezar sessizliği hüküm sürüyordu. Yeryüzünün gürültüleri buraya ulaşamıyordu. İşte tam bu sırada çok hafif bir ses işitir gibi oldum. Tünel koyu bir karanlık içindeydi. Etrafıma daha dikkatle baktım. İzlandalı'nın elinde fenerle yanımızdan uzaklaştığını fark ettim. Nereye gidiyordu? Bizi terk mi ediyordu? Endişe ve şaşkınlık içindeydim. Dayıma baktım derin derin uyuyordu. Bağırmak istedim. Kuruyup çatlayan dudaklarımın arasından sesim çıkamadı. Hans uzaklaştığı için etrafa koyu karanlık hakim olmuştu. Hans'ın ayak sesleri artık duyulmuyordu. Hans bizi terk ediyor. Hans! Hans! Bu cümleyi defalarca içimden tekrarlamama rağmen ses halinde dudaklarımın arasından çıkmadı. Kısa bir süre sonra korkum yavaş yavaş yatıştı. Hans'ın o ana kadar hareketlerinde son derece dürüst olduğunu düşündüm. Bu gidişi yanımızdan kaçışına işaret sayılabilir miydi? Sinel felse doğru yürümüş olsaydı korkularımda haklı olabilirdim. Halbuki Hans aşağı doğru ilerlemişti. Kaçacak bir insanın toprağın derinliklerine doğru ne işi olabilirdi? O halde Hans'ın bu hareketinin başka bir sebebi vardı. HANS SU BULUYOR Kuruyup çatlayan dudaklarımın arasından hiçbir ses çıkamadığı için hayalden sayıklıyordum. Aşağı yukarı bir saat Hans'ın nereye gitmiş olabileceğini düşündüm. Çeşitli ihtimaller üzerinde duruyor, hiçbirini mantığıma uygun bulmuyordum. Delirecek gibi olmuştum. İşte bu sırada tünelin alt taraflarından ayak sesleri duymaya başladım. Biraz sonra tünelin duvarlarında zayıf bir ışık belirdi. Hans geliyordu aradımlarla adımlarla dayıma yaklaştı. Yere eğildi, elini dayımın omzuna koydu. Dayım uyandı, doğrularak oturdu ve ''Ne istiyorsun?'' diye sordu. Hans kısaca vatten dedi. İhtiraf etmeliyim ki insan şiddetli zıraplar arasında her lisanı anlayan bir kimse oluveriyor. Danimarka diline ait bir kelime dahi bilmediğim halde Hans'ın ''Su'' dediğini anlamıştım. Deli gibi çırpınarak ''Su, Su'' diye feryat ettim. Dayım da su diye tekrarlıyordu. En sonunda heyecanlı yatışarak var diye sordu. Nedat. Hans da dayımın konuşmasını muhtemelen anlıyordum. Dayım nerede diye sormuş. Hans da aşağıda diye cevap vermişti. Hans'ın ellerine heyecanla yapışarak sıkmaya başladım. İzlandalı yüzme sükunetle bakıyordu. Hazırlığımız uzun sürmedi. Süratle tünelden aşağı inmeye başladık. Meyil 2 metrede 60 santim kadardı. Bir saatte 2 kilometre yol kat ettik. Hemen hemen 650 metre derine indik. Bu andan itibaren duvarın gerisinden alışık olmadığımız bir ses duymaya başladık. Bu uzaktan duyulan bu bir gök gürültüsüne benziyordu. Duyduğumuz sesler yakınımızdan geçen bir akarsuyun sesinden başka bir şey olamazdı. Ümitle yarım saat kadar daha yürüdük. Fakat sesini duyduğumuz akarsuya rastlamadık. Susuzluk artık dayanılmaz bir ızdırap haline almıştı. Tahammül edemeyeceğimi hissediyordu. Bu sırada dayım Hans yanılmamış dedi. Bu sesler bir akarsudan geliyor. Bir sel mi diye sordum. Bunun varlığından kuşku duyamayız. Bir yeraltı nehri civarımızdan geçiyor. Ümitle adımlarımızı biraz daha sıklaştırdık. Yeniden kuvvetlenmiştim. Susuzluğumu hissetmiyor gibiydim. Suyun sesi beni bile serinletmeye yetmişti. Hakikaten dayımın dediği gibi sol taraftaki duvardan sesler daha yakından duyuluyordu. Elimi sık sık duvara değdiriyor bir sızıntı bir ıslaklık bulmaya çalışıyordum. Fakat bu ümidim her seferinde boşa çıkıyordu. Aradan yarım saat daha geçti. 2 kilometre yol daha katettik. Bu sırada Hans'ın buraya kadar ilerlemeye fırsat bulamamış olduğunu düşündüm. Devamlı olarak dağda yaşayanlara has bir ön sezişle, suyun varlığını hissetmişti sadece. Hepsi bu kadardı. Kısa bir süre sonra suyun sesi zayıfladı. Yürüyüşe devam edecek olursak akarsudan uzaklaştığımızı düşünerek geriye döndük. Hans sesin en kuvvetli duyulduğu yerde durdu. Ben orada duvarın dibinde oturdum. Kuvvetim ve ümidim kalmamıştı. Su yarım metre uzağımızda granit duvarın gerisinden geçiyordu. Bu suya ulaşmamız imkansızdı. Hans bana baktı. Dudaklarının kenarında bir tebessümün belirdiğini fark ettim. Bir şeyler tasarladığı muhakkaktı. Nitekim feneri eline alarak yürüdü. Arkasından takip ettim. Sesin en kuvvetli duyulduğu yere kulağını dayadı. Sonra bu hareketi duvarın çeşitli yerlerinde tekrarladı. Suyun en yakından geçtiği yeri aradığını anladım. En sonunda yüzünde aradığını bulan insanlara has rahat bir ifade belirdi. Hans'ın bulduğu nokta sol duvarın yerden bir metre yukarısındaydı. Hans'ın maksadını tahmin edemiyordum. Buna rağmen heyecanım sonsuzdu. İzlandalı'nın kazmayı eline aldığını görünce boynuna sarılıp yanaklarından öpmek istedim. Durmadan kurtulduk kurtulduk diye bağırıyordum. Dayım da Hans'ın hakkı var diyordu. Suya ulaşmak için bundan daha iyi bir şey yapılamaz. Dayım gibi düşündüğümü itiraf etmek zorundayım. Ne kadar basit olursa olsun bu çareyi akıl edemeyeceğimize emindim. Bununla beraber teşebbüsün ne kadar tehlikeli olduğunu da biliyordum. Yanlış bir kazma darbesi tünelin bu kısmının çökmesine sebep olurdu. Daha fenası açılan delikten fışkıracak su bir anda bütün tüneli istila ederdi. Bu tehlikeler bir evham eseri değildi. Buna rağmen susuzluğumuz o kadar kuvvetliydi ki ızdırabımızı yok etmek için tünelin çökmesini, suyun her tarafı istila etmesini göze alabiliyorduk. Hans tek başına çalışmaya başlamıştı. Ne dayım ne de ben onun gibi kasamazdık. Sabırsız ve tedbirsiz darbelerle büyük tehlikelere sebep olabilirdik. Hans'ın çalışması ilerledikçe suyun sesini daha kuvvetle duymaya başladık. Ümit ve heyecanla bekliyorduk. İzlandalı da bizim gibi yorgun ve susuzdu. Buna rağmen durmadan kazıyordu. Bir saat sonra kazmanın ucu yarım metre derinliğe girip çıkmaya başladı. Bu sırada dayımın sabırsızlığı da son dereceye ulaşmıştı. Olduğu yerde duramıyor, deliğin bir an önce derinleşmesi için tehlikeli metotlar denemek istiyordu. İlk önce Hans'a kazmasına yardım etmeye kalkıştı. Daha sonra da barut kullanmak istedi. Onu bu tehlikeli fikirlerinden zorlukla vazgeçirdim. En sonunda kuvvetli bir ıslık sesi duyuldu. Su, açılan delikten şiddetle fışkırdı ve karşıdaki duvara çarptı. Hans böyle bir şey beklemediği için suyun şiddetli darbesiyle yere yuvarlandı. Aynı anda da acıyla bağırdı. İlk önce Hans'ın neden bağırdığını anlayamadım. Fakat elimi suya değdirince bunun sebebini derhal anladım. Acıyla kıvranarak su kaynıyor diye feryat ettim. Dayım sükunetle ''Merak etme sor'' dedi. Tünelin karanlık deliklerinden kaybolan ufak bir dere meydana geldiği sırada içerisi buharla dolmuştu. İlk şaşkınlık anından sonra bu sıcak sudan içtik. İçimizin ferahladığını hissettik. Tekrar canlanmış hayata dönmüştük. Sıcaklığına tadına aldırış ettiğimiz falan yoktu. Susuzluğumuz tamamıyla giderildikten birkaç dakika sonra suyun demir cevheri bakımından bir hayli zengin olduğunu fark ettim. Bu hususa dayımın dikkatini çektiğim zaman mide için çok iyi olduğunu söyledi ve bu suya Hans Bach adını verilmesini teklif etti. Böylece suyu bulmuş olan kılavuzumuzda minnettarlığımızı belirtmiş olduk. Tünelin içinde Hans takip etmek suretiyle yolumuzu asla kaybetmeyeceğimizi düşünerek bir kat daha ferahladık. Karnımızı iyice doyurduktan ve susuzluğumuzu giderdikten sonra derin bir uykuya daldık. Toprağın içinde Yolculuk Ertesi sabah bir gün önceki ızdıraplarımızı unutmuş gibiydik. Artık susuzluk hissetmiyordum. Bunun sebebini araştırdım. Cevabını ayağımızın dibinde tatlı bir mırıltıyla alkan minik derede buldum. Kahvaltı ettik. Demir cevheri bakımından zengin olan bu sudan kana kana içtik ve saat tam 8'de yola çıktık. Bir gün önceki karanlık düşüncelerden sıyrılmış olduğumu hayretle fark ettim. Artık geriye dönmeyi düşünmüyordum. Bilakis yolculuğun başarıyla sonuçlanacağına inanıyordum. Düşüncelerimde bu ani değişikliğe bir hayli hayret ettim. Granit duvarlı tünelde ilerlerken sık sık keskin dönemeşlere rastlıyorduk. Bununla beraber kat edilen yolu hesaplamak için mütemadiyen pusulaya bakıyordu. Tünelin meyli bir metrede 3 santim kadardı. Bu da hemen hemen... Düz bir yolda ilerlediğimizi gösteriyordu. Hansbach ayaklarımızın dibinde sakin sakin akıyordu. Artık eski neşem yerine gelmişti. Fakat dikey inişlerin adamı olan dayım tünelin yatay olarak devam edişine son derece öfkeleniyordu. Bununla beraber zaman zaman tünel birden bir edikteşi veriyor sonra tekrar düzeliyordu. O gün ve ertesi gün bir hayli yol aldık. Genel olarak yatay pek azda dikey ilerledik. 10 Temmuz cuma akşamı dayımın yaptığı hesaplara göre güneydoğu yönünde Reikshire'den 120 kilometre uzakta 10 kilometre derinlikte bulunuyorduk. Bu hesaplar yapıldığı sırada dimdik ve korkunç bir kuyunun yanı başındaydık. Dayım sevinçle ellerini çırparak işte bizi hedefimize ulaştıracak yol dedi. Duvarlarındaki kocaman çıkıntılara tutunarak kolayca aşağı inebiliriz. Hans, daha önce tatbik ettiğimiz metoda uygun olarak ipleri hazırladı. Süratle inmeye başladık. Artık böyle tehlikeli inişlere alışık olduğum için zorluk çekmiyordum. Bu kuyu granit kitlenin içinde açılmış dar bir çatlaktan başka bir şey değildi. Dünyanın soğuma devrinde meydana gelmiş olduğu muhakkaktı. Bununla beraber duvarlarında lavizlerine rastlamayışımız dikkat çekiciydi. Diğer yandan Sinefels'in Patlaması sırasında lavların bu çatlaktan geçmemiş olmasını düşünmek imkansızdı. Bunlara dayımın da düşündüğüne emindim. Bu kuyu insanlar tarafından yapılmışçasına bir vida gibi döne döne aşağı doğru uzanıyordu. Her 15 dakikada bir oturup dinlenmek için durmak zorundaydık. Böylece gerilip sertleşen kaslarımızı gevşetme imkanını buluyorduk. Hans bakın bizi bu kuyuda da yalnız bırakmadığını söylemek isterim. Aşağı doğru Çağla'ya Çağla'ya akıp gidiyordu. Böylece dilediğimiz an susuzluğumuzu giderebiliyorduk. 6 ve 7 Temmuz günleri kuyunun helezonlarını takip ederek inmeye devam ettik. Böylece toprağın altında 8 kilometre daha derine inmiş olduk. Toplam olarak deniz seviyesinden 20 kilometre aşağıdaydık. Fakat 8 Temmuz günü kuyu dikliğini kaybetti. İnişe 45 derecelik bir meyille devam ettik. Görmümüz yine güneydoğuydu. Böylece yolculuğumuzun daha kolaylaşmakla beraber monotonlaştığını da söylemek zorundayım. Perşembe günü deniz seviyesinden 28 kilometre derinlikte, sinefesden 200 kilometre uzaktaydık. Biraz yorgun olmakla beraber siyahatimiz mükemmeldi. O ana kadar ezel çantasını açmak ihtiyacını hissetmemiştik. Dayım her saat başında pusulasına, kronometresine, manometresine ve termometresine bakarak rakamları not ediyordu. Böylece her an durumumuzu yakından takip edebiliyorduk. Dayım son olarak defterini açtığı zaman neşeli bir sesle "Sinefels'ten 200 kilometre uzaktayız dedi. Düşünceli bir tavırla "İmkansız" diye itiraz ettim. Dayım hayretle neden diye sordu. Eğer hesaplarınız yanlış değilse şu anda İzlanda'nın altında bulunmuyoruz demektir. Öyle mi zannediyorsun? Bunun doğruluğunu kontrol etmek çok kolay. Derhal haritamı açarak pergelle ölçmeye başladım. En sonunda Portland burnunu çoktan geçmiş bulunuyoruz diye sözlerime devam ettim. Şu anda okyanusun altındayız. Dahi'm bu olayı son derece tabii buluyordu. Newcastle'da okyanusun altında ilerleyen kömür ocakları yok muydu? Fakat ben koskoca okyanusun tepemizde bulunduğunu düşündükçe bir tuhaf oluyordum. Bununla beraber iki kitleyi ayıran granit duvar sağlam oldukça tepemizde bulunan İzlanda veya okyanusun oluşu hiçbir şey ifade etmez de nitekim zamanla bu düşünceye de alıştım. 4 gün sonra 18 Temmuz Cumartesi akşamı büyük bir mağaraya ulaştık. Dayım Hans'ın ücretini ödedikten sonra yemeğimizi yedik ve derin bir uykuya daldık. Okyanus altında ilmi bir konuşma. 19 Temmuz pazar gününü bir dinlenme günü olarak kabul etmiştik. Yerin altında da olsa bir tatil günü insanın gözüne çok hoş görünüyordu. Günlerden beri birer mağara adamı olmuştuk. Güneşi, yıldızları, mehtabı, ağaçları, evleri ve şehirleri düşünemez olmuştu. Tam bir fosil hayatı yaşıyorduk. Mağara bir hayli genişti. Granit olan zemininde Hans Bach sakin sakin akıyordu. Buraya gelinceye kadar suyu iyice soğuduğu için artık zevkle içebiliyorduk. Sabah kahvaltısından sonra dayım almış olduğu notları düzene koyacağını söyledi. Defterini kısa bir süre gözden geçirdi ve ilk önce bazı hesaplar yapmak istiyorum dedi. Durumumuzu kati olarak bilmeliyiz. Yeryüzüne döndüğümüz zaman yolculuğumuzun kusursuz bir haritasını yapmak niyetindeyim. Çok ilgi çekici bir şey bu fakat böyle bir haritayı hakikate sadık kalarak çizebilecek misiniz? Evet, bütün dönemeçleri ve mailleri büyük bir hassasiyetle not ettim. Yanılmayacağıma eminim. Mesela şu anda nerede bulunduğumuzu araştıralım. Pusulayı eline al ve gösterdiği yönü bana söyle. Alete baktım. Dikkatli bir incelemeden sonra Doğu çeyrek güneydoğu dedim. Dayım söylemiş olduğum yönü defterine yazdıktan ve süratle bazı hesaplar yaptıktan sonra Peki hala dedi. Şu anda Sinefel'den 340 kilometre uzakta olduğumuzu söyleyeyim. Demek oluyor ki artık tamamıyla okyanusun altında seyahat ediyoruz. Evet. Kim bilir şu anda okyanusta nasıl fırtınalar kopuyor, kaç gemi batıyordur. Belki de ya balinalar kocaman kuyrukları ile tepemizdeki kalın duvara vuracak olurlarsa Dayım gülerek, ''Korkma Aksel, korkma'' dedi. ''Hiçbir şey olmaz. Şimdi sen bu hayali korkuları bırak da hesaplarımızla meşgul olalım.'' Biraz önce Sinefels'ten 340 kilometre uzakta Güneydoğu'da bulunduğumuzu söylüyorduk. ''Evvelki notlarıma göre 64 kilometre derinlikteyiz.'' Hayretle ''64 kilometre mi?'' diye bağırdım. Bundan hiç şüben olmasın. Fakat bu, ilmin yer kabuğu için kabul ettiği azami kalınlıktır. Evet, bu rakama göre şu anda burada 1500 derece sıcaklık olması lazım. Kitapların pek çoğu böyle yazıyorlar oğlum. Fakat bu sıcaklık tünelin duvarlarını eritmez mi? E görüyorsun ki ne böyle bir sıcaklık var ne de duvarlar eriyorlar. Bu da arzın merkezine yaklaştıkça sıcaklığın artacağını iddia eden teorilerin yanlış olduğunu gösterir. Hakikatle karşı karşıya kalınca inanmak zorunda kaldım. Buna rağmen şaşkın bir halde olduğumu söyleyebilirim. Şu anda termometre kaç dereceyi gösteriyor? 27 derece onda 6. Bilginlerin 1472.4 derece yanılmış olduklarını görüyorsun. Bu da Humphrey Davy'nin haklı olduğunu ispat eder. Ona inanmakta haklı olduğumu şimdi sen de kabul ediyor musun? Evet. Dayımı tasdik etmiş olmama rağmen teorilerini tamamıyla benimsemiş değildim. Çeşitli yönlerden itirazlarım vardı. Bir kere David'in teorisine inanmıyordum. O anda yüksek derecede bir sıcaklıkla karşı karşıya olmayışımız muhakkak ki bilmediğimiz bir tabiat olayındandı. Fakat dayımla sonu gelmeyecek münakaşalara dalmaktansa her şeyi olduğu gibi kabul etmeyi tercih ediyordum. Buna rağmen önemli bir konuya temas etmekten kendimi alamadım. İçinde bulunduğumuz durumdan faydalanarak bazı sonuçlara ulaşabiliriz. Bunları söylememe izin veriyor musunuz? Konuş yavrum, istediğini söylemekte serbestsin. Bulunduğumuz arz dairesinde yapılan hesaplara göre deniz seviyesinden arzın merkezine olan uzaklık takriben 6332 kilometredir. Dayım neşeli bir sesle 6333 kilometre. 333 metredir diye beni düzeltti. Yuvarlak hesap 6400 kilometre işte. Öyle kabul edelim. Biz şu anda 400 kilometresini kat etmiş bulunuyoruz. Bu derinliği 20 günde 340 kilometre yürüyerek açtık. Evet bu doğru. 64 kilometre. Bu yarı çapın %1'idir. Bu şekilde yürümeye devam edecek olursak dünyanın merkezine 2000 günde yani 5,5 senede ulaşırız. Dayım cevap vermedi. Devam ettim. 64 kilometre derinliğe inebilmek için 340 kilometre yürümek zorunda kalındığına göre 6400 kilometre yürümemiz icap edecektir. Böylece merkeze ulaşmadan tekrar yeryüzünün herhangi bir noktasında gün ışığına çıkmamız mümkündür. Dayım öfkeyle hesaplarını da faraziyelerini de Allah kahretsin diye bağırdı. Neye dağınarak bu rakamları söylüyorsun? Bu tünelin bizi hedefimize götürmeyeceğini kim iddia edebilir? Hiç kimse değil mi? Üstelik aynı yolculuğu yapmış olan başka birisi de var. Hem de bu yolculuğu başarıyla sonuçlandıran birisi. Onun gibi ben de başaracağım. Ben de aynı şeyi temelli ediyorum. Fakat şunu söylemek istiyorum ki hiçbir şey söyleme. Konuşmasan daha isabetli olacak. Saçmalamaya başladın. Dayım kendisine itiraz edilmesine asla saygılı olamıyordu. O anda karşımda yine eski inatçı profesör belirmişti. Kısa bir sessizlikten sonra asabi bir sesle manometreye bak dedi. Basınç muntazam. Görüyorsun ki derinliklere doğru yavaş yavaş indikçe vücudumuz havanın yoğunluğuna alışıyor. Muazzam basınç bizi rahatsız etmiyor. Kulaklarımızda hafif bir sancı da olmasa cık, o bu kadar önemli değil. Dayımı tekrar öfkelendirmemek için haklısınız dedim. Hatta bu yüksek basıncın insana zevk verdiğini bile söyleyebilirim. Hafif bir fısıltının bile ne kadar kuvvetli işitildiğine dikkat ediniz. Bir sağır bu ortamda mükemmel işitebilir. Acaba yoğunluk daha çoğalacak mı? Henüz ispat edilmemiş olan bir tabiat kanununa göre yoğunluğun çoğalması lazım. Diğer taraftan aşağı indikçe yer çekimi azalacaktır. Arzın merkezinde cisimlerin hiçbir ağırlığı yoktur. Bunu biliyorum. Fakat zihnimi kurcalayan bir husus daha var. Acaba havanın yoğunluğu çoğala çoğala en sonunda suyun yoğunluğuna eşit olacak mı? Gayet tabii. 710 atmosfer basınç altında havanın yoğunluğu suyunkine eşit olur. 710 atmosferi de geçerse yolumuza nasıl devam edeceğiz? Ceplerimize taş doldurup ağırlığımızı çoğaltırız. Her soruya bir cevap buluyorsunuz. Konuyu daha genişletmek istemedim. Dayımı öfkelendirmekten korkuyordum zaten. Ona söylemediğim hususlardan birisi de havanın basıncı binlerce atmosfere çıkınca katılaşmadaydı. Bu takdirde yolumuza devam etmemiz imkansızlaşacaktı. Dayımın inatçılığı bile daha ileriye gitmemize bir çare bulamazdı. Fakat bu hakikati ona söylemeye cesaret edemedim. Zira her zamanki gibi Saknussem'den bahsedeceğini biliyordum. Acaba Saknussem kaç kilometre derine indiğini tespit edebilmiş miydi? 15. asırda barometre ve manometre bilinmediğine göre buna imkan yoktu. Günün geri kalan kısmı hesaplar yapıp konuşarak geçti. Luzumsuz bir münakaşayı önlemek için daima dayımı tasdik etmeyi tercih ettim. Böyle anlarda Hans'ın yerinde olmayı özlüyordum. Hiç olmazsa inanmadığı konularda dayıma dal kabukluk yapmak zorunda kalmıyordu. Aksel yolunu kaybediyor. Şimdiye kadar hiçbir zorlukla karşılaşmadığımızı itiraf etmek zorundayım. Hiçbir hususta şikayet edemezdim. Fakat zorluklarla karşılaşmayınca da elde edeceğimiz zaferin bahsedecek tarafı olur muydu? Tuhaf olmakla beraber yol boyunca bunları düşünüyordum. Yoksa yavaş yavaş dayıma mı benziyordum? Belki de bu düşüncelere içinde bulunduğumuz garip ortam sebep oluyordu. Birkaç gün dik yokuşlardan süratle kayarak derinliklere indik. Bazen bu yokuşlar dimdik birer kuyu haline alıyorlardı. Böylece kısa zamanda bir hayli derine inmiş olduk. Yolculuğun bu kısmında da Hans'ın bilgisi ve soğukkanlılığı bizi çeşitli tehlikelerden çekip çıkardı. Gün geçtikçe Hans'a benziyor, az konuşan bir insan oluyorduk. İlk defa olarak dış manzaranın insan beyni üzerindeki tesirlerini anlıyordum. Dört duvar arasında hapsolan bir insanın zamanla düşünme ve konuşma kabiliyetini kaybedeceğine inanmaya başlıyordum. Uzun seneler tek başına bir hücrede haps olan mahkumlardan bazılarının aptallaştıklarını, hatta delirdiklerini kitaplarda okumamış mıydım? Mağaradaki son konuşmanın üzerinden geçen iki hafta içinde kayda değer sadece bir olay geçmişti. Bunu da unutmama asla imkan yoktur. 7 Ağustos günü 120 kilometre derinlikteydik. İzlanda'dan 800 kilometre uzak bulunuyorduk. O gün tünel hafif bir meyille aşağı iniyordu. En önde yürüyordum. Rumkrow fenerlerinden biri bende, diğeri dayımdaydı. Granit tabakalarını inceliyordum. Kısa bir süre sonra geriye baktığım zaman tünelde yalnız olduğumu gördüm. İçimden ya çok hızlı yürüdüm ya da dayımla Hans bir yerde durdular diye geçirdim. Yanlarına gideyim. İyi ki yokuş değil dönüşte yorulmayacağım. Böyle düşünerek 15 dakika kadar geriye doğru yürüdüm. İleriye dikkatle baktığım halde hiç kimseyi görmüyordum. En sonunda bağırdım. Cevap veren olmadı. Sesin tünelin boşluğu içinde aksi sedalar yaparak kayboldu. Endişelenmeye başlamıştım. Ürperdiğimi hissediyordum. Yüksek sesle kendi kendime sakin olmalıyım, sakin olmalıyım diye söylendim. Arkadaşlarımı bulacağımdan eminim. İki ayrı yol yok. Biraz daha geriye doğru yürümem yeterli galiba. Bir saat kadar geriye doğru yürüdüm. Bu sırada etrafı dikkatle dinliyordum. Bana seslenmiş olabilirlerdi. Havanın yoğunluğu çok olduğu için mesafe ne kadar uzak olursa olsun seslerini duyabilirdim. Fakat tünelde korkunç bir sessizlik hüküm sürüyordu. En sonunda durmak zorunda hissettim. Bu olaya bir mana veremiyordum. Kaybolmuş olduğumu aklıma getirmiyordum. Zira yol şaşırılınca tekrar bulunabilirdi. Devamlı olarak kendi kendime konuşuyordum. Helaşlanmamalıyım. bir tek yol olduğuna ve onlar da aynı yoldan geldiklerine göre en sonunda bir noktada karşılaşacağız.'' demektir. Belki onlar da beni göremeyince geriye dönmüşlerdir. Biraz daha geriye yürürsem onlara yetişirim. Önden yürüdüğümü unutmuş olacaklar. Bu sözleri durmadan tekrarlıyordum. Kendi kendimi inandırmak ister gibiydim. Aradan bir hayli uzun zaman geçmiş olması beni endişelendiriyordu.'' İçimi korkunç bir şüphe kaplamıştı. Acaba önde mi yürüyordum arkada mı? Uzun uzun düşündükten sonra bunun bir gerçek olduğuna karar verdim. Ortada Hans, en arkada dayım yürüyordu. Çok iyi hatırlıyordum. Eşyaları düzeltmek için çok kısa bir an duraklamışlardı. Ben onlara aldırış etmeden yürüyüşe devam etmiştim. Birden bir aklıma geldi. Arkadaşlarımı bulmak için bu kadar telaşlanmama gerek yoktu esasında. Hansbach beni onların yanına götürürdü. Yürüyüşe devam etmeden önce yüzümü yıkamayı düşündüm. Başımı yere eğdim. Alnım sert granitte hızla çarptı. Artık ayaklarımın dibinde Hansbach akmıyordu. Bütün benliğimi sonsuz bir ümitsizlik kapladı. Hislerimi kelimelerle anlatmama asla imkan yoktu. Tek düşüncem diri diri bu granit duvarlar arasında gömülmüş olmamdı. Beni o andan itibaren açlık ve susuzluk bekliyordu. Bu bir insan için korkunç bir ölüm şekliydi. Kayrı ihtiyarı ellerimi tünelin zemininde dolaştırdım. Kup kuruydu. Anlamıyordum. Hansbach'tan nasıl ayrılmıştım. Artık korkunç sessizliğin sebebini anlıyordum. Farkında olmadan yanlış bir yola sapmıştım. Arkadaşlarımı nasıl bulacaktım? Granit üstünde ayak izleri kalmıyordu ki. Bir çare bulmak için kafamı çalıştırayım dedim. Fakat bu boşuna bir gayretti. Durumumu bir tek kelime izah edebilirdi. Yeryüzünün kilometrelerce derinde karışık bir tünel sisteminin içinde kaybolmuştum. 120 kilometrelik toprak ve granit tabakasının milyonlarca tonluk ağırlığını omuzlarımda hissettim. Yeryüzüne ait şeyleri düşünmeye çalıştım, fakat hepsi benden söz birliği etmiş gibi kaçışıyorlardı. Hamburg, Königstrasse, Gröben, yolculuğumuza ait hatıralar, hepsi süratle gözlerimin önünden geçtiler. Durumum ümitsizdi, yeryüzüne tekrar çıkmam imkansızdı. Dayamın kapris ve inadı olmasaydı bu felaket başımıza gelmeyecekti. Düşüncelerimin bu noktasında haksızlık ettiğimi kabul etmek zorunda kaldım. Dayımın o anda ne kadar üzüldüğünü tahmin edebiliyordum. Onun da beni mütemadiyen aradığına emindim. İnsanların yardımından ümidim kesilince Allah'a yalvarmaya başladım. Bu dualar biraz daha cesaret verdiler. Zekam tekrar işlemeye başladı. Dur mu bir daha gözden geçirdim? Üç günlük yiyeceğim vardı. Mataramsa tamamıyla doluydu. Bununla beraber uzun müddet yalnız başıma kalamazdım. Acaba yukarı doğru mu yürümeliydim, aşağı doğru mu? Kuvvetli bir ön sezi, arkadaşlarımı yukarı taraflarda bulacağım bana söylüyordu. Böylece belki de yolumu şaşırdığım noktaya ulaşabilirdim. Hasbaka ulaşabilirsem geriye büyük bir zorluk kalmazdı. Bunu daha önce düşünemediğime bir hayli öfkelendim. Böyle hareket etmekle, Kurtuluş ümidim kuvvetlenmiş olacaktı. Artık benim için en mühim mesele Hansbahı bulmaktı. Oturduğum yerden kalktım. Demirli bastonuma dayanarak tünelin yukarısına doğru yürümeye başladım. Yol bir hayli yokuştu. Buna rağmen telaşlanmadan ümitle ilerliyordum. Yarım saat yürüdüğüm halde hiçbir engelle karşılaşmadım. Geçtiğim yolu hatırlayabilmek için etrafıma dikkatle bakıyordum. Fakat bütün uğraşlarıma rağmen... Buradan daha önce geçip geçmediğimi hatırlamıyordum. Çok geçmeden bu yolun beni başlangıç noktasına götüremeyeceğini anladım. Önümde dik bir duvar yükselmişti. Bunu daha önce fark edemediğim için şiddetle çarpıp yere yuvarlandım. Bu sonuncu olayın ümidimin nasıl kırdığını tahmin edemezsiniz. Korkudan ve ümitsizlikten taşlaşmış gibiydim. Birbirine benzeyen karma karışık tünellerin içinde kaybolmuştum işte. Buradan nasıl kurtulacaktım? Artık beni en korkunç ölümler bekliyordu. İşte bu müşsizlik anında garip bir düşünceye kapıldım. Bir gün insanlar 120 kilometre derinlikte fosilleşmiş vücudumu bulacak olurlarsa kim bilir aralarında nasıl ilmi münakaşalar yapacaklardı. Kendi kendime yüksek sesle konuşmak istedim. Fakat korkudan kuruyup çatlayan dudaklarımın arasından manasız heceler döküldü. Kendi sesimi tanıyamadım. Nefes nefeseydim. Bu korkulu anda ümitsizliğimi tamamıyla kuvvetlendiren yeni bir olayı fark ettim. Granit duvara çarpıp yere yuvarlandığım sırada fenerim de bozulmuştu. Onu tamir etmem imkansızdı. Saniyeler geçtikçe ışığı zayıflıyordu. Çok geçmeden söneceği belli oluyordu. Fener ümitsizlikle baktım. Zayıf ışıklı tünelin karanlığı içinde eriyip gidiyordu. Granit duvarlarda kımıldayan garip ışık oyunları meydana geliyordu. Bu ışık kırıntılarını kaybetmemek için kirpiklerimi dahi kırtmıyordum. Tamamıyla söndüğü andan itibaren koyu bir karanlık içinde kalacaktım. Korktuğum en sonunda başıma geldi. Fener'in ışığı birkaç defa titredikten sonra tamamıyla söndü. Aynı anda da dudaklarımın arasından ümitsizliğimi ifade eden boğuk bir çığlık fırladı. Yeryüzünde hava ne kadar kararırsa kararsın yine etrafı görmek mümkündür. Çeşitli ortamlardan sızan ölgün ışıkları gözün retina tabakası zapt etmeyi başarır. Fakat toprağın 120 kilometre altında mutlak bir karanlık hakimdir. 1 santim ilerisini bile görmek mümkün değildir. Artık kelimenin tam anlamıyla kördüm. Oturduğum yerden kalktım. Kollarım ileriye uzatarak yürümeye çalıştım. Ellerimle etrafı yoklamak istedikçe can acısıyla inliyordum. Korkunç bir paniğe kapılmıştım. Bu karanlıktan karışık tünellerden kaçmak istiyordum. Fakat her adım atışta ya granit duvara çarpıyor yahut da tökezleyerek yere yuvarlanıyordum. Çeşitli yerlerimden yaralandığımı hissediyordum. Yüzümden akan kanlar dudaklarıma kadar geliyordu. Buna rağmen ızdırapla bağırıp inleyerek ilerlemeye çalışıyordum. Nereye gidiyordum? Bunu asla bilmiyordum. En sonunda ölü gibi yere yuvarlandım, kendimi kaybettim. Yeraltı boşluğunda karşılıklı bir konuşma. Tekrar kendime geldiğim zaman yüzüm göz yaşlarıyla ıslanmış bir haldeydi. Orada ne kadar baygın yattığımı bilemiyordum. Zaman mevhumunu tamamıyla kaybetmiştim. Hiç kimse o anda olduğum gibi yalnız kalmamış, terk edilmiş durumda olmamıştır. Yere yuvarlandığım zaman bir hayli kan kaybetmiş olmalıydım. Her tarafımı kanla ıslanmış şekilde buldum. Ölmüş olsaydım ızdırap ve işkenceden kurtulmuş olurdum. Ölmediğime hayıflandığımı söylersem yalan olmaz. O anda hiçbir şey düşünmek istemiyordum. Izdırapla yerde duvarın dibinde yuvarlanıyordum. Tekrar bayılmak üzere olduğumu hissettim. Bu sırada kulağıma uzaktan bir gürültü geldi. Bu ufuklardan akseden bir gök gürültüsüne benziyordu. Acaba bu gürültü nereden geliyordu? Bu herhalde sebebini bilmediğim bir yeraltı olayının meydana getirdiği gürültüydü. Bir gazın patlaması veya büyük bir kayanın yuvarlanışı olmalıydı. Böyle düşünmekle beraber dikkatle dinlemeye devam ediyordum. Böylece aradan 15 dakika geçti. Tünelde tam bir sessizlik hakimdi. Kalbimin atış seslerini bile duyuyordum. Bu bekleyiş sırasında tesadüfen granit duvara yapışmış olan kulağıma uzaktan konuşma seslerine benzeyen hafif sesler geldi. Ümitle titredim. Acaba bunlar hayalimin yarattığı sesler miydi? Yok hayır değildi. Dikkatle dinledikçe aynı mırıltıları tekrar duydum. Fakat bu mırıltıların manasını anlamama imkan yoktu. İyice kuvvetimi kaybetmiştim. Buna rağmen bunların konuşma sesi olduklarından emindim. Bir aralık bunların kendi sesimin yansıması olabileceklerini düşündüm. Karışık tünellerin içinden dolaşarak tekrar kulaklarıma kadar gelmiş olabilirlerdi. Dudaklarımı sıkı sıkı kapatarak kulağımı duvara yapıştırdım. Çok geçmeden sevinçle titredim ve heyecanla konuşuyorlar konuşuyorlar diye bağırdım. Sesleri daha iyi duyabilmek için yer değiştirdim. Birkaç metre ileride sesleri daha kuvvetle duydum. ''Förlorat'' kelimesi sık sık tekrarlanıyordu. Acaba bunun manası neydi? Bu kelimeyi kim söylüyordu? Ya dayım yahut da hans olmalıydı. Aynı anda parlak bir buluşla sonsuz bir sevince kapıldı. Onların konuşmasını ben duyabildiğime göre onlar da benimkini duyabilirdi. Bütün gücümle ''İmdat, imdat'' diye bağırdım. Dikkatle dinliyordum fakat hiçbir ses duymadım sonra. Aradan birkaç dakika geçti. Kafam makine gibi çalışıyordu. Kuvvetimin azalmış olması sebebiyle sesimin zayıf çıkmış olabileceğini düşündüm. Böyle olmasaydı beni duymaları gerekirdi. Tekrar dikkatle dinlemeye başladım. Bu arada seslerin en kuvvetli duyulduğu yeri bulmaya çalıştım. En sonunda granit duvarın bir noktasında seslerin adam akıllı net geldiğini fark ettim. Aynı anda Furlorat kelimesi tekrar kulağıma geldi. Kendi kendime yüksek sesle imdat dedim bu sesleri duvarın arkasından işitmiş olamam duvar yekpare granitten yapılma hiçbir ses bu duvarı aşıp da bana kadar gelemez bu ses tünelin içinden geliyor olmalı muhakkak garip bir akustik olayıyla karşı karşıyayım tekrar dinlemeye başladım bu sefer ismimin yüksek sesle söylendiğini açıkça duydum acaba beni çağıran dayım mıydı Evet dayım hasla konuşuyordu o. Fur Lorat da Danimarka lisanından bir kelimeydi. Çok geçmeden bütün gerçeği anladım. Sesimi duyurabilmek için duvarın dibinde konuşmam lazımdı. Granit duvar demir telin elektriği naklettiği şekilde naklediyordu sesi. Kaybedecek zamanım yoktu. Dayımla Hans bulundukları yerden birkaç metre uzaklaşacak olurlarsa bu garip akustik olayı imkansızlaşırdı. Böyle düşünerek ağzımı duvara yaklaştırdım ve şu kelimeleri mümkün olduğu kadar açıkça telaffuz ettim. Dayıcığım, dayıcığım beni kurtaran. Endişe ve heyecanla beklemeye başladım. Sesin çok süratli olmadığını biliyordum. Hava tabakalarının yoğunluğu bile bu suratı çoğaltamazdı. Sadece kuvvetini çoğaltırdı. Aradan birkaç saniye geçti ve bunlar bana birer asır gibi geldi. En sonunda şu kelimeleri açıkça duydum. Aksel, Aksel sen misin? Evet, benim. Zavallı yavrum neredesin? Korkunç bir karanlığın içinde kaybolmuş durumdaydım. Fenerin ne oldu? Bozulup söndü. Dere ne oldu? Kaybettim. Aksel yavrum cesaretini kaybetme. Biraz bekleyin kuvvetim kalmadı. Cevap verecek halde değilim. Fakat sizi duyabilirim. Cesaret yavrum konuşma beni dinle. Yukarı ve aşağı doğru yürüyerek seni aradık. Ama bulamadık. Bu yüzden öyle ağladım ki. Senin hasbık'ı takip ederek yürüdüğünü tahmin ettim. Kendimizi belli etmek için birkaç defa silah attık. Şu anda seslerimizi duyabilmemiz bir akustik olayına bağlıdır. Ellerimiz birbirine değmezler fakat ümidini kaybetme. Seslerimizi duyabilmek de çok mühim bir şeydir. Bu konuşma sırasında düşünmüştüm. Zayıf da olsa kalbim ümitle dolmuştu. Çok önemli bir şey öğrenmek istiyordum. Dudaklarımı duvara yaklaştırdım ve dayıcığım diye seslendim. Birkaç saniye sonra dayım. Axel yavrum diye cevap verdi. Her şeyden önce aramızdaki mesafeyi hesaplamamız lazım. Bu çok kolay bir şey. Kronometre yanınızda mı? Evet. Kronometreyi elinize alın. İsmimi söyleyin ve aynı anda kronometreye bakın. Sesinizi duyunca hemen cevap vereceğim. Sesimi duyunca tekrar kronometreye bakın. Arada geçen zamanı hesaplayın. Anladım yavrum. Cevabınla sözlerin arasında geçen zamanın yarısı sesimin oraya kadar gelmek için sarf ettiği zamanı gösterecektir. Anladım dayıcım. Hazır mısın? Evet. Öyleyse dikkat et, denemeye başlıyoruz. Kulağımı duvara yapıştırdım. Axel kelimesini duyar duymaz ben de Axel diye tekrarladım ve beklemeye başladım. Dayım iki cevap arasında 40 saniye geçti dedi. Demek oluyor ki ses buradan oraya 20 saniyede gidiyor. Sesin bir saniyede hızı 336 metre olduğuna göre aramızda 6720 metrelik bir uzaklık var demektir. 6720 metre mi? diye mırıldandım. Dayım korkulacak bir uzaklık değil bu dedi. Bu kadarcık yol yürünebilir. Fakat aşağı doğru mu yoksa yukarı doğru mu dayı? Aşağı doğru yürümen lazım. Aksel sebebine gelince şu anda çok geniş bir mağarada bulunuyoruz. Buraya sayısız tüneller açılıyor. İçinde bulunduğun tünelin de bu mağarayla birleşeceğine eminim. Oturduğun yerden kalk. Yürümeye başla. Gerekirse sürüne sürüne ilerle. Dik yokuşlarda aşağıya doğru kayarsın. En sonunda kendini kollarımızın arasında bulacaksın. Hadi yavrum yürümeye başla Aksel. Bu konuşma bana kuvvet ve cesaret vermişti. Dayıma son sözlerimi söyledim. maldık dayıcığım yürümeye başlıyorum. Burasını terk ettiğim andan itibaren seslerimizi duyamayacağız. Şimdilik maldık Yolun açık olsun yavrum cesaretini sakın kaybetme. Hemen hemen 7 kilometre uzakta bulunan dayımla konuşmamız sona ermiş oluyordu. Allah'a şükrettim Eğer beni buraya sevk etmemiş olsaydı belki de dayımla asla konuşma imkanı bulamayacaktım. Bu akustik olayı fizik kanunlarıyla mükemmel izah edilebilirdi. Tünelin şekliyle granit kayaların sesin naklediş kabiliyeti bu hayret uyandırıcı olaya sebep olmuştu. Yani akustik olayına Londra'da St. Paul kubbesinin ilk galerisinde ve Sicilya'da Sirakusa yakınlarındaki taş ocaklarında da rastlanmış olduğunu bir kitapta okuduğumu hatırlıyorum. Bu şekilde düşününce kuvvet ve cesaretim çoğaldı. Dayımın sesi bana kadar ulaştığına göre arada hiçbir engelin bulunmadığı belliydi. Mantıki olarak sesin takip ettiği yolu takip etmekle onların yanına gidebileceğime inanmıştım. Fakat beni düşündüren en mühim nokta kuvvetimin yetişip yetişemeyeceğiydi. Bulunduğum yerden kalktım. Yürümekten çok sürünerek ilerledim. Biraz sonra yol dikleşti. Aşağı doğru süratle kaymaya başladım. Çok geçmeden süratim iyice çoğaldı. Artık bu kaymaktan çok bir düşmeye benziyordu. Bu inişi frenleyecek kuvvetim yoktu zaten. Birdenbire ayağımın yerden kesildiğini hissettim. Bir boşluktan aşağı düşüyordum. Başım sert bir yere çarptı. Yine kendimi kaybettim. Aksel kurtarılıyor. Gözlerimi tekrar açtığım zaman kendimi alacak karanlık bir yerde yatar vaziyette buldum. Dayım üzerime eğilmiş endişeyle bakıyordu. İlk geniş nefes alışımda elimi ellerinin arasına aldı. Gözlerimi açtığım zaman da sevinçle bağırdı. Yaşıyor, yaşıyor. Çok zayıf bir sesle evet diye fısıldadım. Beni kucaklayıp göğsünde sıkan dayım heyecanla yavrum artık kurtuldum dedi. Dayımın bu şefkat ve heyecanı bana iyice tesir etmişti. Onu ilk defa bu kadar heyecanlı ve şefkatli görüyordum. Bu sırada Hans da yanımıza yaklaştı. Dayımla el ele tutuştuğumuzu gördü. Gözlerinde bir memnuniyet ifadesi vardı. Tatlı bir sesle, good dedi. Günaydın Hans, günaydın diye mırıldandım. Sonra dayıma hitaben, neredeyiz diye sordum. Dayım, yarın yavrum, yarın diye cevap verdi. Bugün çok kuvvetsizsin. Başına kompres koydum. Onları yerinden oynatmaman lazım. Uyu yavrum, yarın her şeyi öğrenirsin. Fakat hiç olmazsa hangi gün, hangi saatte olduğumuzu öğreneyim. Bugün pazar, saat gecenin 11'i. Hakikaten kendimi çok zayıf hissediyordum. Gözlerim gayri ihtiyarı kapandı. Bir gece daha istirahat etmek zorunda olduğumu düşündüm ve derhal uyudum. Dört gün süren endişe, korku ve yorgunluk beni bitkin düşürmüştü. Ertesi gün uyandığım zaman etrafıma baktım. Battaniyelerden yapılmış olan yatağım şirin görünüşlü bir mağarada bulunuyordu. Yer yer istelagmitler göze çarpıyordu. Zemin ince kumla kaplıydı. Etrafta meşale veya lamba bulunmamasına rağmen mağara oldukça aydınlıktı. Bu ışık ilerideki geniş bir aralıktan geliyordu. Aynı anda uzak bir mırıltıyı andıran dalga sesleri duyar gibi oldum. Kendi kendime hakikaten uyanıp uyanmamış olduğumu sordum. Acaba hala rüya mı görüyordum? Yahut da şiddetli düşmenin tesiriyle hayali mi duyuyordum. Fakat gözlerimin ve kulaklarımın aldanmadıklarına da emindim. En sonunda bu ışık şu geniş yarıktan sızan gün ışığıdır diye düşündüm. Böylece dalga seslerinin sebebi de kendiliğinden izah edilmiş oluyor. Yüzüme çarpan şu hafif rüzgara deniz kıyılarından başka yerde rastlamak da imkansızdır. Acaba yeryüzüne mi döndük? Dayım seyahatten vazgeçmiş miydi? Belki de yolculuğumuz sona ermiştir. İşte bu şekilde düşünürken mağaradan içeriye dayım girdi. Uyandığımı görünce neşeli bir sesle günaydın Aksel dedi. Artık tamamıyla iyileşmiş olduğum belli oluyor. Yattığım yerde çevik bir hareketle doğruldum. Evet dedim. Çok iyi uyudun yavrum. İyileşmene şaşmamak lazım. Hans'la ben nöbetleşe başucunda bekledik. Böylece iyileşmeni adım adım takip ettik. ''Hakikaten kendimi çok iyi hissediyorum. Vereceğiniz yemeği iştahla yediğimi görünce buna daha çok inanacaksınız. Artık yemek yiyebileceğine ben de inanıyorum. Ateşin düşmüş. Hans yaralarını bilmediğim ilaçlarla sardı. Bu ilaçların sırrını İzlandalılardan başkalarının bildiğini de zannetmiyorum. Hans'ın yanımızda bulunuşu bizim için çok büyük şans oldu. Dayım hem konuşuyor hem de yemek hazırlıyordu.'' Bunları sonsuz bir iştahla yedim. Aynı anda da ona çeşitli sorular soruyordum. Bu konuşmanın sonunda ne kadar büyük bir tehlike atlatmış öğrendim. Tünelin sonuna geldiğim zaman önümde dimdik bir kuyu açılmış. Bunu karanlıkta görmediğim için süratle kuyudan aşağı uçmuşum. Fakat Allah'ın bir lütfuyla benimle birlikte kuyunun bir kısmı da çöktüğü için aşağıya bunların üstüne oturmuş bir halde düşmüşüm. Dayım beni kucağına aldığı zaman her tarafım kan ve yara içindeymiş. Dayım bunları anlattıktan sonra ölmemiş olman şaşılacak bir şey doğrusu dedi. Allah'ın lütfuyla tekrar kavuşabildik. Bundan sonra asla ayrılmayalım. Bir dahaki sefere belki birbirimizi bir daha bulamayız. Heyecanla bir daha birbirimizden ayrılmayalım diye tekrarladım. Bunu söyledikten sonra gözlerimi iri iri açtım. Demek ki yolculuğumu henüz sona ermemişti. Dayım bu halimi görünce merakla. ''Neyim var Aksel?'' diye sordu. ''Size bir soru sormak istiyorum. Söylediğinize göre tamamıyla iyileşmiş durumdayım.'' ''Tamamıyla iyileştin yavrum. Herhangi bir organımda bir arıza yok değil mi?'' E, ''Tabii yok yavrum.'' ''Başımda bir arıza var mı?'' ''Başımda iki tane yara izi var, başka bir şey yok.'' ''Öyle zannediyorum ki düşme neticesinde beynimde bir arıza oldu benim.'' ''Niye böyle düşünüyorsun? Biz yeryüzüne çıkmadık mı?'' ''Yoo hayır.'' O halde delirmeye başladım ben. Zira gün ışığı görünüyor, dalga sesleri duyuyorum. Seni böyle düşündüren şeyler bunlar mı? Evet, bunların sebebini bana izah edebilir misiniz? Bunların sebebini izah etmek imkansızdır yavrum. Fakat sen de görüp anlayacaksın ki jeoloji ilmi henüz son sözünü söylemedi. Birdenbire ayağa kalkarak mağaradan dışarı çıkalım dedim. Aksel? Hayır Aksel olmaz. Açık hava seni rahatsız edebilir. Açık hava mı? Evet rüzgar bir hayli kuvvetli istiyor. Üşüyebilirsin. Fakat kendimi çok iyi hissediyorum ben. Biraz sabırlı olman lazım yavrum. Bu vaziyetteyken kendini üşütmen tehlikeli olabilir. Zaman kaybetmemiz doğru olmaz. Daha önümüzde uzun bir yolculuk var. Uzun bir yolculuk mu? Evet bugün de istirahat et. Yarın sahilden ayrılırız. Sahilden mi ayrılırız? Bu sonuncu sözler beni olduğum yerde sıçratmaya yetmişti. Sahilden ayrılırız ne demek? Dayım bununla neyi kastetmişti? Acaba yer altındaki bir nehir, bir göl ya da bir denizin mi kıyısındaydık? Bir gemi bir limanda demirli mi bulunuyordu? Sonsuz bir merak içindeydim. Dayım beni zorlukla zaptediyordu. En nihayet beni önleyemeyeceğini anlayarak arzularıma boyun eğmek zorunda kaldı. Süratle giyindim. Bir ihtiyat tedbiri olarak battaniyelerden birine sarındıktan sonra mağaradan dışarı çıktım. Abdenbrook Denizi İlk önce hiçbir şey göremedim. Gözlerim kuvvetli ışığa alışık olmadığı için birdenbire kapandı. Tekrar açtığım zaman hayret ve hayranlık içinde kaldım. Ve deniz diye bağırdım. Dayım evet dedi. Lidenbrook Denizi bunu ilk olarak keşfetmiş olmakla övünebilirim. Geniş bir su yığını göz alabildiğine uzanıyordu. Bu bir göl veya deniz olabilirdi. Büyük bir körfezin dibinde bulunuyorduk. Sahil ince bir kumla kaplıydı. Dalgalar rengarenk deniz kabuklarıyla bezenmiş kumsala çarpıp eriyordu. Havaya sıçrayan su zerreleri hafif bir rüzgarın etkisiyle etrafa savruluyordu. Bunlardan bazılarının ıslak temasını yüzümde bile hissettim. Yarım kilometre uzakta sıralanan muazzam kayalar tabi bir mendirek meydana getirmişlerdi. Bu kayalardan bazıları yan yana gelerek denizin ortasına doğru ufak bir yarımada gibi uzanıyordu. Vahşi görünüşlü ıssız bir sahilde bulunuyorduk. Önümüzde uzanan su kitlesi ise hakiki bir okyanustu. Mahiyetini izah edemeyeceğim bir ışık sayesinde etrafımı ve denizin en uzak noktalarını dahi mükemmelen görebiliyordum. Bu aydınlık ne güneşin hayat verici ışıklarına ne de kutbun aylarca devam eden alaca karanlık gündüzlerine benziyordu. Bu sıcaklığı olmayan sert ve parlak bir ışıktı. Herhalde bunun mevşeyi izah edemeyeceğimiz bir elektrik olayına dayanıyordu. Bir okyanusu içine alabilecek kadar kocaman olan bir mağarada bir kozmik olay meydana geliyordu. Gök yani bu muazzam mağaranın kubbesi bulutlardan yapılmış gibi görünüyordu. Aslında bunlar mütemadiyen hareket halinde olan su buharıydı. Bu bulutlarda su zerrelerinin çoğalıp ağırlaşmasıyla bazı günlerde afet şeklinde yağmur yağması gayet doğaldır. Bildiğim fizik kanunlarına göre bu kadar büyük basınç altında suyun buharlaşmaması lazımdı. Fakat burada anlayamadığım bazı tabiat olaylarının olduğu da muhakkaktı. Manzara eşsiz güzellikteydi. En üstteki bulutların arasında meydana gelen elektrik olayları çeşitli ışık oyunlarına sebep oluyordu. Altta kalan kısımlara parlak gölgeler düşüyordu. Bazen iki bulut tabakası arasında çakan şimşeklerin göz kamaştırıcı ışıkları bulunduğumuz yere kadar uzanıyordu. Her tarafa kuvvetli bir aydınlık hakim olmakla beraber bu ışık güneş olmadığı için bir ısıtıcı değildi. Neticede çok güzel manzara bunun tesirili hüzün verici bir hal almıştı. Granit kubbenin ağırlığıyla vücudumun ezildiğini hisseder gibi oldum. Bu kubbe ne kadar muazzam olursa olsun herhangi bir yıldızın dolaşmasına müsait değildi. Mağara kelimesinin bu çok geniş boşluğu anlatmaya yetecek manada olmadığını biliyordum. Fakat arzın kilometrelerce derinliğinde meydana gelen bu muazzam boşluğa uygun bir kelime bulmak da imkansızdı. En önemlisi boşluğun nasıl jeolojik bir olayın sonunda meydana gelmiş olduğunu anlayamamış olmamdı. Acaba dünyanın soğuması buna sebep olabilir miydi? Bazı jeologların hatıralarında çok büyük yeraltı mağaralarından bahsettiklerini biliyordum. Fakat hiçbirisinin bu kadar büyük olduğunu zannetmiyordum. Bütün bu güzelliği sessizce seyrediyordum. Hislerimi anlatmak için uygun bir kelime yoktu. Kendimi uzak yıldızlardan birinde zannediyordum. Böyle yeni hisleri ifade etmek için yeni kelimelere ihtiyaç vardı. Fakat hayalim yeni kelimeler bulmaktan acizdi işte. Sadece seyrediyor, düşünüyor ve hayranlık duyuyordum. 47 gün daracık bir tünelde bir çeşit hapis hayatı yaşadıktan sonra böyle bir manzara ile karşılaşmanın ne kadar ferahlık verici bir şey olduğunu anlatmak kolay değil. Dayım aynı şeyleri daha önceki günlerde hissetmiş olduğu için yanımda sessizce duruyordu. Bütün bu güzelliği kanıksamış gibiydi. En sonunda okşayıcı bir sesle gezinecek kadar kendini kuvvetli hissediyor musun diye sordu. Heyecanla evet dedim bundan daha güzel bir teklif olamazdı. O halde koluma gir de sahilde kısa bir gezinti yapalım. Dayımın koluna girdim ve sahilde ağır ağır yürümeye başladık. Sol tarafta birbirinin üzerine yığılmış gibi görünen sarp kayalar vardı. Bunların arasından çağlayarak akan incecik dereler, kumların arasından geçerek denizde kayboluyorlardı. Bazı yerlerde havaya yükselen beyaz buharlar sıcak su kaynaklarının bulunduğu noktayı belli ediyordu. Bunların arasında Hansbock'ı bulmakta güçlük çekmedi. Sevimli deremiz asırlardan beri kayaların arasından akarak denize karışıyormuş demek. Dayıma... ''Yazık'' dedim. Bundan sonraki yolculuğumuzda hansbaktan uzakta kalacağız. ''Biz de başka bir derenin suyunu içeriz'' dedi. Bu cevabı biraz nankörce bulmakla beraber sesimi çıkartmadım. Aynı anda gözlerime hayalimden dahi geçirmediğim bir şey çarptı. 500 adım ileride sahilin eski bir dönemecinde çok yüksek ve sık bir orman vardı. Ağaçları normal büyüklükte, geometrik kenarlı, muntazam birer şemsiyeye benziyorlardı. Bir hayli sertçe esen rüzgar bu ağaçların dallarını kıpırdatmıyordu. Taşlaşmış birer selvi gibiydiler. Adımlarımı sıklaştırdım. Bu ağaçları yakından görmek istiyordum. Şimdiye kadar kitaplarda rastladığım ağaç cinslerinden hiçbirisine benzemiyorlardı. Yanlarına yaklaştığımız zaman hayretim hayranlıkla yer değiştirdi. Yeryüzü ürünlerinden biriyle karşı karşıyaydım. Dev yapılı bir yeryüzü ürünü. Dayım hislerimi anlamış gibi bir mantar ormanı dedi. Fakat bu ormanın ağaçları mantardan ibaret değildi. Biraz ileride devleşmiş fujerler, lepidodandronlar göze çarpıyordu. Dayım hayret verici fevkalade harikulade diye bağırıyordu. İşte dünyanın ikinci devrine, değişme devrine ait bütün bitkiler. Zamanımızda bahçelerimizde cüceleşmiş gördüğümüz ağaçlar. Bak Aksel, sen de hayran olmuyor musun? Hangi doğa profesörü böyle mükemmel bir göz ziyafetine davet edilmiştir? Haklısınız dayıcığım, Allah dünyanın kuruluş günlerine ait bitkileri bizim görmemiz için buraya saklamış gibi değil mi? Pekala şu koleksiyona ne dersin Aksel? Hayretle sordum. Ne koleksiyonu dayıcım? Dayım ayağının ucuyla her tarafa dağılmış olan kemik parçalarını gösterdi. Havaya bakmaktan bunları göremiyorsun dedi. Merakla bu kemiklere baktım ve heyecanla tufandan evvelki devirlere ait hayvan kemikleri dedim. İşte bu mastodontun alt çene kemiği. Bu da bir dinoteryumun azı dişleri. Bakın bu da bir megaterium kanın ayak kemiği. Haklısın dayıcım. Burada hakiki ve paha biçilmez bir koleksiyon var. Bu kemiklerin buraya tufanla sürüklenmiş olmaları imkansız. Bu hayvanlar bu denizin kenarında yaşamış ve ölmüşler. Bakın biraz ileride hiç bozulmamış iskeletler de var. Dayım itiraz etmek istedi. Bununla beraber, evet ben de bu dört ayaklı hayvanların bulunuşlarının sebebini anlayamıyorum. Çünkü ilk hayvanlar ikinci devrede yaşamışlar. Bu devrede alivyonlarla arazinin tortu tabakaları meydana gelmiş olup erime halindeki kayaların yerini tutmuştur. Bunun bir tek cevabı vardır Aksel. Gördüğün bu arazi bahsetmiş olduğun tortu tabakalarından meydana gelmiştir. Böyle bir şey kabul etmek imkansız dayıcım. Bu kadar derinlikte tortu tabakasına rastlanır mı hiç? Buna inanmak zorundasın yavrum. Bu olayı jeoloji ilmi mükemmelen izah eder. Bir zamanlar dünyanın yüzü elastiki bir kabukla kaplıydı. Ani bir çöküntüyle bu gördüğün tortu tabakası başka bir tabakayla yer değiştirmiş olabilir. Haklı olabilirsiniz. Fakat bu teoriniz doğruysa kemiklerini gördüğümüz dev hayvanlardan birkaçının bu civarda yaşamakta olmadığını kim iddia edebilir? Bu sözlerden sonra korkuyla etrafıma bakındım. Fakat ta ufka kadar hiçbir canlı yaratık göremedim. Bir hayli yorulmuştum. Yüksekçe bir kayanın üstüne oturarak manzarayı seyretmeye koyuldum. Bu sırada tatlı bir Meltem yüzümü okşuyordu. Gözlerimi ufkun çeşitli noktalarında gezdirirken çeşitli düşüncelere saplanmış bulunuyordum. Acaba bu deniz nerede son buluyordu? Bunun üzerinde yapacağımız bir seyahat bizi nereye kadar götürürdü? Karşı sahilleri görebilir miydik? Dayım bu sorularla meşgul olmuyor gibi görünüyordu. Başarıya ulaşacağından emin bir hali vardı onun. Bense hem merak ediyor hem de endişe duyuyordum. Kayanın üstünde bir saat kadar dinlendikten sonra geriye döndük. O geceyi garip his ve düşüncelerin altında kalarak derin bir uykuyla geçirdim. Hans bir sal yapıyor. Ertesi sabah tamamıyla iyileşmiş bir halde uyandım. Yapacağım bir banyonun saatime çok iyi geleceğini düşünerek birkaç dakika denize girdim. Döndüğüm zaman yemeğimi daha iştahla yedim. Hans'ın taze su kullanıp da hazırladığı yemeğimiz her zamankinden daha değişik ve iştah açıcı oldu. Yemeğin üstüne içtiğimiz bir bardak sıcak kahve hepimizin moralini yükseltti, neşelenmemize sebep oldu. Karnımız iyice doyduktan sonra dayım, Met ve cezir vakti geldi dedi. Bu olayı kaçırmayalım. Hayretle Met cezir mi dedim. Gayet tabii. Ayın ve güneşin tesiri buralara kadar uzanır mı? Neden olmasın? Cisimler bütünleriyle kainata hakim olan kanunlara tabidirler. Şu gördüğün su kitlesinin de aynı tabiat kanunundan dışarı çıkabileceğini zannediyorsun? Satına tesir eden muazzam hava basıncına rağmen suların yükseldiğini göreceksin. Gel bu fırsatı kaçırmayalım. Gidip bakalım. Dayımın teklifine uyarak dışarı çıktık. Ayaklarımız ince kumlara gömülerek sahile kadar indik. Sular yavaş yavaş kumsala ilerliyordu. Heyecanla bakın diye bağırdım. Deniz yükselmeye başlıyor. Evet Aksel köpükler aralandığı zaman dikkat et. Suların nasıl süratle yükseldiğini daha iyi görürsün. Sular 3 metre kadar yükselecektir. Acaba bu denizde hayat var mı? Şimdilik bu soruna... Kesin bir cevap veremeyeceğim yavrum. Bunu anlamak o kadar güç olmasa gerek. Bir olta yaparız, denize atarız, balık varsa gelir. Merak etme Aksel, bunu da deneyeceğiz. Bu alemin bütün sırlarını ben de öğrenmek istiyorum. Şimdiye kadar sormayı unuttuğum bir soru var dayıcım. Şu anda neredeyiz biz? Yatay olarak İzlanda'dan 1400 kilometre uzaktayız. Hesaplarınızda yanılmış olmayın siz? Yanılma payım 1 veya 2 kilometreden öteye geçmez. Pusula yine güneydoğuyu mu gösteriyor peki? Evet fakat 19 derece 42 saniye batıya meyletmek şartıyla. Yalnız garip bir olay dikkatimi çekti. Pusulanın ibresi yatay olarak durmuyor. Hafifçe yukarı kalkıyor. Hmm, demek oluyor ki manyetik alan yer kabuğuyla bulunduğumuz yer arasında kalıyor. Ben de öyle düşünüyorum. Bana göre tam kuzey kutbuna girmiş olsaydık pusulanın ibresi aşağıya doğru giderdi. Heyecanla işte böylece bilimsel gerçeklerden birisini daha yerinde tetkik etmiş olduk dedim. Dayım sakince ilim eksereye yanlışlarla doludur dedi. Fakat bu yanılmalar insanları adım adım doğruya götürür. Ne kadar derindeyiz peki? 140 kilometre. Şu anda İskoçya'nın dağlık bölgesinin altındayız o zaman öyle mi? Evet yavrum. Yeni projeleriniz nedir dayıcım? Yeryüzüne dönecek miyiz acaba? Geriye dönmek mi? Asla yolculuğumuza devam edeceğiz biz. Şu ana kadar düşündüklerimizin tersiyle karşılaşmadık. İyi yol takip ettiğimiz belli. Ha, denize mi dalacağız acaba? Hayır karşı kıyıya geçeceğiz. Orada deliye inebilecek başka bir yol bulacağımızdan eminim. Deniz yolculuğunun ne kadar süreceğini tahmin ediyorsunuz dayıcım? Karşı sahilin buraya 80 veya 100 milden daha uzak olabileceğini zannetmem. Hiçbir bilgiye dayanmadığına göre bunu nasıl tahmin ettiniz acaba? Ben de senin gibi düşünüyorum Aksel. Bunun için de vakit kaybetmeden denize açılmak istiyorum. Gayrı ihtiyari gözlerimle etrafta bir gemi aradım. Göremeyince ha, bizi götürecek gemi nerede diye sordum. Yok gemiyle gitmeyeceğiz. Sağlam ve mükemmel bir salla gideceğiz. Salla mı diye bağırdım. Bu imkansızlık içinde bir sal yapmak da gemi yapmak kadar zordur. Buna rağmen etrafta böyle bir şey göremiyorum. Görmeye çalışacağına duymaya çalışsam daha iyi olur. Çekiş seslerini duymuyor musun? Eğer duymuş olsaydın Hans'ın şu anda çalıştığını anlardın. Hans sal mı yapıyor? Evet. Ağaçları baltayla mı kesti? Böyle bir şeye hiç ihtiyaç hissetmedi. Ağaçlar hazır durumdaydılar. İstersen gel gidip bakalım. Dayımın peşine takılarak yürümeye başladım. 15 dakika sonra Sarp bir kayalığa dönünce Hans'la burun buruna geldik. Kumsalda yarı yarıya bitmiş bir sal duruyordu. Biraz ilerisinde de koskoca bir gemiye yetecek kadar dalları yontulmuş ağaç gövdesi vardı. Perak'la sordum. Bu ağacın cinsi nedir? Bunların arasında kuzey ülkelerinde rastlanan büyük çam cinslerinden var. Fakat hepsi de deniz suyunun tesiriyle madenleşmiş halde. İnanılacak gibi değil. Bunlara sürtan brandür denir. Yani bir çeşit fosilleşmiş ağaçtır bunlar. O halde bunlar liyit gibi sertleşmiş oldukları için suyun üstünde yüzemezler. Fosilleşme tamamlanmış olsaydı bu söylediklerin doğru olurdu fakat bunlar henüz fosilleşmenin başlangıcında. Bunları söyleyen dayım bu odunlardan birini alarak denize fırlattı. Düşmenin tesiriyle suya batan odun parçası kısa bir süre sonra dalgaların arasında yüzmeye başladı. Dayım şimdi inandın mı dedi. Evet inandım. Ertesi akşam Hans'ın becerikliliği sayesinde sal bitmişti. 3,5 metre boyu 2 metre genişliği vardı. Sürtün brandür kalaslar sağlam iplerle mükemmel surette birbirlerine bağlanmışlardı. İzlandalı'nın ustalığı burada da kendini belli etmişti. Salın üstü dümdüzdü. Denize atınca mükemmel şekilde yüzmeye başladı. Yeraltı denizinde yolculuk. 13 Ağustos sabahı erkenden uyandık. Yolculuğumuza daha süratli ve daha az yorucu bir vasıta ile devam edecektik. Hans bastonları birleştirerek salın ortasına bir yelken direği dikmiş. Buna battaniyelerden birini gererek mükemmel bir yelken yapmıştı. İpler de çok sağlam oldukları için korkmadan yolculuğumuza devam edebilirdik. Saat tam altıda dayım hareket işaretini verdi. Yiyecekler, eşyalar, aletler, silahlar ve yetecek kadar su sala yüklenmişti. Hans salın arkasına yerleştirdiği bir dümenle bu... İlkel nakil vasıtasına istediği manevri verebiliyordu. Hans dümene geçti. Salı sahile bağlayan ipi kestim. Yelken ayarlandı. Süratle kıyıdan uzaklaştık. Körfezden dışarı çıkacağımız sırada dayım buraya isim vermek istedi. İleride yapacağı haritanın kusursuz olması için bu konuya önem veriyordu. Bu arada ismimi körfeze vermek için ısrar etti. Ben de Groben ismi daha uygun olur dedim. Dayım bu teklifimi memnuniyetle kabul etti. O andan itibaren terk etmiş olduğumuz körfezin ismi Groven olarak not defterine geçmişti. Böylece ben de nişanlıma karşı olan görevimi yapmış oldum. Rüzgar kuzeyden doğuya doğru esiyordu. Rüzgar arkamızı alarak süratle ilerliyorduk. Havanın yoğunluğu çok olduğu için yelkene çarpan rüzgarın tesiri de o kadar kuvvetli oluyordu. Bir saat sonra dayım süratimiz hakkında düşüncelerini açıkladı. Bu süratle ilerlemeye devam edecek olursak 24 saatte 80 mil yol kat ederiz. Böylece yarın sabah sahile ulaşacağız. Dayımın bu sözlerine cevap vermedim. Salın burnuna yerleştim. Groben körfezinden her an biraz daha uzaklaşıyorduk. Önümüzde bütün genişliğiyle deniz göz alabildiğine uzanıyordu. Tepemizde süratle dolaşan bulutlar denizin satını zaman zaman gölgeliyorlardı. Böylece etrafımızda çeşitli ışık oyunları oluyordu. Çok geçmeden hiçbir tarafta kara parçası görünmez oldu. Herhangi bir nirengi noktası olmadığı için salın arkasında beyaz köpüklü iz olmasa olduğumuz yerde durduğumuzu zannedecektik. Öğleye doğru sal, denizin üstünü kaplayan dev yosunların arasına girdi. Okyanuslarda kökleri birkaç kilometre derinde olan dev yosunların bulunduklarını duymuştum. Bu yosunlar gemilerin ilerlemesine engel olurlarmış fakat yeryüzündeki yosunlardan hiçbirinin bu kadar büyük olabileceğini zannetmiyorum. Salımız 100 metre uzunluğunda yosunların arasında yol almaya başlamıştı. Bu yeşil kurdeleleri seyretmekle oyalanıyordum. Saatlerce yol aldığımız halde bu yosunlardan kurtulamadık. Bunları seyrederken dünyanın dev bitkilerle bezenmiş ilk devrelerini düşündüm. En sonunda gece oldu. Fakat ışık durumunda hiçbir değişiklik olmadı. Böylece bu aydınlık hakkındaki teorilerimin doğruluğu bir kere daha ispatlanmış oluyordu. Yemekten sonra yelken direğinin dibine uzandım. Çok geçmeden renkli ve hareketli rüyalar görerek derin derin uyumaya başladım. Hans dümende heykel gibi oturuyor, salı idare ediyordu. İşin aslına bakacak olunursa salı idare edilmeye ihtiyacı yoktu. Devamlı olarak aynı yönden esen rüzgar, salı aynı istikamette tutuyordu. Groben körfezinden ayrıldığımız andan itibaren dayım not tutma işini bana yüklemişti. Bu arada enteresan olarak gördüğüm olayları rüzgarın yönünü, süretini, kat edilen yolun uzunluğunu dikkatle kaydettim. Deniz yolculuğumuz hakkında bilgi vermek için tutmuş olduğum notları yazacağım. 14 Ağustos Cuma Rüzgar kuzeybatıdan değişmeden esiyor. Sal düz bir çizgi üzerinde süratle ilerliyor. Kara rüzgar altında. 80 mil uzakta kaldı. Ufukta hiçbir şey görünmüyor. Işığın durumunda hiçbir değişiklik olmadı. Hava güzel. Yani bulutlar çok yüksek dolaşıyorlar. Isı artı 32 santigrat derece. Öğlein Hans bir ipin ucuna iğne takarak denize sallandırdı. İğnenin ucuna yem olarak ufak bir et parçası koydu. İki saat süreyle denizden hiçbir şey alamadı. İçimizde bir inanç belirmişti. Bu sularda hayat yoktu. Fakat bir süre geçtikten sonra olta şiddetle sarsıldı. Hans oltayı yukarı çekti. Ucunda bir balık vardı. Dayım heyecanla bir balık diye bağırdı. Ben de ufak bir mersin balığı diye dayımın sözlerini tamamladım. Dayım balığı eline alıp dikkatle inceledi ve benimle aynı fikirde olmadığını söyledi. Bu balığın başı yassı, gövdesinin alt kısmı yuvarlak. Ön tarafında ise kemik gibi sert pullar vardı. Ağzında dişleri yoktu, göğüs yüzgeçleri gelişmiş olup kuyruğu yoktu. Bu balık mersin balığı sınıfından olmakla beraber ondan ayrılan birçok özelliğe sahipti. Dayım uzun bir incelemeden sonra bu kazılarda fosillerine rastlanan nesli tükenmiş bir balık cinsidir dedi. Dayımın bu alandaki bilgisine inandığım için yanılmadığına emindim. Buna rağmen hayretimi gizleyemeyerek nasıl diye bağırdım. Yakaladığımız bu balık dünyanın ilk devrelerindeki denizlerde yaşayan bir balık cinsimi şimdi? Evet Aksel, ilim alanında önemli bir buluş yapmış bulunuyoruz. Kendi kendimizi tebrik etmeliyiz. Tam olarak cinsini söyleyebilir misiniz? Evet Aksel. Bu Ganoid sınıfının Sefelaspit ailesinden Pterixis cinsi bir balıktır. Fakat bunun önemli bir özelliği var. Gözleri görmüyor Aksel. Kör mü? Sadece kör değil, görme organından tamamıyla mahrum bulunuyor. Balığa ben de dikkatle baktım. Dayımın haklı olduğunu kabul etmek zorunda kaldım. Fakat içimde de bir şüphe vardı. Bu körlük yakaladığımız balığın şahsına has bir özellik olabilirdi. Diğer bir deyimle aynı cinsten başka balıklar kör olmayabilirlerdi. Ama bu düşüncemi de dayıma açıklamadım. Oltaya yem taktıktan sonra denize sallandırdık. Bu deniz herhalde balık yatağıydı. İki saat içinde pek çok sayıda Pterictis ve yine nesi tükenmiş bir balık cinsi olan diptorit yakaladık. Hepsi de görme organından mahrumdu. Bu av yiyecek stoku bakımından bir hayli işimize yaradı. Sonuç olarak bu denizin cinsi tükenmiş balıklarla dolu olduğunu anlamış bulunuyorduk. Bu sırada içime garip bir şüphe düştü. Acaba dünyanın kuruluş devresine ait deniz canavarlarından bazıları bu sularda yaşamıyorlar mıydı? Bu şüpheyle harekete geçerek dürbünümü denizin satında dolaştırmaya başladım. Fakat hiçbir canlı yaratığa rastlamadım. Belki de karalara çok yakın olduğumuz için bu canavarlarla rastlaşmamıştık. Daha sonra gözlerimi yukarıya kaldırdım. Belki de dünyanın ilk devirlerine ait uçan dev yaratıklardan bazıları bulutların arasında dolaşıyordu. Bu deniz onların beslenmeleri için her şeye sahipti. Fakat bu şüphemde boşa çıktı. Gözlerim hiçbir canlı yaratığa rastlayamadı. Bununla beraber hayalim paleontoloji ilminin teorilerine dalarak makine gibi çalışmaya başladı. Gözlerim açık olmasına rağmen rüya görüyordum. Dalgaların arasında... Tufandan önceki devirlere gittim. Bu halin ne kadar devam ettiğini hatırlayamıyorum. Dayımın sesiyle ayıldım. Neyim var Aksel? İri iri açılmış gözlerim dayımın gözlerine dikildi. Fakat dayımı göremiyordum. Dayım, dikkat et Aksel denize düşeceksin dedi. Aynı anda da Hans'ın kuvvetli elini omzumda hissettim. O olmasaydı rüyanın tesiriyle muhakkak denize yuvarlanırdım. Tufandan önceki devirlere ait canavarlar. 15 Ağustos Cumartesi Deniz monoton manzarasını muhafaza ediyor. Henüz hiçbir kara parçası göremedik. Ufuk sonsuzluklara doğru uzanıyor gibi. Kafamın içi bir gün önceki rüyanın izleriyle doluydu. Dayım benim gibi rüya görmedi ama neşesi kaçmış durumda. Dürbünüyle ufku mütemadiyen tarıyor. Kollarını göğsünde çaprazlıyor, kaşları çatık. Dayımın eski haline döndüğünü fark ediyorum. Yine eskisi gibi sabırsız ve öfkeli. Her olay gibi bunu da not defterine kaydediyorum. Onu bu katı halinden kurtarmak için başımdan büyük bir kazanın geçmesi gerekti. Fakat iyileştikten sonra eski haline geri döndü. Acaba tekrar neden öfkeleniyor? Yolculuk çok iyi şartlar içinde geçmiyor mu? Sal şikayet edilmeyecek bir süratle ilerlemiyor mu? Dayanamadım sordum. Neyiniz var dayıcığım? Endişeli görünüyorsunuz. Endişeli mi? Asla. O halde sabırsızsınız. Sabırsız olmamak mümkün mü? Fakat salın süreti mükemmel değil mi? Bunun hiçbir önemi yok Aksel. Salın süretinden şikayetçi değilim ben. Denizin büyüklüğünden şikayetçiyim. O anda dayımın bir konuşmasını hatırladım. Karşı sahilin 80 veya 100 mil uzunluğunda olduğunu tahmin etmişti. Halbuki bu tahminin 3 misli yol kat etmiştik. Hala güney sahilleri görünmemişti. Kısa bir süre sessizlikten sonra gayemizden ayrılmış bulunuyoruz diye fikrini açıkladı. Bu seyahati arzın merkezine ulaşmak için tertip ettik. Derinlere inmeliyiz. Düz yolculuk beni tatmin etmiyor. O kadar uzaktan bir yeraltı gölüne gezinmek için gelmedim ben. Boşuna vakit kaybediyoruz burada. Dayım bu yolculuğa bir eğlence gezisi nazarıyla bakıyordu. Dilimin ucuna gelen sözlere engel olamadım. Saknus Sem'in takip etmiş olduğu yoldan ayrılmış değiliz ki dayı. İşte bütün mesele burada ya. Acaba Saknussem'in Sem'in takip etmiş olduğu yolu mu takip ediyoruz? Saknus Sem de bu deniz yolculuğunu yaptı mı? Hans Bakı kendimize kılavuz seçmekle büyük bir hataya mı düştük yoksa? Fakat buraya kadar gelmekle zararlı sayılmayız ki yeryüzünde hiçbir bilginin görmediğini görmüş olduk. Bunların hiçbirisi önemli değil Aksel. Bu yolculuğa bir gayeye ulaşmak için çıktım. Hedefime ulaşmadıkça içim rahat etmeyecek benim. Dayımı öfkelendirmemek için sustum. Ne yaparsam yapayım sabırsızlığını önleyemeyeceğimi anladım. Saat 6'da Hans ücretini istedi. Dayım anlaşmaya uyarak İzlandalı'ya bir haftalık ücretini ödedi. 16 Ağustos pazar. Kayda değer yeni bir şey yok. Rüzgar hafifçe sertleşti. Uyandığım zaman ilk işim ışığı kontrol etmek oldu. Elektrik olayının birdenbire ters bir şekil alıp her tarafın koyu bir karanlığa gömülmesinden korkuyordum. Fakat endişem yersiz çıktı. Işık bir gün önceki parlaklığını koruyordu. Salın gölgesi sularda menevişleniyordu. Bu denizin sonsuzluğuna ben de inanmaya başlıyorum. Atlas okyanusundan daha büyük olabilir burası. Şu anda aksini iddia edemeyiz işte. Dayım sık sık İskandil sallandırıyor... 200 kulaçlık sağlam bir ipin ucuna en ağır kazmalardan birini bağlayarak basit bir iskandil yaptı. Bütün uğraşlarına rağmen dibini bulamadı. İskandili yukarı çekmek çok zor oluyordu. Son olarak iskandili yukarı çektiğimizde Hans bana kazmanın üzerinde bazı derin izler gösterdi. Kazmanın demir kısmı iki sert cisim arasında kalıp ezilmiş gibi görünüyordu. Kılavuzun yüzüne soru dolu gözlerle bakıyordum. Bana, ''Tander'' diye cevap verdi. Ne dediğini anlamıyordum. Dayıma döndüm. O kadar dalgındı ki onu uyandırmamayı tercih ediyordum. Tekrar İzlandalı'nın yanına dönüyordum. Hans parmağını dişlerin arasına götürüp ısırıyor şaşkın bir tavırla diş izleri diye mırıldanıyordum. Ve bir kere daha kazmayı dikkatle tetkik ediyordum. Evet bu izler diş izlerinden başka bir şey değil. Fakat demirin üzerinde iz bırakacak sertlikle dişleri düşünmek bile istemiyordum. Acaba bir gün önce... Gözü açık olarak gördüğüm rüyadaki canavarlardan biri mi ısırdı bu kazmayı? O andan itibaren gözlerimi denizin yüzünden ayıramaz oldum. Bütün gün aynı endişeli düşüncelerin etkisindeydim. Artık birkaç saatlik bir uykuda sükunete kavuşuyordum. 7 Ağustos Pazartesi Senelerce önce okumuş olduğum kitaplardaki bu canavarlara ait bilgileri hatırlamaya çalışıyordum. Bu hayvanlar dünyanın ikinci jeolojik devrinde yaşamışlardı tabiat onlara kusursuz organlar vermişti. Buna ilave olarak dev yapılıydılar. Sonsuz denecek derecede kuvvetliydiler. Zamanımızdaki timsahlar o devrin aynı sınıfa dahil hayvanları arasındaydı. Yalnız timsahlar onlarla mukayese bile kabul etmezdi. Şimdiye kadar hiçbir insan onları canlı olarak görmedi. İnsanların dünyaya gelişlerinden 10 asır önce yaşamışlardı. Ancak fosillerini tanıyabilirdiniz. Hamburg'daki müzede bu hayvanlardan birinin iskeletini görmüş olduğumu hatırlıyorum. Yoksa şimdi aynı hayvanın canlısını mı görecektim? İmkansız bir şey bu. Bununla beraber kazmanın demiri üzerindeki izleri başka nasıl izah edebiliriz? Bu izler derin ve koniktiler. Korkuyla denizin satına bakıyordum. Bu canavarlardan birinin sala saldırmasından şiddetle endişe ediyordum. Dayım da kazmayı inceledi. Yüzünün ifadesinden düşüncelerimi paylaştığını anlıyordum. O da gözleriyle denizin yüzünü dikkatle tarıyordu. Öfkeyle içimden sersem adam diye geçiriyordum. Denize İskandil sarkıtmak da ne oluyordu? Derinlerde dolaşan bir canavarın rahatını kaçırıp dikkatini çekmiş oldu işte. Üzerimize saldırmazsa çok iyi ile silahları gözden geçiriyordum. Hepsinin de mükemmel vaziyette olduğunu görerek biraz ferahladım. Dayım bu hareketimi görüyor ve aynı fikirde olduğunu belli ediyordu. İşte denizin yüzünde kuvvetli bir dalgalanma oldu. Tehlike çok yakınımızda. Dikkatli olmak lazım. 18 Ağustos, salı. Akşam oldu. Daha doğrusu uykudan gözlerimiz kapanmaya başladı. Bu sürekli aydınlıkta akşamın olduğunu ancak kronometremizle göz kapaklarımızın ağırlaşması belli ediyordu. Hans yine dümende o nöbetteyken uyuyorum. İki saat sonra şiddetli bir sarsıntıyla uyanıyorum. Sal büyük bir dalga ile havalanarak 40 metre uzağa savruluyor. Dayım heyecanla bağırıyor. Ne oldu karaya mı oturduk? Hans 500 metre uzakta zaman zaman dalıp çıkan bir karartıyı parmağıyla işaret etti. Ben de bakıyor ve korkuyla bağırıyordum. Dev bir domuz balığı. Dayım evet diyor. Yanında da korkunç büyüklükte bir deniz kertenkelesi. Dehşete kapılarak tekrar aykırıyorum. Biraz ileride de dev bir timsah. Kocaman ağzını görüyor musunuz? Dişleri kazmadan çok daha büyük. Bakın şimdi denize dalıyor. Dayım heyecanla şurada da bir balina var muazzam yüzgeçlerini görüyor musunuz? Havaya fışkırttığı sulara bakın. Hakikaten sular iki sütün halinde çok yükseklere kadar çıkıp tekrar denize dökülüyordu. Bu deniz canavarlarının karşısında heyecan, şaşkınlık ve korkuyla taşlaşmış durumdayız. Hepsi de hayalimizden dahi geçirmeye cesaret edemeyeceğimiz büyüklükte. Bunlardan birisi tek bir diş darbesiyle salı paramparça eder. Hans Dümen'i rüzgara karşı çevirmeye çalışıyor, tehlikeli bölgeden süratle uzaklaşmak istiyor. Fakat kaçmaya çalıştığımız tarafta başka canavarlar beliriyor. Dev bir deniz kaplumbağası korkunç büyüklükte bir deniz yılanı. Her birinin boyu en az 10 metre. Kaçmak imkansız. Bu sonuncular süratle birbirlerine sokuluyorlar. Birbirlerinin etrafında hızlıca dönüyorlar. Tüfeklerden birini elime alıyorum. Acaba kurşun onların derisine tesir eder mi? İkisinin de vücudu kemikten daha sert kabuklarla kaplı. Korkuyla üçümüzün dilleri tutulmuş vaziyette. Bütün canavarlar denize daldılar. Ortada timsahla deniz yılanı kaldı. İşte birbirlerine yaklaşıyorlar. Ateş etmek istiyorum Hans bana engel oluyor. İki canavar salın 200 metre uzağından süratle geçiyor ve birbirlerine saldırıyor. Bizi görecek halde değiller. İşte mücadele başladı. Saldan 600 metre uzaktalar. Boğuşmayı bütün teferruatıyla takip ediyoruz. İki canavarı seyrederken diğerlerinin de boğuşmaya katılacaklarından korkmaya başlıyorum. Nitekim arada sırada bunlardan birkaçının başı suyun üstünde görünüp kayboluyor. Bunları Hans'a gösteriyorum. Başını hayır anlamında sallayarak tıva diyor. Dayım tercüme ediyor. Yalnız ikisinin mücadele edeceğini söylüyor. Dayım mücadeleyi dürbünle takip ediyor ve heyecanla bağırıyor. Hakkı var Hans'ın. Canavarlardan birinin burnu deniz domuzunun burnu. Başı deniz kertenkelesinin başı, dişleri timsah dişleri. Bu görünüşü bizi yanılttı. Bu tufandan önceki devre ait en korkunç hayvanlardan biri. Bu iki... Bu iki iktiozorus'ten başka bir şey değil. Pekala öteki ne? İkincisi de kaplumbağa kabuğu içinde bir deniz yılanı. Bir pleziorus. Hans'ın haklı olduğunu ben de kabul ediyorum. Denizin satını sadece iki hayvan dalgalandırıyor. Bunların birbirleriyle ezeli iki düşman oldukları belli. İkisi de birbirinden korkunç. Bulunduğum yerden Iktozorus'un kanlı gözlerini görebiliyorum. Bu gözlerin her biri insan başı büyüklüğünde. Çok süratle hareket edebiliyor. Boyu en aşağı 30 metre. Ağzı korkunç büyüklükte. Doğa bilimleri bilginlerine göre en az 180 dişi olması lazım. Diğeri de korkunçluk bakımından ondan geri kalmıyor. Birbirlerine öfkeyle saldırıyorlar. Meydana gelen dalgalar sala kadar ulaşıyor. En az 20 defa devrilme tehlikesi yaşıyoruz. Bu sırada korkunç sesler duyuluyor. Bazı gövdeler birbirine karışıyorlar. Birini diğerinden ayırt etmek imkansız. Galip gelecek olanın çılgınca hareketlerinden de endişe duyuyorum. Aradan 1-2 saat geçiyor. Mücadele bütün hızıyla devam ediyor. Canavarlar zaman zaman sala yaklaşıp uzaklaşıyorlar. Parmaklarımız silahların tetiklerinde ateş etmeye hazır vaziyette bekliyoruz. Birdenbire canavar da suya doluyor, Görünmez oluyor. Bu sırada denizin ortasında bir girdap meydana geliyor. Acaba kavga denizin derinliklerinde mi devam edecek? İşte Plesiosaurus denizin üstüne fırlıyor. Canavarın ölüm derecesinde yaralı olduğu belli. Sırtındaki kaplumbağa kabuğunu göremiyorum. Uzun ve kanlı boynu suyun üstünde çırpınıyor. Hepimiz ıslanıyoruz. Bu çırpınma uzunca bir süre devam ediyor. En sonunda canavarın hareketleri yavaşlıyor ve duruyor. Denizin satında kımıldamadan yatışından öldüğünü anlıyoruz. Acaba öteki canavar nereye gitti? Tekrar görünecek mi? Belki denizin altındaki yuvasına dönmüştür. Suyun üstüne bir daha çıkmadı. Aksel Adası 19 Ağustos Çarşamba Kuvvetle esen rüzgar bizi süratle dövüş alanından uzaklaştırdı. Hans her zamanki gibi dümende, canavarların boğuşmasıyla devamlı düşüncelerinden kısa bir süre ayrılmış olandayım, eski sabırsız ve dalgın görünüşüne büründü. Gözlerini ufuk çizgisinden ayıramıyordu. Yolculuk eski monotonluğuna tekrar kavuştu. Enteresan bir olay olmadığı için hiçbir şey yazamıyorum. 20 Ağustos Perşembe ''Rüzgar bugün değişik yönlerden esiyor. Saatte sekiz mil süratle ilerliyoruz.'' Öğleye doğru çok uzaklardan bir gürültü duyuldu. Bu olayın sebebini izah edemeden olduğu gibi kaydediyorum. Bu gürültü devamlı bir uğultu halinde kulaklarımıza yansıyor. Dayım, ''Uzakta bir kayalık veya adacık var galiba.'' diyor. Bu gürültü dalgaların çarpıp kırılmasından meydana geliyor olmalı. Hans direğin tepesine tırmandı fakat hiçbir şey göremedi. Ufukta en ufak bir leke bile yok. Gürültüyü duyduğumuz andan itibaren aradan 3 saat geçti. Bu gürültü bir şelalenin çıkardığı uğultuya benziyor. Ben benzetişi dayıma tekrarladım. Kabul etmedi. Fakat aldanmadığıma eminim. Acaba ufuk çizgisini kaplayan genişlikte bir şelaleye doğru mu gidiyoruz? Eğer hakikat düşündüğüm gibi ise kurtuluş ihtimalimiz yok demektir. Aradan zaman geçtikçe uğultu daha kuvvetli işitiliyor. Fakat görünürlerde hiç kimse yok. Acaba bu uğultu denizden mi yoksa bulutlardan mı geliyor? Gözlerimi yukarıya kaldırıp bulutların arasını araştırıyorum. Gök tamamıyla sakin. Bulutlar hareket etmiyorlar. Bu takdirde uğultunun sebebini başka bir yerde aramak lazım. Ufuk çizgisine dikkatle bakıyorum. Denizin satığında en hafif bir buharlaşma dahi yok. Eğer deniz başka bir çukura dökülüyorsa, akıntının süreti çoğaltması gerekir. Bu da bize gerçeği önceden haber verir. Salın civarına bakıyorum, hissedilmeyecek kadar az bir akıntı var. Denize attığım şişe yerinden kımıldamıyor bile. Saat 4'e doğru Hans tekrar direğe tırmandı. Orada ufka dikkatle bakıyor ve gözleri bir noktaya takılıyor. Dayım, Hans bir şey gördü diyor. Ben de dayımla aynı fikirdeyim. Bu sırada Hans'ın sesi duyuluyor. Der nere? Dayım tercüme ediyor. Orada. Sonra dürbünüyle Hans'ın işaret ettiği tarafa bakıyor ve Evet diyor. Ne görüyorsunuz? Dalgaların arasında geniş bir yeşillik görünüyor. Acaba yeni bir deniz canavarı mı? Belki de. Öyleyse dümeni batıya çevirelim. Bu canavarların ne kadar tehlikeli olduğunu gördük. Dayım sükunetle yolumuzu değiştirmeyelim diye cevap veriyor. Hans'a bakıyorum. Dümeni demir gibi pençesiyle sıkı sıkı tutmuş. Rotamızdan bir milimetre dahi sapmıyor. Ne olduğunu anlayamadığımız karaltı bizden şimdilik 30 mil uzakta. Bununla beraber havaya fışkıran suları bulunduğumuz yerden mükemmelen görebiliyoruz. Bu eğer bir canavarsa şimdiden kaçmak yerinde olur. Fakat buraya kadar tedbir kaidelerine riayet etmek için gelmedik ki. Dayımın bu düşünce tarzına uyarak tehlikeye doğru süratle ilerliyoruz. Yaklaştıkça yeşillik gözlerimizin önünde daha da genişliyor. Bir canlı yaratığın bu kadar çok suyu devamlı olarak havaya fışkırtması inanılacak gibi değil. Saat 8. Canavarlardan 5 mil uzaktayız. Siyah yakın koyuluktaki gövdesi denizin ortasında bir ada gibi görünüyor. Acaba hayal mi görüyoruz? Boyunu gözümle tahmini olarak ölçmeye çalışıyorum. 2 kilometreye yakın. Hiçbir jeoloğun bahsetmediği bu canavarın cinsi nedir acaba? Denizin ortasında öylece hareketsiz duruyor. Uyur gibi bir hali var. Dalgalar gövdesine çarptıkça köpürüyor. 1,5 kilometre yukarıya fışkırttığı sular tekrar düşerken korkunç bir uğultu çıkartıyor. Bu canavara her gün 100 balina bile az gelir. Böyle müthiş bir canavara doğru süratle ilerliyoruz işte. Bu delilikten başka bir şey değil. Sonsuz bir korku içindeyim. Daha ileriye gitmek istemiyorum. Gerekirse yelkenin ipini keserek salın süratini azaltmaya karar verdim. Bana cevap vermeyen dayıma karşı isyankar hislerle dolup taşıyorum. İşte Hans ayağa kalktı parmağıyla göstererek Holme diyor. Dayım bir ada diye bağırıyor. Buna inanıyorum. Dayım kahkahalarla gülerek bunun bir ada olduğunu daha önceden düşünmeliydik diyor. İtiraz ediyorum. Fakat havaya fışkıran sulara ne diyeceksiniz? Hans Geyser diyor, dayım İzlanda'dakilere benzeyen bir su menbaı diye tamamlıyor. İlk önce buna inanmış görünmek istemiyordum. Bu kadar budalaca aldanmış olmayı kabul etmek çok zor. Bir adayı canavara benzetmek çok gülünç bir şey. Fakat gerçeklerle karşı karşıyayız işte. Beni o kadar korkutan şey basit bir tabiat olayından başka bir şey değilmiş. Bunu kabul etmem lazım. Yaklaştıkça fışkıran suyu daha iyi görebiliyoruz. Ada hakikaten bir balina biçiminde. Aldanmakta tamamıyla haklıyım. İzlandalıların gayser tarzında telaffuz ettikleri gazap anlamını taşıyan bu sıcak su menbaı adanın burnunda bulunuyor. Bu sebeple onu uzaktan bir canavara benzetmekte haksız sayılmam. Yaklaştıkça uğultu korkunç bir hal alıyor. Suyla beraber havaya kayın bir buhar sütunu da yükseliyor. Ada kökünden sarsılıyor gibi. Havaya fışkıran su zerreleri birer prizma yapıyor. Elektrik ışınları bu milyonlarca prizmaya çarptıkça kırılıp yeryüzünün bütün renklerini gökyüzüne dağıtıyor. Dayım yanaşalım dedi. Yanaşırken çok dikkatli manevra yapmamız lazım. Gökyüzünden aşağıya dökülen sular salımızı bir anda batırabilir. Hans da bu tehlikeyi hissetmiş olacak ki salı adanın öteki ucuna yanaştırdı. Kayaların üzerine sıçradım. Dayım da beni takip etti. Fakat Hans yerinden kıpırdamadı. Bu olay onu hiç ilgilendirmiyor gibiydi. Bu adamda hayret hissinin körleşmiş olduğuna inanmak istemiyordum. Granitin arasına karışmış mesamatlı bir taşla döşeli arazide yürüdük. Ayağımızın altındaki kayalar kaynamakta olan bir tencere gibi fıkırdıyordu. Taşların sıcak olduğunu hissediyorduk. Sıcak suyun fışkırdığı havuz gibi bir yere yaklaştık. Biraz ilerimizde akan suya termometreyi soktum. Civa 163 dereceyi gösterdi. Suyun çok sıcak bir yerden geldiği muhakkaktı. Böylece dayımın teorileri alt üst oluyordu. Bu hususa dikkatini çektim. Dayım aksi bir sesle "Bu sıcak su menbaı nazariyelerimi çürütür mü zannediyorsun?" dedi. Susmayı tercih ettim. Bu kadar inatçı bir adamla fikir münakaşası yapmak imkansızdı. O ana kadar anlayamadığım sebeplerle yolculuğumuzun mükemmel geçtiğini itiraf etmek zorundayım. Sıcaklıkta izah edemediğim sebeplerle normalden yukarı çıkmamıştı. Fakat günün birinde aksiliklerle karşılaşacağımıza emindim. Termometreyi çatlatacak derecede sıcaklıkla karşılaştığımız anda dayımın yüzünün alacağı ifadeyi seyretmeyi öyle istiyordum ki. Geleceğin bize neler hazırladığını bilmiyoruz. İnşallah korktuklarımız başımıza gelmez. Ayrılmadan önce dayım adaya bir isim vermek istedi. İsmimin bu adaya verilmesine itiraz etmedim. Sala dönünce ilk iş olarak gördüklerimizi kaydettim. Daha sonra kat etmiş olduğumuz yolu hesapladım. Groben beri 500 mil kat etmiştik. İzlanda'dansa 1148 mil uzaktaydık. Lidenbrok denizinde fırtına 21 Ağustos Cuma Dev sıcak su fıskiyesi tamamıyla gözden kayboldu. Rüzgar sertleşti. Aksel Adası'ndan süratle uzaklaşıyoruz. Artık uğultular duyulmuyor. Hava bozacağa benziyor. Denizin yüzünde anormal bir buharlaşma var. Bu buharlar süratle yukarı çıkıp bulutlarla birleşiyorlar. Bulutlardaki su miktarı çoğaldığı için ağırlaşıp hissedilir derecede alçalıyorlar. Gökyüzü koyu yeşil bir renk aldı. Etraf yavaş yavaş kararıyor fırtına patlamak üzere. Son derece heyecanlıyım. Güney tarafımız adam akıllı karardı. Hava ağır, deniz sakin. Uzaklardaki bulutlar kocaman pamuk balyalarına benziyorlar. Zamanla onların da renkleri koyulaşıyor. Ağırlaşarak aşağı doğru çöküyorlar. Onların yerlerini başka bulutlar alıyorlar. Bu olay devamlı olarak tekrarlanıyor. Havanın rutubeti iyice çoğaldı. Vücutlarımız sırılsıklam. Çok yüksek basınç altındaki tuzlu ve rutubetli hava elektrik dolu. Bunu kuvvetle hissediyoruz. Birbirimize dokunacak olursak belki de arada büyük bir kıvılcım sektiğini göreceğiz. Saat 10. Fırtınayı haber veren işaretler çoğaldı. Rüzgar iyice hafifledi. Hatta hiç esmiyor diyebilirim. Hız almak için kuvvet topluyor gibi. Gayri ihtiyari fırtına patlayacak galiba dedim. Dayım cevap vermiyor, yolculuğun uzamış olmasından başka bir şey düşünmüyor gibi. Asabi ve neşesiz. Sözlerime cevap olarak sadece omuzlarını silkiyor. Kısa bir süre sonra tekrar dayanamıyor ve konuşuyorum. Fırtına kopacak galiba, bulutlar alçalıyor. Benden başka konuşan yok. Bu tarafa genel bir sessizlik hakim. Rüzgarlar artık esmiyor. Tabiat bir ölüye benziyor. Adeta nefes almıyor. Boşalan yelken zavallı bir tavırla sarkıyor. Sal olduğu yerde duruyor. Denizin satında en ufak bir kırışık bile yok. İşimize yaramadığına göre yelkeni çözmemiz lazım. Fırtına patlayınca buna imkan bulamayacağımızdan eminim. O takdirde yelkenin gerili olması sal için çok büyük bir tehlike olacaktır. Dayıma yelkeni indirelim diyorum. Tedbirli hareket etmek gerek. Dayım bir barut fıçısı gibi patlıyor ve bağırıyor. Hayır hayır yüz defa hayır diyorum. Gelken yerinde duracak fırtına patlasın bizi oradan oraya sürüklesin sal alt üst olsun fakat en sonunda bir kara parçası görünsün artık. Dayım sözlerine devam edemiyor. Güney ufkunun görünüşü birden değişiyor. Sağnak halinde yağmur yağmaya başlıyor ve fırtına patlıyor işte. Hava daha çok kararıyor bu satırları zorlukla yazabiliyorum sal kocaman dalgaların sırtında yükseliyor. Yanına kadar sokulmayı başardım. İplerden birine bütün gücüyle yapışmış fırtınayı adeta zevkle seyrediyor. Hans yerinden kıpırdamıyor, rüzgarla karışık bir hal alan saçları yüzüne dökülmüş. İzlandalı'nın şu anda korkunç bir görüntüsü var. Saçlarının her teli elektrikle yüklü, mavi bir ışıkla parlıyor. Bizimkilerin de öyle olduklarına eminim. Tufandan önceki insanlara benzediğimiz muhakkak. Direkler fırtınaya direniyorlar. Yelken patlayacakmış gibi gerilmiş. Salın süratini tahmin etmemize imkan yok artık. Yelkeni işaret ederek heyecanla bağırıyorum. Yelken yelken indirelim onu. Dayım inatla hayır diyor. Hans da yankılar gibi tekrarlıyor. Nay. Yağmur şiddetini artırdı. Bir göl bütün suyunu başımızdan aşağıya bir anda boşaltıyor gibi. Tehdit dolu ufka doğru korkunç bir hızla uçuyoruz. Üstte şimşekler çakıyor. Civarımıza yıldırımlar düşüyor. Havanın her zerresi elektrik dolu. Gök gürültülerinden kulaklarımız sağır olacak. Yağmur taneleri bile elektrik yüklü. Madeni eşyalara çarptıkça mavi ışıktan gözlerim yoruldu. Kirpiklerimin acıdığını hissediyorum. Fırtınayla sürüklenmemek için direğe yapışıyorum. 23 Ağustos pazar Neredeyiz? Korkunç süratle nerelere sürüklendik? Gece korkunçtu, fırtına dinmedi. Kulakları sağır eden bir gürültü içinde yaşıyoruz artık. Her saniye yeni bir şimşek ve yıldırım parlayışı işitiliyor. Konuşamıyoruz. Seslerimizi işitirebilmemiz imkansız. Konuşamıyoruz. Şimşeklerin granit kubbeye çarptıklarını görüyoruz. Bazen yıldırımlar birçok dallı zikzaklar çiziyorlar. Yüz yuvarlak bir alev kitlesi halinde havada geziniyorlar. Sonra binlerce tonluk bir barut deposu gibi parlıyorlar. Artık gürültünün çoğalıp azaldığını fark edecek halde değiliz. İnsan kulağı bu farkı anlayacak güçte de değil. Yeryüzünün bütün barut depoları infilak etse dahi duyamayacağımıza eminim. Nereye gidiyoruz? Dayım Sal'ın arkasında yüzü koyun uzanmış yatıyor, sıcaklık gittikçe artıyor. Termometreye bakıyorum, üstündeki yazılar silinmiş olduğu için hiçbir şey anlayamıyorum. 24 Ağustos Pazartesi Bu fırtına ve yağmur hiç dinmeyecek galiba. Yorgunluktan bitkin bir haldeyiz. Hans'ta yine hiçbir değişiklik yok. Sal Güneydoğu'ya doğrudan artan bir süratle gidiyor. Aksel Adası'ndan beri en aşağı 400 mil yol katettik. Saat 12. Fırtına daha şiddetlendi. Saldaki bütün eşyaları direğe sağlam olarak bağlamak lazım. Biz de kendimizi sala bağlıyoruz. Dalgalar üzerimizden aşıyorlar. 3 günden beri birbirimize bir kelime bile etmedik. Ağzımızı açıp dudaklarımızı kıpırdatıyoruz fakat hiç ses çıkmıyor. Birbirimizin kulağına bile bağırsak sesimizi duyuramıyoruz. İşte dayım bana yaklaşıyor. Birkaç kelime söyledi. Duymuyorum zannederim mahvolduk dedi. Fakat pek emin değilim yanılmış da olabilirim. Bir kağıdın üstüne şu cümleyi yazıp gösteriyorum. Yelkeni indirelim. Başıyla işaret edip kabul ettiğini belirtiyor. Aynı anda salın yanında kocaman bir alev yuvarlığa belirdi. Bu alev yuvarlağıyla birlikte yelkenle direkler havaya uçtular. Hepsinin gökyüzünde uçtuklarını görüyorum. Korkudan taşlaşmış bir haldeyiz. Bu alev yuvarlağının çapı yarım metreye yakın. Hala bulutların arasında dolaşıyor. Korkunç bir sürati var zaman zaman denizin yüzüne kadar iniyor. Yakınımıza kadar geliyor, tekrar uzaklaşıyor. Havada geniş daireler çiziyor. Bir keresinde salın ortasındaki barut sandığına iyice yaklaştı. Dehşekle irkiliyoruz. Hepimizin paramparça olup havaya uçması işten bile değil. Neyse süratle uzaklaşıyor. Derin bir nefes alıyoruz. İşte yine geliyor Hans'a yaklaşıyor. Vazgeçti dayıma döndü. Ona sürtünerek geçiyor. Şimdi de benim yanımda. Korunmaya çalışıyorum. Sala çivilenmiş gibiyim. Havaya keskin bir azot kokusu hakim oldu. Boğazımız ve ciğerlerimiz bu kokuyla doldu. Zorlukla nefes alıyoruz. Boğulacak gibiyiz. Acaba ayağımı neden tamıyorum ben? Sala yapışmış gibi. Birdenbire sebebini anlıyorum. Elektrik yuvarlağı bütün madeni eşyayı mıknatısladı? Ayakkabılarımın altında kocaman demir çiviler salın demirlerine yapışmış vaziyette. Bu arada bütün madeni eşyalarım ve aletlerim de mıknatıslandı. Gerçek. Nitekim madeni eşyalar süratle gidip birbirlerine çarpıyorlar. İnsanüstü bir gayret sarf ederek ayağımı kurtarıyorum. Bir saniye geç kalmış olsam geriye dönen elektrik yuvarlağı beni de kendisiyle birlikte gökyüzüne sürükleyecekti. İşte yine uzaklaşıyor ve çok yakınımızda infilak ediyor. Etrafa gözleri kör edecek bir ışık hakim oluyor. Kıvılcım ve alevler bize kadar uzanıyor. Sonra yuvarlak da göz kamaştıran aydınlık da kayboluyor. Dayıma bakıyorum. Salon ortasına uzanmış yatıyor. Hans yine dümende. Kımıldamadan duruyor. Vücudundan ışık çıkıyor. Dahım da aynı vaziyette. Vücudundaki elektrik yükünü boşaltmakla meşgul. Benim de onlar gibi olduğum muhakkak. Ya Rabbim bu korkunç süratle nereye gidiyoruz? 25 Ağustos Salı. Uzun süren bir baygınlıktan ayılıyorum. Fırtına devam ediyor. Şimşekler yine müthiş patlamalarla kulaklarımızı sağır ediyor. Hala denizde miyiz biz? Etrafıma bakıyorum. Denizin üstünde olduğumuzu anlıyorum. Aynı korkunç süratle meçhul bir istikamete doğru ilerliyoruz. Şu anda hangi ülkenin altında olduğumuzu tahmin bile edemiyorum. Yeni bir gürültü duyuyoruz. Bu dalgaların kayalara çarpıp parçalanmasından meydana gelen gürültüye benziyor. Fakat... Kazazedeler karaya çıkıyor. Deniz yolculuğuyla ilgili notlarım burada sona eriyor. Ölümden nasıl kurtulduğumuza hala hayret ediyorum. Akseden seslerden karaya yaklaştığımızı anlamıştık fakat sala hakim olamıyorduk. Kayalara şiddetle çarptığımızı ve havaya fırladığımı gayet bulanık bir şekilde hatırlıyorum. Birkaç saniye sonra da kendimi suyun içinde buldum. Sivri ve keskin kenarlı kocaman kayalara çarpıp parçalanmayışını büyük bir talih eseri saymalı. Sivri ve keskin kenarlı kocaman kayalara çarpıp salın parçalanmayışını büyük bir talih eseri saymalı. Dalgalarla sürükleniyordum, yorgun ve kuvvetsizdim. Dalgalarla mücadele edemiyordum. Birdenbire kuvvetli bir kolun beni yakaladığını hissettim. Sonra yavaş yavaş tehlikeli bölgeden uzaklaştırıldım. Hayatımı kurtaran Hans'tı. Cesur İzlandalı beni sahilde kayalardan uzak bir yere taşıdı. Kızgın kumların üstüne dayımın yanına bıraktı. Sonra dalgalarla sağa sola sürüklenen eşyaları kurtarmaya çalıştı. Konuşacak halde değildim, heyecan ve yorgunluktan bitkindim. Tekrar kendime gelebilmem için aradan bir saat geçmesi gerekti. Yağmur hala devam ediyordu. Fakat şiddetini kaybetmişti. Kayaların arasındaki bir boşluk bizi hem rüzgardan hem de yağmurdan koruyordu. Hans kurtarabildiği yiyeceklerle basit bir yemek hazırladı. Bir lokma bile yiyemedim. Bitkin bir halde olduğumuz için derhal yattık ve derin bir uykuya daldık. Ertesi sabah uyandığımız zaman hava şahaneydi. Rüzgar ve yağmur dinmişti. Ortada fırtınayı hatırlatacak bir iz bile kalmamıştı. Dayımın neşeli sesiyle uyandım. İyi uyudun mu yavrum? Harika fakat hala yorgunum. Bunun önemi yok çabuk geçer. Çok neşeli görünüyorsun dayıcım. Sebepsiz değil yavrum. En sonunda hedefimize ulaştık. Yolculuğumuz burada bitiyor mu? Hayır Aksel, hayır. Denizin son bulmasıyla karadaki yolculuğumuza devam edebiliriz. Toprağın derinliklerine tekrar inebiliriz. biz soru sormama izin verir misin? Hadi sor bakalım. Dönüşü hiç düşündünüz mü acaba? Dönüşü mü? Hedefe ulaşmadan dönüş düşünülür mü hiç Aksel? Ya sözlerimi yanlış anladınız. Nasıl geriye döneceğimizi öğrenmek istiyorum. Bundan daha basit bir şey olabilir mi? Dünyanın merkezine ulaştıktan sonra elbet dönüş için bir yol buluruz. Geldiğimiz yoldan geri döneriz. Tabi geçtiğimiz yollar biz ilerledikçe arkamızdan kendi kendine kapanmadıysa. O halde salı tamir etmemiz lazım. Ben de aynı şeyi düşündüm. Bu uzun yolculuğu tamamlamak için yeterli miktarda yiyeceğimiz kaldı mı? Tabii var. Hans becerikli bir adam. Her şeyi kurtarmış olduğundan eminim. En iyisi gidip soralım. Minik mağaradan ayrıldık. Zayıf da olsa bir ümidim vardı. Saldaki yiyecek ve eşyalardan pek çoğunun denizde kaybolduğunu tahmin ediyordum. Sahile ulaştığımız zaman büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Hans kumsala yığdığı eşyaları düzeltmeye çalışıyordu. Hans yaman bir adamdı. İnsanüstü bir gayret ve iradeye sahipti. Biz ölü gibi mağarada yatarken o uyumamış, denizden eşyaların büyük bir kısmını kurtarmıştı. Bununla beraber kaybımız pek küçümsenecek gibi değildi. Mesela silahlarımızın hepsi kaybolmuştu. Fakat bunun yanı başında barutlar kurtulmuştu. Dayım neşeyle silahlarımız olmazsa avlanmaktan vazgeçeriz dedi. Aletlerimiz ne halde acaba? İşte manometre. Bunun kurtulması benim için yeterli. İsterse diğer her şey kaybolsun. Manometre yanımda olunca dünyanın merkezine ulaştığımı anlayabilirim. Bu olmazsa nereye gittiğimizi, nerede olduğumuzu bilemeyiz. Böylece hedefimize ulaşmadan geriye dönmemiz ihtimali bile mümkün olabilir. Pusula da kurtulmuş mu? İşte şu kayanın üstünde. Kronometre ve termometrenin yanında duruyor. Yeryüzünde Hans gibi insan bulmak çok güçtür. O yanımızda olmasaydı ne yapardık diye düşünüyorum. ''Hans için ben de dayım gibi düşünüyorum. Kurtulan aletleri gözden geçirdim. Hiçbir eksiğimiz yoktu.'' Kazma, merdiven ve ip eşyalarımızdan pek çoğunun da kurtulmuş olduğunu gördüm. En sonunda merakla yiyecek stoğumuz ne alemde?'' diye sordum. Bu mesele dayımın da ilk defa aklına geliyordu. Hans'a sordu. İzlandalı kumsalın başka bir tarafına dizilmiş olan sandıkları gösterdi. En az 4 aylık yiyecek stoğumuz vardı.'' Dayım neşeyle, ''Dört ayda hedefimize ulaşıp geri dönebiliriz.'' diye bağırdı. ''Artan yiyeceklerle de Hamburg'da meslektaşlarıma mükellef bir ziyafet çekerim.'' Dayım beni her an şaşırtıyordu. Öfkesi ve neşesi hiç belli olmuyordu. Kısa bir sessizlikten sonra, ''Kayaların arasındaki yağmur birikintileriyle su stokumuzu tamamlayalım.'' dedi. ''Kayaların arasındaki yağmur birikintileriyle su stokumuzu tamamlayalım.'' dedi. ''Artık susuzluktan korkumuz olmayacaktır.'' Sal'a gelince belki ileride hiç işimize yaramayacak ama Hans'a tamir etmesini söyleyeceğim. İşimize yaramayacak mı dediniz? Nasıl olur? İlerisi için bazı düşüncelerim var yavrum. Geri dönmek için belki de geçtiğimiz yoldan faydalanmayacağız. Dayıma güvensizlikle baktım. Acaba delirmiş miydi dayım? Hadi kahvaltı edelim diye sözlerini tamamladı. Birlikte yüksekçe bir yere kadar yürüdük. Orada kuru et, peksimet ve çayla kendimize güzel bir ziyafet çektik. Kendimi çok iyi hissediyordum. Bütün geceyi uyuyarak geçirmiş, sakin ve temiz bir havayı bol bol ciğerlerime doldurmuştum. Buna ilave olarak yıldırım ve şimşeklerin kulakları sağreden gürültüleri kalmamıştı. Kahvaltı ederken dayıma önemli bir soru sordum. Şu anda neredeyiz? Bunu hesaplamak çok güç olacak değil mi? Kesin bir rakam söylemek imkansız. 3 gün fırtına devam ettikçe ne süratimizi hesaplayabildim ne de yönümüzü tayin edebildim. Bununla beraber tahmini olarak yerimizi söyleyebilirim. Evet son olarak Aksel Adası'nda bulunduğumuz yeri hesaplamıştık. Ondan sonraki yol için bir tahmin yapabiliriz. Adadan ayrıldığımız sırada yaptığımız hesaplara göre Groben Körfezi'nden 500 mil, İzlanda'dan 1148 mil uzaktaydık. Hmm, o halde bu noktadan itibaren kat ettiğimiz yolu hesaplamaya çalışalım. Fırtına 4 gün devam etti. Tahminine göre 24 saatte 150 milden aşağı yol kat etmiş olamayız. Sizinle aynı fikirdeyim. Böylece 600 mil kat etmiş olduğumuzu kabul edebiliriz. Sonuç olarak Lidenbrook denizinin bir sahilinden diğerine uzunluğu tahminen 1100 mil olduğunu Düşünürsek bu da Lidembrok denizinin Akdeniz kadar büyük olduğunu ortaya koyar. Bu hesaba göre şimdi tam Akdeniz'in altında olmamız lazım. Haklısın oğlum. Reykjavik'ten tam 1650 mil uzaktayız. Eğer salımız yön değiştirmemişse bu hesabımız hakikate uygun olur. İstersen pusulaya bir bakalım. Böylece gerçeği anlarız. Birkaç saniye düşündükten sonra yön değiştirmiş olabileceğimizi zannetmiyorum dedim. ''Rüzgar devamlı olarak aynı yönden esti. Bulunduğumuz yerin Groben körfezinin güneydoğusunda olduğunu da iddia edebilirim. Hadi gel pusulaya bakalım biz.'' Dayım Hans'ın aletleri bırakmış olduğu kayaya doğru ilerledi. Neşeliydi. Ellerini ovuşturarak bunu belli ediyordu. Genç bir insan gibiydi. Adımları çevik ve hafifti. Merakla arkasından yürüdüm. Kayanın yanına ulaşınca dayım pusulayı eline aldı. Yatay olarak tuttu ve dikkatle ibresine baktı. Aynı anda yüzünde şaşkın ve perişan bir ifade vardı. Endişeyle sordum, ne var dayıcığım? Konuşmadı. Aleti tetkik etmemi eliyle işaret etti. Pusulayı aldım ve dikkatle baktım. Aynı anda ben de hayretle bağırdım. Pusulanın kuzeyi göstermesi gereken ucu güneyi gösteriyordu. Buna göre biz o anda güneyde değil, buna göre biz o anda güneyde değil, kuzeyde bulunuyorduk. Şaşkın bir haldeydim. Pusulayı kuvvetle birkaç defa salladım. Tekrar baktım. Sonuç değişmedi. Pusula mükemmel çalışıyordu. Pusulayı ne şekilde tutarsak tutalım hep aynı yönü gösteriyordu. Bu hesaba göre rüzgarın yön değiştirdiğini fark etmemiş, Groben körfezinin gerisine doğru süratle yol almıştık. Böylece terk etmek istediğimiz sahillerden uzaklaşmıştık. Önemli bir buluş. Dayımın o andan sonraki hislerini kelimelerle anlatmama imkan yok. İlk şaşkınlık anını itimazsızlık ve korkunç bir öfke takip etti. Şaşkınlık ve öfkenin bu kadar şiddetini bu kadar birbirine kördüğüm oluşunu hayatımda ilk defa görüyordum. Bir kelime bile söylemeden dayım seyrediyordum. Hakikati söylemek gerekirse dayım yerden göğe kadar haklıydı. Bin bir tehlike pahasına yapmış olduğumuz deniz yolculuğunu tekrarlamak zorundaydık. Dayım şaşılacak derecede iradesine hakim bir insandı. Kısa zamanda öfkesini yenmeyi başardı ve kader bize feci bir oyun oynadı dedi. Şimdiye kadar iyi giden talihimiz ters döndü. Fırtına yağmur ve yıldırımlar önümüze dev bir engel olarak dikildiler. Fakat yılmayacağım. Her ne pahasına olursa olsun bu yolculuğu tamamlayacağım. Yarı yoldan dönmeyeceğim. İrademin kuvvet derecesini göstereceğim. Bir adım bile gerilemeyeceğim. Yumruklarını sıkmış, yüzü korkunç bir ifade almıştı. Bu haliyle bir deliden farkı yoktu. Sonsuz öfkesini frenleme ihtiyacını hissederek, kesin bir ifadeyle ''Her ihtirasın bir sınırı vardır.'' dedim. İmkansızlıkla mücadele edilmez. Deniz yolculuğu bakımından hazırlıksız vaziyetteydik. Bin küsür millik deniz yolculuğu derme çatma bir salla yapılamazdı. Aynı yolculuğa ikinci defa çıkmak deliliktir. Heyecanla... Heyecanla aynı konuda 10 dakika aralıksız konuştum. Dayım sözlerimi kesmeden beni dinledi. En sonunda bu sessizliğin dayımın dalgınlığından başka bir şey olmadığını anladım. Sonunda hırçın bir sesle denize açılıyoruz diye bağırdı. İşte 10 dakikalık konferansımın neticesi bu oldu. Fakat yılmadım. Rica ettim, yalvardım. Hepsi boşa gitti. Dayım granitten daha sertti. Hans tamir işini yeni bitirmişti. Adamcağızın dayımın düşüncelerini daha önceden tahmin etmiş olduğu söylenebilirdi. Bulmuş olduğu birkaç sürten brandür parçasıyla salı tamir etmiş, yelken direklerini ve yelkeni yenilemişti. Sahile ulaştığımız zaman sal harekete hazır durumdaydı. Dayım anlamadığım bir lisanla Hans'a bazı şeyler söyledi. İzlandalı sahile yakın eşyaları süratle sala taşıyıp yerleştirdi. Hava berraktı. Kuzeybatı'dan uygun bir rüzgar esiyordu. Ne yapabilirdim? İki kişiye karşı tek başımaydım. İzlandalı dayıma körü körüne itaat ediyordu. Onları takip etmekten başka çarem kalmamıştı. Sala binmek üzereyken dayım beni bir el işaretiyle durdurdu ve ''Yarın hareket ederiz'' dedi. Kabullenen bir tavırla olduğum yerde durdum. Dayım her şeyi önceden hesaplamalıyım diye sözlerine devam etti. ''Hiçbir şeyi gözden kaçırmamalıyım. Kader beni bu sahillere sürükledi. Ben de her tarafını gezip tanımadan buradan ayrılmayacağım.'' Ümitle ''Öyleyse hemen keşfe başlayalım.'' dedim. Böylece Hansız saldaki işleriyle baş başa bırakarak yürümeye başladık. Suların çekildiği alanla kayaların bulunduğu yer hayli genişti. Sahile hemen hemen paralel olarak uzanan granit duvara ulaşmak için yarım saat yürümemiz gerekti. Çeşitli büyüklük ve şekilde deniz kabukları ayaklarımızın altında eziliyordu. Bunlar dünyanın ilk devirlerine ait canlıların kalıntılarıydı. Bazen 5 metreye yakın kaplumbağa kabuklarının yanlarından geçiyorduk. Bu dev kaplumbağalar 3. jeolojik devirde yaşamışlardı. Bu kısa süren devirde de burada bulunmuş olduğuna inandım. Bu devre ait denizin tortu tabakası üstünde yürüyorduk. Dayım rastladığı her şeyi dikkatle inceliyordu. Bu arada granit duvardaki her yarığı ayrı ayrı gözden geçiriyordu. Bu araştırmasının sebebini anlıyordum. Bizi derinliklere götürebilecek bir yolun başlangıcını arıyordu. Böylece Lidenbrook denizinin kıyısında 2 kilometre yürüdük. Sonra arazinin görünüşü birdenbire değişiverdi. Zemin alttan gelen tesirlerle kırışmış yer yer kabarmıştı. Sık sık oldukça derin ve geniş çukurlara rastlıyorduk. Bu inişli çıkışlı granit zeminde zorlukla ilerliyorduk. Bazı yerlerde alüvyon birikintileri göze çarpıyordu. Kısa bir süre sonra geniş bir alanı kaplayan iskelet kalıntılarıyla karşılaştık. Burası için 20 asrın bütün nesillerini sinesinde barındıran muazzam bir mezarlık diyebilirdik. Bu iskelet kalıntıları yer yer minik tepecikleri meydana getirmişti. Bu mezarlık ufka kadar uzanıyordu. Burada dünyanın bütün tarihini satır satır okuyabilirdik. Bu görünüş merakımı şiddetle tahrik etmişti. Sabırsızlık, tarihten önceki devirlere ait kemikler ayaklarımızın altında eziliyor, parçalanıyordu. Halbuki yeryüzündeki bütün müzeler bu kemikler için birbirleriyle devamlı şekilde mücadele ederlerdi. Binlerce bilgin bir araya gelmiş olsa kemikleri birleştirip buradaki iskeletlerin on binde birini bile elde edemezdi. Şaşkın bir haldeydim. Dayım da benden farksızdı. Gözleri pırıl pırıl parlıyor. En ufak teferruata dahi kaçırmamak için dikkatle bakıyordu. Bilim hayatının en eşi bulunmaz dakikalarını yaşıyordu. Milyonlarca lira sarf etmiş olsa dahi burada en güzel örnekleri görülen Leptoteryumları, Merikoteryumları, Mastodontları, Protopitekleri, Pterodaktilleri bu kadar mükemmel şekilde bir arada görmemize imkan yoktu. Bütün bu tarihten önceki yaratıklar bizim için buraya yığılmış gibiydiler. Dayım gibi varlığını ilme bağlamış bir insanın bu manzara karşısındaki heyecanını anlatmak neredeyse imkansızdı. Bu eşsiz tarihi hazine arasında dalgın dalgın ilerlerken dayımın bir feryada benzeyen sesiyle irikildim. Aksel, Aksel bir insan başı. Hayretle bir insan başı mı dedim. Evet Aksel. Dayımın böyle birdenbire heyecanlanması sebepsiz değildi. İlk olarak 28 Mart 1863'te meşhur arkeologlardan Bocher ve Petz, Fransa'da yaptıkları kazılarında bir insan çene kemiği bulmuştu. Aynı kazıda yontma taş ve sileks baltalara da rastlanmıştı. Bu olay o zaman Fransa, İngiltere ve Almanya'da devamlı ilmi münakaşalara sebep olmuştu. Bilginler iki gruba ayrılmışlardı. Birinci gruptakiler bu çene kemiğinin dördüncü jeolojik devreye ait olduğunu şiddetle savunuyorlardı. Dayım da bu ikinciler arasındaydı. Bundan sonraki kazılarda insanların daha eski tarihlerde yaşadıklarını gösteren izlere rastlanmıştı. Böylece ilmi münakaşalar daha da alevlenmişti. Dayımın o anda bulduğu bu kuru kafa ise insanların mastodontlardan da önce yaşadığını gösteriyordu. Yani diğer bir deyimle insanlar Alefas, Raeridionis'lerle çağdaş oluyorlardı. Bu da ilk insanların yüz bin yıl önce yaşamış olduklarını ispat ediyordu işte. Bu keşif dayımın ilim hayatında en önemli dönüm noktasıydı. Saknussem'in Hançeri Yarım saat daha bu kemik yığınları arasında dolaştık. Sonsuz bir merakla Devamlı olarak ileriye doğru gitmek istiyorduk. Kim bilir ilim bakımından daha ne kadar paha biçilmez hazinelerle doluydu burası. Doymak bilmez bir haldeydik. İki kilometrelik bir yürüyüşten sonra muazzam bir ormanın kenarına ulaştık. Fakat bu bir mantar ormanı değildi. Üçüncü jeolojik devre ait bitkilerden meydana gelmişti. Bugün cinsi kaybolmuş olan palmiyeler, Palmasitler, çamlar, porsuk ağaçları, serviler, maza ağaçları gözümüze çarpıyordu. Bu dev ağaçlar birbirlerine sarmaşıklarla kenetlenmişlerdi. Yer çeşitli yosunlarla bir halı gibi kaplanmıştı. Bir iki dere ağaçların arasında kıvrıla kıvrıla tatlı mırıltılarla akıyordu. Bunların kıyılarında dev fujerler yetişmişti. Bütün bu ağaçların ortak özelliği güneşin hayat veren ışınlarından mahrum oldukları için gri renkte olmalarıydı. Yapraklarda yeşil değillerdi. Balmamundan yapılmış gibiydiler. Hayran bakışlarımızı etrafta dolaştırarak dev ağaçların altında ağır ağır ilerlemeye devam ettik. Fakat içimde isim veremediğim bir korku da vardı. Acaba bu ağaçların arasında tufandan önceki devirlerde yaşamış olan yaratıklarla karşılaşır mıydık? Bu pekala mümkündü. İçinde bulunduğumuz ormanda bu yaratıkların yaşamaları ve beslenmeleri için her şey vardı. Fakat bu korku hayalimin fazla çalışmasından başka bir şey olamazdı. Dayıma bahsetmeye bile değmezdi. Yürümeye devam ettik. Birkaç yüz metre sonra bire durdum. Heyecanla dayımı kolundan tuttum. Ağaçların arasında süzülen ışık her şeyi kolaylıkla görmeye yetiyordu. İlk önce hayal zannetmiştim ama gerçekti işte. Ağaçların arasında iri vücutlu yaratıklar kımıldıyordu. Evet yanılmıyordum. Gördüklerim hayal filan değildi. Büyük bir mastodont sürüsü ormanda dolaşıyordu. Hem de canlı mastodontlar. Fil'in büyük babası olan mastodontlara ait ilk fosil 1801'de o bataklıklarındaki kazılarda bulunmuştu. Müzede iskeletini görmüş olduğum bu dev filin büyük bir sürü halinde karşıma çıkması beni çok şaşırtmıştı. Çıkardıkları gürültü bulunduğumuz yere kadar geliyordu. Dallar kırılıyor, yaprak yığınları fırın gibi ağızlarında kayboluyordu. Dayım da sürüyü görmüştü. Heyecanla hadi yanlarına gidelim dedi. Korkuyla itiraz ettim. Silahımız yok dayı. Bu dev yaratıkların arasında mahvoluruz. Öfkelenecek olurlarsa hiçbir insan bunlarla mücadele edemez. Hiçbir insan bunlarla başa çıkamaz demekle yanılıyorsun Aksel. Dikkatle bak sürünün arasında bize benzeyen birisi var. Bir insan var orada. İnanmayarak işaret ettiği tarafa baktım. Fakat dayıma karşı haksızlık ettiğimi hemen anladım. Hakikaten... 500 metre kadar ilerimizde kocaman bir dala dayanmış dev yapılı bir adam mastodon sürüsüne gözcülük ediyordu. Boyunun 4 metreyi aştığını uzaktan tahmin ettim. Bu hepimizin anladığı manada bir çobandı. Olduğumuz yerde şaşkın bir halde taşlaşıp kaldık. Orada daha çok durmamız tehlikeli olabilirdi. Görülürsek mahvolurdu, kaçmamız lazımdı. Dayımı elinden tutup çektim. Gelin gelin diye bağırdım, kaçalım. Dayım ilk olarak bana itiraz etmedi. 15 dakika sonra tehlikeden tamamıyla uzaklaşmıştık. Artık görülemeyeceğimize emin olduktan sonra ağır ağır ilerlemeye başladık. Burası Groben körfezine çok benziyordu. Kayaları ve bunların arasından şırıldayarak geçen birçok minik dere bana orayı hatırlatıyordu. Çok geçmeden dayımın da aynı şekilde düşündüğünü anladım. Bu monoton manzara insanı aldatıyordu. Dayıma fırtınanın tesiriyle aynı noktadan karaya çıktığımızı zannetmiyorum dedim. Bununla beraber Groben körfezinden çok uzakta olmadığımızı tahmin ediyorum. İçimden bir his şu köşeyi dönünce Groben körfezini göreceğimizi söylüyor. Hımm öyleyse bu geziye devam etmemize lüzum yok. Sal'a dönelim. Fakat iyi düşün Aksel. Acaba yanılıyor musun? Bunu söylemek çok zor dayı. Kayalar ve dereler birbirlerine o kadar benziyorlar ki. Fakat Hans'ın Sal'ı inşa ettiği küçük koyu tanır gibi oldum ben. Yanılmadığıma eminim Aksel. Aynı noktada karaya çıkmış olsaydık izlerimize rastlamamız gerekirdi. Dikkatle baktığım halde hiçbir şey göremiyorum. Kumların arasında parlayan bir cismin üzerine atılarak fakat ben görüyorum diye cevap verdim. Nedir o? Yerden aldığım hançeri dayıma uzattım. İşte dedim. Dahım ağlaycı bir sesle. Yanında hançer var mıydı diye sordum. Böyle bir hançerim yoktu. Fakat bu sizin olabilir. Benim de yanımda böyle bir hançer yoktu. İşte bu tuhaf. He belki de hans düşürmüştür. Başına inanmadığını belli eder tarzda sallayan dayım, bu hançerin hansa ait olduğunu zannetmiyorum dedi. Kısa bir süre hançeri dikkatle inceledikten sonra, bu 16. asırda asizadelerin kullandığı cinsten bir hançer dedi. Bilhassa İspanyolların kullandıkları cinsten. İnanılmayacak bir şey bu. Yer yer paslanmış olduğunu görüyor musun? Dayım iyice heyecanlanmıştı, titrek bir sesle. Bizi hedefimize götürecek yolun üzerindeyiz dedi. Hançerin üstündeki yazıları okuyabiliyor musun? Ar ne saklısın? Bu büyük bilgin bize yine doğru yolu gösteriyor. Her tarafı dikkatle arayalım. Muhakkak geçmiş olduğu yola başka bir işaret daha koymuştur. Deniz kıyısından ayrılarak Great Duvarı dikkatle gözden geçirmeye başladık. Arzın derinliklerine ulaşan bir geçitin kapısını arıyorduk. ağır, ağır Yürüyerek Araştırmamıza devam ettik. En sonunda granit duvarla sahilin birbirlerine çok yaklaşmış olduğu bir noktaya geldik. Dalgalardan sıçrayan sular granit duvarı ıslatıyorlardı. İşte tam burada 2 metre genişlikte bir çatlak gördük. İki kaya arasında sıkışmış gibi görünen bu aralık çok karanlık bir tünelin başlangıcıydı. Granitin insan boyu yüksekliğindeki bir yerinde şu harfler açıkça okunuyordu. Dayım heyecanla, ''İşte yine Saknussem'' dedi. Yolu Kapatan Engel Yolculuğumuzun başından beri hayret ve hayranlığımı uyandıran pek çok şeyle karşılaşmıştım. Fakat bu sonuncusu hepsinden baskın çıkmıştı. Duvara kazınmış iki harf önünde şaşkınlıktan taşlaşmıştım. İzlandalı bilginin imzasını duvarda okumakla kalmıyor, hançerini de elimde tutuyordum. Eğer bunlar olmasaydı... Saklus Sem'in yeraltı yolculuğuna her şeye rağmen inanmamakta ısrar edecektim. Ben de dayım kadar heyecanlanmıştım. Yolculuğun tehlikelerini, dönüşün imkansızlığını düşünecek halde değildim. Başka birisinin asırlarca önce yapmış olduğu bir şeyi ben de mükemmelen yapabilirdim. Aşırı bir heyecanla ileri ileri diye bağırdım. Süratle tünelden içeri girmiştim bile. Fakat dayımın elini omzumda hissettim. Sakin bir şekilde... Sabırlı ve soğukanlı olmamız lazım dedi. İlk önce Hans'ın yanına dönelim. Salı buraya getirelim. Bu emre derhal itaat ettim. Süratle sahile doğru yürümeye başladık. Yolda dayıma tesadüfler bize çok yardım etti dedim. Dayım haklısın yavrum dedi. Güney'e gitmek isterken müthiş bir fırtına bizi tekrar kuzeye getirip bıraktı. Eğer bu fırtına olmasaydı Saknussem'in geçmiş olduğu tüneli asla bulamazdık. Heyecanla bu tesadüflerden faydalanmalıyız dedim. Evet Aksel tesadüflerden faydalanmalıyız. Fakat şunu da unutma ki arzın merkezine ulaşmak için önümüzde 6000 kilometrelik bir yol var. Düşündüğünüz şeye bakın dayıcım 6000 kilometre nedir ki? Bu şekilde konuşmamız Hans'ın yanına ulaşıncaya kadar devam etti. İzlandalı ani bir yolculuk için her şeyi hazır etmişti. Sala bindik ve derhal hareket ettik. Hans sahili takip ederek Salı Saknusen burnuna doğru ustalıkla sevk etti. Hans tünelin hizasına gelince Salı karaya yanaştırdı. Derhal sahile atladım ve vakit kaybetmeden yola çıkalım dedim. Dayım alışık olmadığım bir sükunetle tüneli gözden geçirmeliyiz dedi. Uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Bütün hazırlığımızı tamamlamak zorundayız. Dayım fenerini yaktı. Salı karaya iyice bağladıktan sonra Hans yanımızda olduğu şekilde tünelden içeri girdik ve ancak altı adım ilerleyebildik. Önümüzde dimdik bir duvar yükseldi. Bu ümit edilmedik engel hepimizin moralini bozmuştu. Her tarafını karış karış aradık. En ufak bir delik bile yoktu. Başlangıçta tünel zannettiğimiz yer kocaman bir mağaradan başka bir şey değildi. Ümitlerimiz suya düşmüştü. Başka bir geç taramaktan başka çaremiz yoktu. Yere oturmuş düşünüyordum. Dayım da asabi adımlarla mağaranın içinde dolaşıyordu. Ümitsizliğin verdiği öfkeyle "Saknus sen buradan geçmemiş mi?" diye bağırdım. Dayım dalgın bir şekilde "Acaba o da bu engelle karşılaştı mı?" dedi. "Saknus'un buradan geçtiğine eminim." dedim. Aradan uzun seneler geçti. Bir yer sarsıntısı koskoca bir kayayı tünelin ortasına kaydırıp düşürmüş olamaz mı? Saknusem kendisinden sonra böyle bir engelin tüneli kapatacağını bilemezdi ki. Eğer böyle bir engeli aşamazsak arzın merkezine ulaşmaya layık olabilir miyiz? Dayım öyleyse kazmayla yol açalım dedi. Kazmayla böyle sert ve güçlü bir duvarı delemeyiz diye karşılık verdim. Barutla bu engeli yıkalım. Dayım şaşkın bir tavırla barut mu dedi. Ufak bir kayayı yerinden oynatmaktan korkuyor musunuz yoksa? ''Dayım Hans'' diye bağırdı. ''Hadi vakit kaybetmeden iş başına.'' Hans sala döndü. Bir kazmayla geri geldi. Dayımın işaret ettiği yeri delmeye başladı. Kısa bir süre sonra duvarda geniş bir delik açtı. Hans çalışırken ben de dayıma yardım ettim. Islak barutu ince bir bezle sardım. Böylece uzun bir fitil yaptık. Bu sırada devamlı olarak ''Muhakkak geçeceğiz, mutlaka geçeceğiz'' diyordum. Dayım da aynısını tekrarlıyordu. Gece arısına doğru fitil ve delik tamamlandı. Barutu bu deliğe doldurunca işimiz sona ermiş olacaktı. Fakat dayım, barutu yarın yerleştirip ateşleriz, dedi. İtiraz edemedim. Fakat sonsuz bir sabırsızlık içindeydim. Altı saat daha beklemek mecburiyetindeydim. Bu bana imkansız gibi görünüyordu. Ertesi gün, yani 27 Ağustos Çarşamba, yeraltı yolculuğumuzun en unutulmaz günü oldu. Aradan uzun bir zaman geçmiş olmasına rağmen hatırladıkça hala kalbim korkuyla çarpıyor. O günden itibaren gayemizden uzaklaşarak tesadüflerin bir oyuncağı olduk. Saat tam altıda hepimiz ayaktaydık. Granit duvarı devirip kendimize bir yol açma zamanı yaklaşıyordu. Fitili ateşleme şerefini hiç kimseye bırakmak istemedim. Planımız gayet basitti. Fitili ateşledikten sonra süratle arkadaşlarımın yanına sığınacaktım. Harekete hazır bir vaziyette olan Sal, derhal sahilden uzaklaşacak, patlamanın etkisiyle dışarı çıkacaktı. Yaptığımız hesaplara göre fitil 6 dakika yanacaktı. Bu zaman arkadaşlarımın yanına gitmeme ve Sal'ın sahilden uzaklaşmasına bol bol yetecekti. Son derece heyecanlıydım. Aceleyle kahvaltı ettikten sonra elime feneri alıp tünere gitmeye hazırlandım. Dayım, fitili ateşleyince süratle buraya gel dedi. Kendimden emin bir sesle ''Merak etmeyin'' dedim. Yolda bir saniye bile kaybetmem. Bu konuşmadan sonra tünele gittim. Fitilin ucunu elime aldım. Ateşi hazırladım. Dayım kronometresini hazırladıktan sonra ''Hazır mısın?'' dedi. ''Hazırım'' dedim. ''Ateş'' Fitili ateşledim ve süratle koşarak sala geldim. Hans uzun bir sırıkla sahildeki bir kayaya dayanarak salı uzaklaştırdı. İlk hızla kayadan 40 metre açıldık. Son derece heyecanlıydık. Kalbim şiddetle çarpıyordu. Dayım kronometrenin saniyelerini dikkatle sayıyordu. Durmadan konuşuyordu. Beş dakika kaldı, dört dakika kaldı, üç dakika kaldı, iki kaldı, bir kaldı. O anda ne olmuştu? İnfilak sesini duymamıştım galiba. Fakat kayaların şekilleri gözlerimin önünde birdenbire değişivermişti. Bir tiyatro perdesi gibi iki yana ayrılmıştı. Sahilde karanlık ve korkunç bir... Uçurumun açıldığını görüyordum. Deniz muazzam bir dalga halinde bu uçuruma hücum ediyordu. Salımız da bu dalganın üstündeydi. Havalandığımızı hissediyordum. Üçümüz de salın içine yuvarlanmıştık. Birkaç saniye içinde kendimizi korkunç bir karanlık içinde bulmuştuk. Sonra salın birkaç saniye boşlukta asılı kaldığını hissettim. Salla birlikte sonu gelmeyecek gibi görünen bir uçurumdan aşağı düşüyorduk. Dayıma birkaç kelime söylemek istedim fakat suların unutusundan sesimi duyuramadım. Karanlığa, gürültüye, şaşkınlığa ve korkuya rağmen olayın nasıl olduğunu anladım. Tüneli kapatan kayanın arkasında geniş bir kuyu vardı. Patlama ufak çapta bir yer sartıntısı yapmıştı. Bu etkiyle açılan gediye sular bizi de sürükleyerek hücum etmişti. Artık kendimizi mahvolmuş bir insan farz ediyordum. Belki bir, belki de iki saat geçti. Zaman mevhumunu tamamıyla kaybetmiştim. Aradan kaç saat geçtiğini tahmin edemiyordum işte. Saldan dışarı fırlamamak için birbirimize sıkı sıkı tutunuyorduk. Sal kuyunun duvarına çarptıkça korkunç sarsıntılar meydana geliyordu. Zamanla bu çarpmalar azaldı. Bundan da kuyunun gittikçe genişlediğini anladım. Bu yol Sack Mustermann geçmiş olduğu yoldu. Artık hiç şüphemiz kalmamıştı. Fakat tek başımıza bu yoldan ineceğimize beraberimizde yeraltı denizini de sürüklemiştik. Bu iniş sırasında bütün bunları gayet müpen bir şekilde düşünüyor ve gerçekle bir bağlantı kurabiliyordum. Yüzümüze çarpan rüzgardan bu inişin çok süratli olduğunu tahmin edebiliyordum. Fenerimiz kırılmış olduğu için etrafımızı göremiyorduk. Bu şartlar içinde bir meşale yakmaksa imkansızdı. Bütün bunları aklımdan geçirdiğim sırada, yanı başımda bir ışık fark edince hayretim sonsuz oldu. Hans bu karışıklık arasında yağ fenerini yakmayı başarmıştı. Bunun ışığı gayet zayıf olmasına rağmen etrafımızı görebilmemize yardım ediyordu. Kuyu bir hayli genişti. Önceki tahminim doğruydu. Zayıf ışığımız her iki duvarı aynı zamanda görmemize imkan vermiyordu. Duvarlardan birine yaklaştığımız zaman süratimiz hakkında bir fikir edinebiliyorduk. İri çıkıntılar gözlerimize düz bir çizgi gibi görünüyordu. Tahminime göre süratimiz saatte 120 kilometreydi. Yelken direği kaza sırasında kırılmıştı. Üçümüz de bunun kalıntısına sıkı sıkı tutunmuştuk. Düşüş hızıyla saldan dışarı fırlamayışımız bir mucizeydi. Aradan saatler geçti. Vaziyetimizde bir değişiklik olmadı. Fakat bir olay her şeyi daha karışık hale getirdi. Dağınık bir şekilde duran eşyalarımızı intizama sokmak isteyince mühim bir kısmının kaza sırasında denize dökülmüş olduğunu gördük. Elimizde kalanları tam olarak bilmek için fenerle dikkatli bir araştırma yaptım. Aletlerimizden yalnız pusulayla kronometre kaybolmamıştı. Diğer her şey denize uçmuşlardı. Merdiven ve ipler de aynı akibete uğramıştı. İp olarak elimizde sadece yelken direğinin kalıntısına sarılı olan kalmıştı. Kazma, çekiç gibi aletlerimiz de yok olup gitmişti. İşin fenası ancak bir günlük yiyeceğimiz vardı. Salın her tarafını dikkatle araştırdım. Büyükçe bir parça kuru etle birkaç peksimetten başka yiyeceğimiz yoktu. Sersemlemiştim. Aptal aptal etrafıma bakınıyordum. Korkunç hakikati anlamak istemiyor gibiydim. Yiyeceğimiz olmazsa bu uçurumdan yukarı nasıl tırmanacaktık? Bizi bekleyen akibeti bilmemekle beraber açlıktan ölmek bana korkunç görünüyordu. Halbuki o anda ölümle kucak kucağa yaşıyorduk. Müthiş hakikati dayıma söylemeyi düşündüm. Fakat bu neye yarayacaktı ki? Nasıl olsa öğrenecek değil miydi? Biraz gecikmiş olursam soğuk kanlılığını kazanmasına fırsat hazırlamış olurdum. Bu düşüncelerin etkisi altında susmayı tercih ettim. İşte tam bu sırada fenerde kendiliğinden söndü. Korkunç bir karanlığın ortasında kaldık. Elimin altında bir meşale vardı. Bunu yakabilirdim fakat süratin oluşturduğu rüzgar onu derhal söndürürdü. Karanlığı fark etmemek için bir çocuk gibi gözlerimi kapatmayı tercih ettim. Uzunca bir süre sonra süratimiz bir kat daha arttı. Bunu yüzüme çarpan rüzgarın şiddetinden anladım. Saldan dışarı fırlamamak için birbirimize sımsıkı sarıldık. Aradan kaç saat geçtiğini bilmiyorum. Fakat uzun bir zaman geçmiş olduğunu söyleyebilirim. Şiddetli bir darbeyle sarsıldık. Salın dibi sert bir yere çarpmıştı. Fakat ani olarak düşüşü durmuştu. Etrafımızda yukarı doğru fışkıran su sütunlarını fark ettik. Bu sular üzerimize hücum ettiler. Nefesimin kesildiğini hissettim. Boğulacak gibiydim. Neyse ki bu hal uzun zaman devam etmedi. Tekrar havaya kavuştuk. Geniş nefesler alarak ciğerlerimizi havayla doldurduk. Hans'la dayım beni bütün güçleriyle tutuyorlardı. Sal yine üçümüzü taşımaya devam etti. Son Yemek Gecenin saat 10 olduğunu tahmin ediyordum. Bu sonuncu düşüş sırasında felce uğrayan hislerimin içinde ilk faaliyet göstereni işitme duyum oldu. Hücum eden suların çekilmesiyle birlikte korkunç bir sessizlik oldu. Biraz sonra da dayımın sesini duydum. Yukarı çıkıyoruz. Hayretle ne demek istiyorsunuz diye sordum. Yukarı çıkıyoruz yukarı. Kolumu uzattım duvara dokundum. Elim kan içinde kaldı. Eşsiz bir süretle yukarı çıkıyorduk. Dayım meşale nerede dedi. Hans biraz uğraştıktan sonra meşaleyi yakmayı başardı. Etraf aydınlandı. Dayım düşüncelerimde yanılmamışım dedi. Dar bir kuyudayız. Sekiz metreden daha geniş değil. Uçurumun dibine ulaşan sular eski seviyesine ulaşmak için tekrar yükseliyor. Tabi bizi de beraberinde yukarı çıkartıyor. Nereye? Bilmiyorum fakat her türlü beklenmedik olaya hazırlıklı olmalıyız. Tahminime göre saniyede 4 metrelik bir süratle yukarı çıkıyoruz. Bu dakikada 200 metre saatte 14 kilometre eder. Hiç de küçümsenecek bir sürat değil. Şimdilik tek amacımız karnımızı doyurmak olmalıdır. Dayıma şaşkın bir tavırla baktım. O ana kadar söylemekten çekindiğim gerçeği daha çok saklayamazdım. İmkansız dedim. Dayım Hans'a anlamadığım lisanla birkaç kelime söyledi. Bir kere de gerçeği onun ağzından dinlemek istiyor gibiydi. Hans başını sallayarak gerçeği anlamaya çalıştı. Dayım ne diye bağırdı. Yiyeceklerimiz mi döküldü? Evet geriye kalanlar işte bu kadar. Üçümüz için şu kuru et parçası var. Dayım yüzüme anlamak istemeyen bakışlar attı. Aradan bir saat daha geçti. Açlığı şiddetle hissetmeye başladım. Dayımla Hans'ın da aynı şekilde olduklarını görüyordum. Buna rağmen üçümüz de geriye kalan yiyeceği el sürmeye cesaret edemedik. Durmadan yükseliyorduk. Bazen süratli çıkış sebebiyle zorlukla nefes alıyorduk. Bu arada sıcaklığın yavaş yavaş arttığını da hissediyorduk. O sırada ısının 40 derece civarı olduğunu tahmin ediyorum. Bu değişikliğin sebebi neydi? O ana kadar olaylar Davin'in ve Lidenbroke'un teorilerinin doğruluğunu ispat ediyordu. Son değişiklik iddialarımda haklı olduğumu göstermiyor muydu? Dayıma parçalanmaktan ve boğulmaktan kurtulduk dedim. Açlıktan da ölmezsek canlı canlı yanarak öleceğimize söz veriyorum. Omuzlarını sikmekle yetindi. Tekrar iç alemine döndü. Aradan bir saat daha geçti. Sıcaklığın biraz daha artmasından başka bir değişiklik olmadı. En sonunda dayım sessizliği bozdu. Karnımızı doyurarak kuvvetimizi yenilemek zorundayız dedi. Böylece birkaç saat kazanmış oluruz. Bu et parçasını da yersek geriye ne kalacak? Hiçbir şey kalmayacak Aksel, hiçbir şey. Fakat onu gözlerinle yemekle ne elde edeceksin? Bu sana kuvvet verecek mi? İradesiz ve enerjisiz bir insan gibi düşünme yavrum. Hala ümidinizi kaybetmediniz mi siz? Hayır yavrum kaybetmedim. Kurtulacağımızı mı zannediyorsunuz buradan? Kalbim çarptıkça, nefes almaya devam ettikçe irademi kullanmaya çalışacağım. Kendimi asla ümitsizliğe bırakmayacağım. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz? Karnımızı doyurmayı. Kaybetmiş olduğumuz kuvveti tekrar elde etmeliyiz. Beklenmedik bir anda kurtuluş fırsatıyla karşılaşırsak bu fırsattan faydalanırız. Hadi gelin son yemeğimizi yiyelim. Bunları söyledikten sonra dayım kuru etle peksimetleri 3 eşit parçaya ayırdı ve dağıttı. Karnımızı doyurduktan sonra Hans yarım matara ardı suyu buldu. Bunu zevkle içtik. Kuvvetimin yerine geldiğini hissettim. Fakat yiyeceğimizi son kırıntısına kadar bitirmiştik. Saat sabahın beşiydi. İnsan garip bir yaratıktı işte. Karnı doyunca açlık ıstıraplarını hatırlamazdı bile. Ona herhangi bir zorluğu anlatmak için o ortam içine sürüklemek gerekti. Bizim için de aynı şeyler söylenebilirdi. Uzunca süren bir açlık devresinden sonra birkaç lokma kuru etle peksimet yiyip bir iki yudum ardıç suyu içince çok kısa bir zaman önce duyduğumuz dayanılmaz açlık ıstıraplarını vermiştik. Bütün dalgınlığıma rağmen sıcaklığın devamlı olarak arttığını fark ediyordum. Alev alev yanan bir ortam içindeydik sanki. Bir demir fabrikasının döküm fırınından farksızdı burası. Yavaş yavaş hepimiz üstümüzdeki eşyaları birer birer çıkarttık. Vücudumuza temas eden her eşya bizim için bir acı kaynağı oluyordu. En sonunda endişeli bir sesle bağırarak ''Alev alev yanan bir ocağa doğru mu gidiyoruz acaba?'' diye sordum. Dayım ''Hayır, imkansız bir şey bu'' diye cevap verdi. Duvara elimi değdirdikten sonra ''Duvar müthiş, sıcak'' dedim. Elimi çekerken suya değdi, acıyla feryat ettim, su da ateş gibiydi. Dayım bu sözlerime öfkeli bir jestle cevap verdi. İşte o anda kafamın içine yenilmesi imkansız bir korku yerleşti. Bir felaketin çok yakınında olduğumuzu devamlı olarak düşünmeye başladım. Bir yanardağ bacasında Tarif edilmesi imkansız bir korku içindeydim. Pusulaya baktım ibresi fırıl fırıl dönüyordu. Kabul edilen son teorilere göre dünyanın maden tabakasının devamlı bir sükunet içinde olmadığını biliyordum. Bu tabakayı meydana getiren maddelerin kimyasal ayrışımları, akıcı cisimlerin yer değiştirmeleri, mıknatıs alanlarının tesirleri, arzın derinliklerinde devamlı bir faaliyete sebep oluyordu. Bu faaliyet muazzam sarsıntılar halinde kendini belli ediyordu. Fakat bunlardan çoğunu yeryüzünde yaşayanlar fark edemiyorlardı. Bu bilgi son durumumuz hakkında kuvvetli bir tahminin kafamın içinde perçinlenmesine sebep oldu. Böylece sonsuz bir korkunun amansız pençesine düştüm. Aradan zaman geçtikçe tahminlerimde yanılmadığımı daha iyi anlıyordum. Gök gürültüsünü andıran patlamalar gittikçe sıklaştılar ve şiddetlerini artırdılar. Bu korkuya daha fazla dayanamayacaktım. Mahvolduk diye bağırdım. Dayım hayret verici bir sakinlikle seni bu kadar korkutan şey nedir diye sordu. Neyin var yavrum? Neyin mi var? Şu sallanan duvarlara, dökülen kaya parçalarına, devamlı çoğalan sıcaklığa, gittikçe kalınlaşan buharlara, pusulanın fırıl fırıl dönen ibresine bir bakar mısınız? Bunlar size bir şey anlatmıyor mu? Müthiş bir depremin çok yakın olduğunu siz de görmüyor musunuz? Hayır Aksel, hayır bunlar bir deprem işareti değil. Nasıl değil? Dayım tebessüm ederek. Bir intifağın ilk işaretleri diye sözlerini tamamladı. Faaliyet halindeki bir yanardağın içindeyiz biz. Nasıl? Şu anda bir yanardağın ortasında mıyız? Siz de bu olayı sakinlikle söyleyebiliyorsunuz öyle mi? Dahim gözlerinin üzerinden bana bakarak yeryüzüne tekrar dönebilmemiz için tek şansımız bu dedi. Devamlı yükseliyorduk. O geceyi böylece geçirdik. Duvarlardaki sarsıntılar gittikçe çoğalıyordu. Zorlukla nefes alıyorduk. Sıcaklık tahammül edilir gibi değildi. Son saatlerimizi yaşıyorduk. Sal alttan gelen şiddetli bir itilmeyle devamlı olarak yükseliyordu. Salın altında kalın bir su tabakası vardı. Bu fıkır fıkır kaynayan suyun altında da muazzam bir lav kitlesi duruyordu. Böylece bir yanardağ bacasının içinde bulunduğumuz inkar edilemez bir gerçek halinde karşımıza dikildi. Bu yanardağ sinefes olamazdı. O halde intifa halinde başka bir yanardağın içindeydik. Bu volkanın ismini ve lavlarla birlikte yeryüzünün hangi noktasına fırlatılacağımızı çok merak ediyordum. Fakat emin olduğum bir husus varsa o da kuzey ülkelerinden birinde yeryüzüne çıkacağımızda Saknusen burnuna ayak basmadan önce fırtınayla yüzlerce kilometre kuzeye gitmişti. Sabah karşı yükselişimiz arttı. Sıcaklık da arttı. Bir süre sonra etrafımız kızılımtırak bir ışıkla aydınlandı. Sağ ve solumuzda kuyuya açılan karanlık tüneller de kayboldu. Alevler kocaman diller halinde duvarları yalıyordu. Bakın bakın diye bağırdım. Etrafımız alevlerle sarıldı. Dayım gayet sakindi. Ortada korkulacak bir şey yok dedi. Bir yanardağın içinde bundan daha doğal bir şey olamaz. Üstelik kuyu gittikçe genişliyor. Çıkan gazların da bize hiçbir zararı dokunmayacaktır. Duman ve alevler daha tehlikeli bir hal alırsa bu tünellerden birine sığınırız. Yükselen sular bu tünelleri istila etmez mi? Su yok ki aksel. Sadece macun halinde kızgın lavlar var. Onunla birlikte biz de kratere doğru yükseliyoruz. Dayımın yanılmış olabileceğini zannetmiyordum. Su tabakası yok olmuş yerine lavlar almıştı. Sıcaklığın çoğalması da bunu ispat ediyordu. Termometremiz kaybolmamış olsaydı o anda en aşağı 70 dereceyi gösterirdi. Terden sırılsıklandık. Eğer süratle yükselişin hasıl ettiği rüzgar olmasaydı bu sıcaklığa asla tahammül edemezdik. Dayım gerekirse salı terk edip tünellerden birine sığınacağımızı söylemiş olmasına rağmen bunu tamamıyla unutmuş görünüyordu. Bu unutkanlığının çok faydalı olduğu da muhakkaktı. Birbirlerine muntazam olarak bağlanmış olan putreller bizi lavlardan mükemmel olarak koruyorlardı. Saat sabahın sekizine doğru yeni bir olay dikkatimizi çekti. Artık yükselmiyorduk. Salımız lavların üstünde hareketsiz duruyordu. Merakla sordum. Acaba neden durduk? Patlama sona mı erdi? Dayım sükunetle inşallah böyle değildir diye cevap verdi. Tahminime göre volkan yeni bir hamle için kuvvet topluyor. Yanar dağların bu sakinlik devreleri uzun sürmez. Birkaç saniye sonra tekrar yükselmeye başlarız. Dayımın tahmini bu sefer de doğru çıktı. Hafif bir sarsıntıdan sonra sal tekrar yükselmeye başladı. Fakat iki dakika sonra tekrar durdu. Kronometresinden gözünü ayırmayan dayım Olaylar düşündüğüm gibi çıkıyor dedi. 10 dakika sonra yine yükseleceğiz. Karşımızda lavlarını aralıklı olarak püskürten bir yanar yanardağı var. Buna bir çeşit nefes alma da diyebiliriz. Bu sefer de dayımın sözleri doğru çıktı. 10 dakika sonra tekrar yükselmeye başladık. Bu manevranın kaç defa tekrarlandığını hatırlamıyorum bile. Fakat her duraklamadan sonra öncekine nazaran artan bir süratle yukarı fırlıyorduk. Duruşlar sırasında havasızlıktan boğulacak gibi oluyordu. Yükselişlerde de sıcaklık tahammül edilemeyecek bir hal alıyordu. Bu anlarda kutuplarda bulunmayı şiddetle özlüyordum. Birkaç defa da kısa süreli baygınlık geçirdiğimizi hatırlıyorum. Eğer Hans beni kuvvetli kollarıyla tutmamış olsaydı ya granit duvara fırlayıp kafamı kıracak ya da lavların arasında yuvarlanarak canlı canlı yanacaktım. Son olarak Hans'ın yüzünün alevlerle kıpkırmızı göründüğünü hatırlıyorum. Sonra bir topun ağzına yerleştirilen çakıl taşları gibi havaya fırlatıldığımızı hissettim. Ve aynı anda kendimi kaybettim. Stromboli Gözlerimi açtığım zaman Hans'ın belimden tuttuğunu gördüm. İzlandalı diğer eliyle dayımı ayakta tutmaya çalışıyordu. Yaralı değildim fakat vücudumun her noktası ayrı ayrı ağrıyordu ve sızlıyordu. Dik bir dağın yamacında korkunç bir uçuruma yuvarlanmak üzereydim. En ufak bir hareketim sivri kayalara çarpa çarpa parçalanmama yeterdi. Hans kriterin yamacından aşağıya daha çok yuvarlanmama engel olarak hayatımı bir kere daha kurtarmıştı. Yeryüzünde bulunduğuna hayret ediyormuş gibi görünen dayım acaba neredeyiz diye sordu. Hans omuzlarını silkerek bunu bilmediğini belirtti. Düşünmeden cevap verdim galiba İzlanda'dayız. Hans kesin bir ifadeyle itiraz etti. Nay, neden kabul etmiyorsun? Bulunduğum yerden doğrulmaya çalıştım. Hans yanılıyor dedi. Yolculuğumuzun sayısız sürprizlerinden sonra bizi yeni sürprizler bekliyordu. Kraterin etrafında kalın kar tabakaları göreceğimi zannediyordum. Bu dekoru kutuplara has solgun yüzlü güneş ve devamlı bir gündüzün tamamlayacağını zannediyorduk. Fakat bu tahminlerimin aksine güneşten kavrulan bir yamaçta bulduk kendimizi. Dayım işte İzlanda'ya benzemeyen bir yer dedi. Belki de Jean Mayen adasındayız. İmkansız yavrum bu yanardağ granit yamaçları karla kaplı bir yanardağ değil. Fakat... Bak Aksel bak. Başımı kaldırıp yukarı baktım. 15 dakika arayla kuvvetli bir gürültü duyuluyor. Alev, duman, kül ve lav sütunlarının çok yükseğe fırladığı görülüyordu. Dağın bir balina gibi nefes aldığı söylenebilirdi. Kraterden fışkıran lavlar 300 metre aşağıya akıyordu. Bu seviyede biriken lavlar yanardağın ancak 200-300 metre yüksekliği olduğu hissini uyandırıyordu. Dağın etekleri ise çeşitli ağaçlarla yemyeşildi. Bunların arasında zeytin ve incir ağaçları vardı. Bu manzaraya kutup bölgelerinde rastlamaya imkan yoktu. Gözlerimizi merakla etrafta dolaştırdık ve yeşilliklerin gerisinde suları ışıl ışıl parlayan bir göl veya denizin göründüğünü fark ettik. Minik bir koyda demirli olan özel tekneler hafif dalgaların tesiriyle ağır ağır sallanıyorlardı. Acaba neredeyiz dedim. Haas doğanın bu güzel görünüşüne tamamıyla laka etti. Dayım da anlamayan gözlerle etrafına bakıyordu. En sonunda bu ülkenin ve dağın adı ne olursa olsun çok sıcak bir yer dedi. Kraterden fışkıran kayalardan birisi kafamızı ezmeden buradan uzaklaşsak iyi olur. Sonra hareket tarzımızı tayin ederiz. Zaten açlıktan ve susuzluktan ölecek gibiyim. Burada oturup manzarayı seyretmekte hiçbir fayda yok. Dolan lav birikintileri yürüyüşü bir hayli güçleştirmişti. Arada sırada rastladığımız kızgın lav dereciklerine basmamaya çalışarak devamlı konuşuyordum. Burası Asya olabilir, Hindistan veya Malezya sahillerinde de olabiliriz. Belki de okyanusun ortasında minik bir adadayızdır. Dayım pusulaya göre söylediğin yerlerden hiçbirisinde olamayız dedi. Kısa bir sessizlikten sonra pusula yanlış yönü göstermiş olamaz mı dedi. İmkansız. Fakat burasının kuzey kutbu olmadığı da besbelli. Kuzey kutbu mu? Olamaz imkansız. Bu sırada ağaçlık bölgeye iyice yaklaşmıştık. İki saatlik yürüyüşten sonra cennet gibi bir yere ulaştık. Zeytin ve nar ağaçlarıyla iri salkımlı üzüm kütükleri gözlerimizin önünde bütün ihtişamıyla uzanıyordu. Allah bunları bizim için yaratmış gibiydi. Zaten ince sık dokuyacak durumda değildik. Ellerimizin yetiştiği dallardaki meyveleri koparıp açlığımızı hızlıca gidermeye çalıştık. Çok geçmeden biraz ilerimizde çimenlerin arasında minik bir su kaynağı gözümüze ilişti. Bu serin suyla yüzümüzü yıkadık, susuzluğumuzu da giderdik. Biz bu işlerle meşgulken zeytin ağaçlarının arasında ufak bir çocuk belirdi. Heyecanla bu mesut ülkede yaşayan birisi var şurada diye bağırdı. Bu fakir kıyafetli bir çocuktu. Görünüşümüz onu korkutmuş olmalıydı. Saçımız sakalımız birbirine karışmıştı çoktan. Üstelik yarı çıplak haldeydik. Çocuk kaçmaya yeltenince Hans arkasından koştu ve yakaladı. Zavallı yavrucak bağırıyor, ağlıyor, kurtulmaya çalışıyordu. Dayın ilk iş olarak çocuğu mümkün olduğu kadar sakinleştirmeye çalıştı. Sonra da bu dağın adı nedir çocuk diye sordu. Çocuk cevap vermedi. Dayım hiç olmazsa Almanya'da olmadığımızı öğrenmiş olduk dedi. Sonra aynı soruyu İngilizce olarak tekrarladı. Çocuk yine cevap vermedi. Sonsuz bir merak içindeydim. Acaba bu çocuk dilsiz mi diye söylendi ve çok lisan bildiği için övünen dayım aynı soruyu Fransızca olarak tekrarladı. Çocuk hala susuyordu. Bu sefer İtalyanca sordu. Yine aynı sessizlik. Dayım artık öfkelenmeye başlamıştı. Çocuğu kulaklarından tutup sarsarak İtalyanca tekrar bağırdı. Çocuk kısaca Stromboli dedi. Hans'ın elinden kurtularak zeytin ağaçlarının arasında koşmaya başladı. Aklımızdan bu isim asla geçmiyordu Stromboli. Ne demek bu? Şaşkınlığımız sonsuzdu. Demek Akdeniz'in ortasındaydık. Karnımızı meyve ve suyla iyice doyurduktan sonra Stromboli'nin limanına doğru yürüdük. Ada sakinlerine maceramızı anlatmayı doğru bulmuyorduk. Batıl inançları olan İtalyanların bizi yanardağın yeryüzüne fırlattığı cehennem yaratıkları olarak göreceklerinden korkuyorduk. Bu sebeple kendimizi basit birer kazazede olarak tanıtmaya karar verdik. Pusula olayının iç yüzü Zeytin’i terk ettikten bir saat sonra San ve Senzö limanına ulaştık. Burada Hans günlerden cumartesi olduğu için haftalık ücretini istedi. Dayım İzlandalı'nın parasını verdi ve kendisine hararetle teşekkür etti. Hans'ın sadakatini ve fedakarlığını unutmamıza imkan yoktu. 4 Eylül Cuma günü Messina'dan Volturn adındaki gemiye bindik. 3 günlük güzel bir yolculuktan sonra Marsilya'ya ayak bastık. Geçirdiğimiz ölüm tehlikelerini, maddi ve manevi işkenceleri tamamıyla unutmuştuk. Pusulanın bizi oynamış olduğu oyunu asla aklımızdan çıkaramıyorduk. İlim alanında her zorluğa çare bulmakla, her soruya cevap vermekle övünen bu basit olayı ilmi olarak izah edemediği için hasta olmuştu. Devamlı yanılmama imkan yok diyordu. Pusula kuzeyi gösteriyordu. 9 Eylül akşamı Hamburg'a ulaştık. Königstrasse'deki evimize ayak bastığımız zaman Groben'le hizmetçi Martin'in sevinç ve şaşkınlığını kelimelerle anlatamam. Çılgınca bir sevinçle boynuma sarılan Groben, ''Şimdi hakiki bir kahraman oldun Axel'' dedi. ''Artık beni bir daha terk etmene lüzum yok.'' Bunları söylerken hem tebessüm ediyor hem de gözlerinden iri yaş taneleri yanaklarına yuvarlanıyordu. Profesör Lindenbrook'un Hamburg'a dönüşü ilim dünyasında heyecanla karşılanmıştı. Martin'in gevezeliği sebebiyle herkes arzın merkezine gitmek üzere Hamburg'dan ayrılmış olduğumuzu öğrenmişti. İlk önceleri bu seyahate inanmak istemediler. Fakat Hans'ın mevcudiyeti ve İzlanda'dan gelen haberler bu tereddütü kısa bir zamanda yok etti. Artık dayım bilim dünyasında meşhur ve büyük bir adam olmuştu. Ben de böyle büyük ve meşhur bir adamın yeğeni olmuştum. Bu olay dolayısıyla Hamburg'da şerefimize büyük bir ziyafet verdiler. Ayrıca üniversitede bu yolculukla ilgili bir açık oturum yapıldı. Dayım bu oturumda yolculuğumuz hakkında açıklama yaptı. Fakat pusula olayına hiç girmedi. Aynı gün şehir arşivine Saknus Sem'in mektubuyla yanımızda getirebildiğimiz şeyleri teslim etti. O günden sonra yeryüzündeki bilginlerle bu konuda devamlı olarak mektuplaştı. Çeşitli dergi ve gazetelere makaleler yazdı. Dayın özlediği zaferi elde etmişti. Fakat bu zafer sevincini gölgeleyen ufak bir karartı vardı. Pusula olayı. Bunu asla aklından çıkaramıyordu. Onun çapında bir bilgin için böyle bir olayın ne demek olduğu kolayca anlaşılır. Bir gün dayımın çalışma odasında bir maden koleksiyonunu düzeltirken gözüm bu pusulaya takıldı. Gayri ihtiyarı elime aldım ve incelemeye başladım. Altı aydan beri bırakıldığı yerde duruyordu. Birden bire keskin bir çığlık attım. Dayım telaşla yanıma koştu ve ne oldu dedi. Pusula dedim. Ne olmuş pusulaya? İbresi kuzeyi değil güneyi gösteriyor. İmkansız. Siz de bakın kutupları değişmiş bunun. Değişmiş mi? Dayın pusulayı eline aldı dikkatle inceledi. Bütün evi temelinden sarsan bir nara attı. Demek ki saknus sen burnunda karaya ayak bastığımız zaman bu Allah'ın cezası pusula kuzeyi değil güneyi gösteriyormuş öyle mi? Düştüğümüz hatayı şimdi çok iyi anlıyorum. Bundan daha basit bir şey olamazdı. İzah et yavrum. Lidenbrook denizindeki fırtına sırasında salda bulunan madeni eşyaları mıknatıslayan elektrik yuvarlağı pusulanın ibrelerine de yer değiştirmiş oldu. Böylece kuzeyi gösteren uç güneyi, güneyi gösteren uç da kuzeyi göstermeye başladı. Kahkahalarla gülmeye başlayan dayım demek oluyor ki elektriğin basit bir oyununa kurban gittik öyle mi? O günden sonra dayım dünyanın en mesut bilgini oldu. Artık pusul olayını düşünmüyordu. Ben de dünyanın en mesut erkeği oldum. Dayımın vesayeti altında yaşamaktan kurtulan Groben, Königstrasse'deki evde hayatının sonuna kadar Profesör Lidenbrock'un yeğeni ve gelini olarak yer almış oldu. Son